İmparatorluğun Araçları, 19. Yüzyılda Teknoloji ve Avrupa Emperyalizmi, Daniel R. Hedrick, 1981, Giriş, Teknoloji, Emperyalizm ve Tarih, 19. Yüzyılın birçok önemli olayından ikisi, tüm dünya için büyük önem taşıyordu. Bunlardan biri sanayi teknolojisinin ilerlemesi ve gücü, Diğeri ise Avrupalıların Afrika'yı ve Asya'nın büyük bir bölümünü ele geçirmesi ve sömürmesiydi. Tarihçiler bu iki olguyu dikkatlice tanımlamış ve analiz etmişlerdir. Ancak sanki birbirleriyle çok az bağlantıları varmış gibi ayrı ayrı ele almışlardır. Bu kitabın amacı, bu büyük olaylar arasındaki bağlantıları ortaya koymaktır. 19. yüzyıl Avrupa emperyalizmi bazen yeni emperyalizm olarak da adlandırılır Öncüllerinden iki açıdan farklıydı, kapsamı ve mirası. 1800 yılında Avrupalılar dünyanın kara yüzeyinin %35'ini işgal etmiş veya kontrol ediyordu, 1878'de bu rakam %67'ye, 1914'de ise dünyanın kara alanının %84'ünden fazlası Avrupa egemenliğindeydi. 1800 yılında 1,5 milyon mil karelik bir kara alanına ve 20 milyonluk bir nüfusa sahip olan Britanya İmparatorluğu tek başına, sonraki yüzyılda kara alanını 7 katına, nüfusunu ise 20 katına çıkardı. Mirasının etkisini ölçmek daha zordur. Günümüz Asya ve Afrika'sında, Avrupa siyasi ve dini idealleri yok olmuş bir imparatorluk çağının kırılgan hatıraları olarak zar zor varlığını sürdürmektedir, Kurtuba Camii veya Hadrian Duvarı'nın modern karşılıklarıdır. Avrupa uygarlığının gerçek zaferi aşılar ve napalm, gemiler ve uçaklar, elektrik ve radyo, plastikler ve matbaa makinelerinin zaferi olmuştur, kısacası, ideolojinin değil, teknolojinin zaferi olmuştur. Batı endüstriyel teknolojisi, dünyayı herhangi bir liderden, dinden, devrimden veya savaştan daha fazla dönüştürmüştür. Günümüzde, dünyanın en ücra köşelerinde yaşayan sadece birkaç insan, endüstriyel ürünlerden etkilenmeden yaşamlarını sürdürmektedir. Batı endüstriyel teknolojisinin batı dışı dünyayı fetih hız kesmeden devam etmektedir. Bu fetih 19. yüzyılda başladı ve Avrupa İmparatorluklarının genişlemesine entegre edildi. Teknoloji ve emperyalizm arasındaki bağlantılara her iki açıdan da yaklaşılmalıdır, hem teknoloji tarihi hem de emperyalizm tarihi açısından. Teknoloji tarihi, en popüler edebiyat türlerinden biridir. Sadece birkaç biyografi ve ulusal tarih kitabı bulunan kitapçılar, silahların, antika mobilyaların, klasik otomobillerin, eski lokomotiflerin ve nazi savaş uçaklarının tarihine dair raflar dolusu kitap sunabilir. Bunların çoğu, zamanlarının bağlamından kopuk nesneler hakkında resim ve gerçeklerin derlemeleri olan donanım tarihleridir. Buna karşılık, teknolojinin sosyal tarihi, teknolojik olguların nedenlerini, gelişimini ve sonuçlarını anlamayı amaçlar. Teknoloji sosyal tarihçileri genellikle belirli bir teknoloji ile başlar ve onu bu ışık altında inceler. Örnekler çoktur, sanayi devrimi sırasında pamuk endüstrisinin İngiliz işçiliği üzerindeki etkisi neydi? Geç orta çağda ateşli silahlar savaşları nasıl değiştirdi? Demiryolları Amerikan batısının kazanılmasına nasıl katkıda bulundu? Ancak soruyu tersine çevirmek de tarihsel sürece ışık tutabilir. Örneğin, yeni emperyalizm gibi belirli bir tarihsel olguyu ele alırsak, teknolojik güçler onun gelişimini nasıl şekillendirdi? Bu, emperyalizm tarihçilerinin cevaplamayı ihmal ettiği ve şimdi yüzleşmemiz gereken bir sorudur. 19. yüzyıl emperyalizminin nedenlerinin araştırılması, modern tarihin en canlı tartışmalarından birini doğurmuştur. Tarihçiler, Avrupa gücünün bu dramatik genişlemesi için çok sayıda açıklama sunmuşlardır. Bazıları, uluslararası rekabetler, deniz stratejisi, imparatorluk sınırlarının istikrarsızlığı, halkın dikkatini iç sorunlardan uzaklaştırma veya baskı gruplarının siyasi karar vericiler üzerindeki etkisi gibi siyasi motifleri vurgulamıştır. Diğerleri ise, İngiliz ekonomist J. A. Hobson'ın izinden giderek, ham ihtiyacı, güvenli pazarlar veya yatırım fırsatları gibi ekonomik motifleri vurgulamıştır. İlk bakışta, bu bakış açıları belirgin şekilde farklı görünmektedir. Ancak, ortak bir temel unsur dikkatimizi çekmektedir. Tartışmaya katılanlar, yeni emperyalizmin en önemli faktörünün emperyalistlerin motivasyonu olduğu konusunda hemfikirdir. 19. yüzyıl politikacılarını, kaşiflerini, tüccarlarını, misyonerlerini ve askerlerini Avrupa'nın etkisini daha önce dokunulmamış topraklara yaymak istemeye iten neydi? Bu sorunun ardında, Avrupalılar etkilerini yaymak istediklerinde bunu kolayca yapabilecekleri, çünkü ellerinde gerekli araçlar bulunduğuna dair örtük bir varsayım yatmaktadır. Yeni emperyalizm üzerine yapılan tartışmayı ayrıntılı olarak analiz etmek yerine, son dönemdeki birkaç önemli katkıyı ele alalım. Bunlar üç ana kategoriye ayrılabilir, teknolojinin rolünü göz ardı edenler, onu küçümseyenler ve onu yüzeysel olarak ele alanlar. Birinci kategoride Ronald Robinson ve John Gallaire'ın yazdığı Afrika ve Viktoryalılar" adlı eser yer almaktadır. Yazarlar, 19. yüzyılın son 10 yıllarında Afrika'nın fethini ele almaktadır. Yüzyıllarca süren ihmalin ardından, İngiliz ve diğer Avrupa hükümetlerinin 16 yıl içinde Afrika kıtasının onda 9'unu ele geçirmek için neden bu kadar acele ettikleri, hala cevabı bekleyen eski bir sorundur. Sebepler ve teşvikler nelerdi, hangileri sadece katkıda bulunan, hangileri belirleyiciydi? Geç Victoria döneminin bu bölüşümdeki payını analiz etmenin ilk görevi, bunu yöneten bakanların motivasyonlarını anlamaktır. Bu soruları sorduktan sonra yazarlar, Afrika'nın paylaşımının aslında devlet adamlarının niyetleri ve tereddütleriyle, yani Avrupa güçlerinin resmi düşüncesiyle açıklanabileceğini tespit ediyorlar. Henry Brunschewig'in Fransız Sömürgeciliği 1871 ila 1914, Mitler ve Gerçekler adlı eserinde de benzer bir bakış açısı hakimdir. Bu kitapta yazar, Fransa'nın imparatorluğu esas olarak psikolojik nedenlerle edindiğini savunmaktadır, Fransa-Prusya savaşının ardından incinen gurur ve büyük güçler arasında statü ve prestiji yeniden kazanma arzusu. Daha az Avrupa merkezci bir teori ise D.K. Fieldhouse tarafından ekonomi ve imparatorluk 1830 ila 1914 adlı eserinde ileri sürülmektedir. Askeri ve siyasi fetil olarak tanımlanan emperyalizm, tüccarların, misyonerlerin ve diğer Avrupalıların ilerleyen gruplarının yerli toplumlarla çatışmaya girmesiyle imparatorluğun sınırlarında oluşan istikrarsızlığın bir sonucuydu, emperyalizm, metropol köpeğinin sömürgeci kuyruğu tarafından sallanmasının klasik bir örneği olarak görülebilir, diye belirtiyor veya yine, Avrupa, çevrenin manyetik gücüyle emperyalizme çekildi. Ancak Fieldhouse, bu olayın sayısız örneğini sunduktan sonra, akıllarda şu merak uyandıran soruyla baş başa kalıyor. Emperyalizm, dünyanın farklı bölgelerinde büyük ölçüde aynı zamanda meydana gelen, Nedensel olarak birbiriyle ilgisiz olayların bir araya gelmesinin kısaltılmış bir ifadesi midir? Eğer öyleyse, emperyalizmin kritik dönemi neden 1880'den sonraki bu 30 yılda meydana geldi? Bu çoklu krizler ve zamanlamaları, uluslararası ilişkilerin patolojisinde yaşanan derin bir değişimin belirtilerinden ibaretti. Dünya krizi gerçekti ve bir çözüm bulunmalıydı. Yaklaşık 1880 yılına gelindiğinde, Avrupa ile az gelişmiş dünyanın çoğu bölgesi arasında derin bir dengesizlik vardı. Hiçbir kıta diğerlerine karşı bu kadar büyük bir güç avantajına sahip olmamış veya onlarla bu kadar yakın temas halinde olmamıştı. Öyleyse emperyalizm, zamanlamalarıyla birbirine bağlanmış birçok küçük emperyalizmin toplamıydı. Ve bu zamanlama, uluslararası ilişkilerin patolojisinde derin bir değişim, derin bir dengesizlik, bir güç avantajının ürünüydü. Fieldhouse, yeni emperyalizmi birleşik bir hareket olarak somut bir şekilde açıklamanın eşiğinde geri adım atıyor ve bizi belirsiz, gizemli güçlerle baş başa bırakıyor. Yukarıda belirtilen eserlerde yazarlar, emperyalizmdeki teknolojik faktörü göz ardı etmektedirler. Diğerleri ise bundan bahsetmekte ancak sadece reddetmek için. Hans Ulrich Wehler ve Rondo Cameron'ın da benimsediği pozisyon budur. Wehler, Emperyalizm adlı kitabında şunları iddia eder. Teknolojik ilerleme, kendi başına emperyalist genişlemeye doğrudan, hatta otomatik olarak neden olmadı, ancak diğer alanlarda itici güç olarak katkıda bulundu. Emperyalizm, bir bakıma, Siyasi çerçeve içinde, sürekli teknolojik yeniliklerin ekonomik sonuçlarıyla ve bunların sosyal sonuçlarıyla başa çıkma konusundaki sosyopolitik yetersizliğin bir sonucuydu. Vehler daha sonraki bir çalışmasında daha da kesin bir dille ifade ediyor. Eğer teknolojik ilerlemeyi genişlemenin temel faktörü olarak gösterip, emperyalizmi teknolojik yeniliklerin kaçınılmaz bir doğal sonucu olarak tanımlarsak biz de yanılıyoruz. Bu yenilikler ile emperyalizm arasında doğrudan bir nedensel ilişki yoktur. Rondo da teknoloji tarihine dair genel bir yayında yer alan emperyalizm ve teknoloji başlıklı makalesinde benzer bir sonuca varmıştır. Bazen 19. yüzyılda batı teknolojisindeki hızlı ilerlemenin emperyalist dürtünün başlıca belirleyicilerinden biri olduğu iddia edilir. Ancak Batı'nın gemilerde, navigasyon tekniklerinde ve ateşli silahlarda üstünlüğü uzun zamandır bilinen bir gerçekti. Bu, Avrupalıların neredeyse bir yüzyıl boyunca deniz aşırı genişlemeye pek ilgi göstermemelerinin ardından, 19. yüzyılın sonundaki ani genişleme patlamasını açıklamak için kullanılamaz. Wehler ve Cameron'ın teknolojik faktörü reddetmesi ve Robinson, Gallaire, Burunşivik ve Fieldhouse'un bunu göz ardı etmesi, literatürün tamamını temsil etmemektedir. Emperyalizm üzerine güncel çalışmaların çoğu, teknolojik faktörün önemini kabul etmekte, ancak önce yüzeysel olarak değinip sonra başka bir konuya geçmektedir. Bunun mükemmel bir örneği, Philip Curtin ve diğerlerinin yakın tarihli Afrika tarihi adlı eseridir. Yazarlar, tıp ve farmakoloji, demir, çelik ve ateşli silahlar alanındaki gelişmelerin bir sonucu olarak, Afrika'daki fetihlerin yalnızca geçmişte olduğundan çok daha ucuz olmakla kalmadığını, aynı zamanda can ve para açısından da eşdeğer operasyonlardan çok daha ucuz olduğunu kabul etmektedirler. Ancak bu teknolojik faktörlere sadece üç sayfa ayırmışlardır. Sonuç kaçınılmazdır, tartışmanın mevcut aşamasında. Tarihçiler yeni emperyalizmin nedenleri arasında teknolojik faktörlere çok düşük öncelik vermektedirler. Teknolojinin 19. yüzyıl emperyalizmindeki rolünün bu kadar kısa ve öz bir şekilde göz ardı edilmesi, aynı dönemin Avrupa toplumları ve ekonomilerinin tarihlerinde teknolojik değişime, daha iyi bilinen adıyla sanayi devrimine, atfedilen merkezi rolle çarpıcı bir tezat oluşturmaktadır. Bu durum, erken modern dönem tarihçilerinin okyanus keşiflerinin ve Amerika kıtasının keşif ve fethinin teknolojik yönlerine gösterdikleri özenle daha da tezat oluşturmaktadır. Teknolojik faktörlerin göz ardı edilmesinin nedenlerinden biri, sanayi devriminin öncü sektörler modelinde yatmaktadır. Yaygın olarak kabul gören bu açıklama, en yenilikçi ve en hızlı büyüyen endüstrilerin, tekstil, demir yolları, Madencilik ve metalürji, ekonominin geri kalanı üzerinde güçlü çarpan etkileri yarattığına odaklanmaktadır. Birinin bu öncü sektörleri göz önünde bulundurarak, bunların batı dışı dünyada ancak sömürge döneminin sonlarında, daha önceki nüfuz ve fetih dönemlerinde değil, önem kazandığı sonucuna varması oldukça mantıklıdır. Sanayi devriminin daha çarpıcı yönlerinin emperyal genişlemeye yalnızca marjinal bir etkisi olmuş olsa da, bu genel olarak teknolojinin önemsiz olduğu anlamına gelmez. İmparatorluğun sınırlarında hangi icatların önemli olduğunu keşfetmek için, Avrupa'nın yanı sıra Afrika ve Asya'ya, emperyalistlerin teknolojilerinin yanı sıra yerel teknolojilere ve doğal engellere de bakmalıyız. Teknolojinin oynadığı rolün yanlış anlaşılmasının daha temel bir nedeni, tarihçilerin kullandığı nedensellik kavramında yatmaktadır. Günümüzde neredeyse tüm tarihçiler emperyalizmi birçok nedenin sonucu olarak görmektedir, yorumları, her bir nedene atfettikleri ağırlık bakımından farklılık göstermektedir. Bu düşünce biçiminin sorunu, bir nedenin rolünü vurgulama girişiminin otomatik olarak diğerlerinin önemini azaltması ve böylece diğer yorumlarla çatışmaya girmesidir. Yeni emperyalizm tartışması esasen nedenlerin sıralanmasındaki çatışmaların sonucudur. Bu nedenle, yeni bir faktörün önemini savunmak, diğer yorumlarla doğrudan çatışmaya girmek anlamına gelir. Ve birçok kişinin hala maddeyi zihinden üstün tutma kavramıyla ilişkilendirdiği teknolojinin iddialarını öne sürmek, ilk bakışta batı tarih yazımının bir aksiyomuna meydan okuyor gibi görünmektedir, tarih, insan kararlarının etkileşiminden kaynaklanır. Bu ikilem, nedenleri güdüler ve araçlar olarak ayırırsak büyük ölçüde hafifler. Emperyalizm gibi karmaşık bir süreç, hem uygun güdülerden hem de yeterli araçlardan kaynaklanır. Eğer güdüler çok zayıfsa 1430'lardaki Çin'in Hint okyanusuna yaptığı seferlerde olduğu gibi veya araçlar yetersizse 1890'lardaki İtalyanların Etiyopya'yı işgalinde olduğu gibi emperyalist girişim başarısız olur. Her iki neden türü de eşit derecede önemlidir ve birine odaklanarak diğerini hiçbir şekilde itibarsızlaştırmayız. Teknik araçların güdülerden ayrı olduğu bir nedensellik modeli, ikisinin ilişkisiz olduğu anlamına gelmez. Aksine, yeni bir teknolojinin ortaya çıkışı, istenen sonuca ulaşmayı mümkün veya kabul edilebilir derecede ucuz hale getirerek bir güdüyü tetikleyebilir veya güçlendirebilir. Örneğin, kinin profilaksisi Avrupalıların tropikal Afrika'da hayatta kalmasını sağlamıştır. Tersine, bir güdü uygun araçların aranmasına yol açabilir, örneğin, Amerikan işgali Küba'da sarı hummanın nedenlerinin araştırılmasına neden olmuştur. Her iki ilişki türüyle de karşılaşacağımız birçok örnek, iki tehlikeli determini ZM arasında denge kurmamız gerektiğini hatırlatacaktır, teknolojik olan, yapılabilecek olan yapılır, ve psikolojik olan, istek varsa yolda vardır. Hem güdülerin hem de araçların eşit derecede gerekli olduğunu kabul edersek, yeni emperyalizm 3 olası senaryodan herhangi birinden kaynaklanmış olabilir, yeterli araçlar mevcuttu, ancak yeni güdüler olayı tetikledi, yeterli güdüler mevcuttu, ancak yeni araçlar devreye girdi ve böylece olay meydana geldi, veya son olarak, hem güdüler hem de araçlar değişti ve her ikisi de olaya neden oldu. Cameron'ın batı üstünlüğü, uzun zamandır süre gelen bir gerçekti sözleriyle özetlediği ilk senaryo, yakın zamana kadar tartışmanın temelini oluşturmuştur. Ancak batı üstünlüğü, var olduğu ölçüde, Avrupa'nın Asya ve Afrika'daki fetihlerini açıklamak için yeterli değildir. Yeni emperyalizm, salt üstünlüğün değil, minimum maliyetle ezici bir gücün serbest bırakılmasının sonucuydu. Teknolojik değişimler, Avrupa fetihlerinin zamanlamasını ve yerini etkiledi. Sömürgeciliğin ekonomik ilişkilerini belirlediler. Ve şu anda tanık olduğumuz dünya dengesinin şaşırtıcı bir şekilde tersine dönmesinin yolunu açtılar. Birinci senaryo motivasyonları aşırı vurgularken, ikinci senaryo kanıtların gerektirdiğinden daha fazla teknolojik faktöre önem veriyor. Avrupalılar her zaman Asya ve Afrika'ya eşit derecede ilgi duymamışlardır ve tarihçiler haklı olarak 19. yüzyılın sonlarında kolonilere olan artan talebi vurgulamışlardır. Hem araçların hem de motivasyonların değiştiği ve etkileşimde bulunduğu üçüncü senaryomuz, 19. yüzyılda Avrupa'nın Doğu Yarımküreyi fethetme ve sömürgeleştirme gerçeklerini en iyi şekilde yansıtmaktadır. Bu kitabın amacı, emperyalizmin gerçekleşmesini sağlayan teknolojik değişimleri, hem motivasyonların olayları üretmesini mümkün kılan yönleriyle hem de motivasyonların kendilerini güçlendiren yönleriyle analiz ederek bu üçüncü senaryoyu savunmaktır. Emperyalizmin amacı ve sonucu ki bu amaç sömürgecilikten kurtulmadan önce çoğu bölgede fiilen gerçekleşmiştir Avrupa metropollerine siyasi olarak boyun eğen ve ekonomik olarak karlı koloniler yaratmaktı. Kurulan ekonomik ağlar ve sömürge plantasyonlarının, çiftliklerinin, madenlerinin ve ormanlarının geliştirilmesi ve işletilmesinde kullanılan teknolojiler, başka bir zamana bırakmamız gereken karmaşık bir konudur. Bu kitap, daha önceki bir döneme, emperyal genişleme dönemine odaklanmaktadır. Avrupa'nın Asya ve Afrika'daki emperyalizmi, nihayetinde barışçıl koloniler hedefine ulaşılmadan önce bir dizi aşamadan geçmiştir. Bu aşamalar bölgeye bağlı olarak farklı zamanlarda ve farklı şekillerde gerçekleşmiş olsa da, kabaca şu şekilde sınıflandırabiliriz, ilk aşama, ilk Avrupalı gezginlerin nüfuz etmesi ve keşif yapmasıydı. Ardından yerli halkın fethi ve Avrupa egemenliğinin onlara dayatılması geldi. Son olarak, koloninin Avrupa ekonomisine bir eklenti olarak değerli hale gelmesi için bir iletişim ve ulaşım ağının kurulması gerekiyordu. Teknolojik açıdan bakıldığında, bu aşamaların her biri, miferlerden savaş gemilerine kadar yüzlerce farklı ürün ve süreci içeriyordu. Bu kitapta, emperyalizmi mümkün kılan veya bütçe odaklı hükümetlerin gözünde uygun maliyet etkinliğini sağlayan en önemli rolü oynayanlara odaklanacağım. Nüfuz etme aşamasında, buharlı gemiler ve kininin koruyucu kullanımı kilit teknolojilerdi. İkinci aşama olan fetih aşaması, büyük ölçüde hızlı ateş eden tüfeklere ve makineli tüfeklere dayanıyordu. Konsolidasyon aşamasında, kolonileri Avrupa'ya bağlayan ve ekonomik sömürüyü teşvik eden bağlantılar arasında buharlı gemi hatları, Süveyş kanalı, denizaltı telgraf kabloları ve sömürge demir yolları yer alıyordu. Bu teknolojik faktörler bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Teknolojik değişimin etkileri 19. yüzyılda neredeyse her yerde hissedildi, ancak dünyanın bazı bölgelerinde diğerlerine göre çok daha güçlü bir şekilde ortaya çıktı. Özellikle Avrupalılar tarafından fethedilen ve sömürgeleştirilen Hindistan ve Afrika gibi bölgeler, Avrupa etkisinin yerli yöneticiler aracılığıyla dolaylı olarak uygulandığı İran veya Çin gibi bölgelere göre daha derinden etkilendi. Bu nedenle, her bölgeye, 19. yüzyıldaki emperyalistlerden aldığı ilgiye orantılı bir ilgi göstereceğiz. Dolayısıyla bu kitap, 19. yüzyıl emperyalizminin diğer yorumlarını yıkmayı amaçlamamaktadır. Aksine, diğer tarihçilerin zaten incelediği faktörler listesine teknolojik boyutu ekleyerek, bu konuda yeni ufuklar açmayı ve yeni düşüncelere yol açmayı hedeflemektedir. 1. Bölüm Buharlı Gemiler ve Kinine Nüfuz Etme Araçları 1. Bölüm Doğu Hindistan Şirketi'nin Gizli Savaş Gemileri Ellerimizde ahlaki, fiziksel ve mekanik bir güç var, birincisi İncil'e dayanıyor, İkincisi, anglo Anglosakson ırkının tüm iklimlere, durumlara ve koşullara muhteşem uyumuna dayanıyor, üçüncüsü ise Ölümsüz Vat tarafından bize miras bırakıldı. Onun icadı sayesinde her nehir bize açıldı, zaman ve mesafe kısaldı. Eğer ruhu icadının yeryüzündeki başarısına tanık olursa, Mississippi ve Amazon, Nijer ve Nil, Indus ve Ganj nehirlerinin yüzlerce buharlı gemiyle desteklenerek, insanlara karşı barış ve iyi niyet müjdesini, şimdi zulümle dolu olan dünyanın karanlık yerlerine taşımasından daha çok onayını alacak bir uygulama hayal edemiyorum. MacGregor regor hem nehir yukarı hem de nehir aşağı hızla seyahat edebilme gücüne sahip buharlı gemi, Avrupalıları Afrika ve Asya'nın derinliklerine taşıdı. 19. yüzyılın icatlarından çok azı emperyalizm tarihinde bu kadar önemli olmuştur. Tekneyi buhar gücüyle hareket ettirme fikri, çalışan buhar motorlarının olmadığı 17. yüzyıla kadar uzanan eski bir fikirdir. 18. yüzyılın sonlarında, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok mucit buharla çalışan gemilerle deneyler yaptı. İngilizce konuşan tarihçilerin çoğu, buharlı gemiler çağının başlangıcını, 1807'de New York ve Albany arasında Hudson Nehri'nde sefer yapan ve hem ticari hem de teknik olarak başarılı olan Robert Fulton'un Clermont gemisine dayandırır. Amerikalılar bu yeni cihaza anında büyük bir coşkuyla yaklaştılar. Çünkü onların ülkesi, buharlı gemilerin yakıt olarak kullanabileceği ağaçlarla kaplı geniş nehirlerle çevrili, yolsuz geniş mesafelerden oluşuyordu. 10 yıl içinde Hudson, Delaware, Potomac ve Mississippi nehirleri ve kolları düzenli buharlı gemi seferlerine kavuştu. Avrupalılar yeni teknolojiye daha az hevesle yaklaştılar, gelenek daha güçlüydü, yollar iyiydi ve yakıt pahalıydı. Yine de yeni icat kısa süre sonra Avrupa sularında ortaya çıktı. Henry Bell'in komet gemisi 1811'de CLYDE nehrine düzenli buharlı gemi seferleri getirdi. 1815'e gelindiğinde Clyde'da 10 buharlı gemi ve diğer İngiliz nehirlerinde de birkaç tane daha gemi çalışıyordu. 1820'ye gelindiğinde Avrupa'nın nehirlerinde ve göllerinde yüzlerce buharlı gemi sefer yapıyordu ve birkaçı Akdeniz'e, Manş Denizi'ne ve İrlanda Denizi'ne açılıyordu. Bu noktadan itibaren buharlı gemilerin tarihi yeni bir döneme girdi. Küçük nehir gemileri o kadar yaygınlaştı ki, dikkatler yeni demiryollarına ve okyanus aşırı buharlı gemilere çevrilirken, bunlar doğal karşılandı. Bundan böyle Avrupa nehirlerindeki buharlı gemilerden pek bahsedilmeyecek olsa da, bu, Avrupa buharlı gemilerinin başka yerlerde de az etkiye sahip olduğu anlamına gelmez. Yarattıkları devrim, yüzyıllardır açık denizlerde Avrupa gemilerinin sahip olduğu gücü iç bölgelere taşıdıkları Asya ve Afrika'da gerçekleşti. Gerçekten de, hiçbir ekipman parçası, silahlı sığ su buharlı gemisi, yani Gambot kadar emperyalizm fikriyle yakından ilişkilendirilmemiştir. Silahlı botların ortaya çıkış tarihi hala tartışma konusu. Silahlı bot çağı tarihçileri Anthony Preston ve John Major, bu gemilerin doğuşunu Kırım Savaşı'na, 1853 ila 56, dayandırıyorlar, bu savaşta kraliyet donanması, aniden Karadeniz ve Baltık denizinin sığ sularında savaşmak zorunda kalınca, çok sayıda bu tür gemi sipariş etmişti. Bundan önce, silahlı bot kelimesinin birkaç küçük gemi için genel bir terim olduğunu, sanki sadece kraliyet donanması silahlı botları önemliymiş gibi belirtiyorlar. Denizcilik tarihçisi Gerald Graham, Gambot çağının başlangıcı için daha makul bir tarih veriyor. 19. yüzyılın başlarındaki Çin-İngiliz ilişkilerinden bahsederken şunları belirtiyor. Kraliyet donanması bir diploması aracı olarak sayılmıyordu. Çünkü Pekin onun gerçek kapasitesinin farkında değildi. 1820'lerde imparator ve sarayının aklını başına getirebileceğine ve uzlaşmaya varabileceğine dair çok az veya hiç umut yoktu. Nihai bir anlaşmaya varılacaksa, Dışişleri Bakanlığı yetkililerine yavaş yavaş şu açıkça belli oluyordu, Pekin, güç gösterileri, yoluyla, denizlerin hanımefendisinin elinde bulunan muazzam ve yıkıcı gücü öğrenmek zorunda kalacaktı. Ancak 1840'ların başına kadar, kıyı sınırlarının ötesinde güç gösterisi yapma, bayrak dalgalandırma süreci uygulanabilir bir işlem haline gelmedi. Buharın gelişi, Çin nehirlerine nüfuz etmeyi mümkün kılarak, İngiliz savaş gemilerinin iç bölgelere girişini sağladı. 1842'ye gelindiğinde, Nemesis gibi buharlı gemiler, savaş gemilerini Yangtze kent üzerindeki Nanking'e, denizden 200 milden fazla uzaklığa kadar yönlendirebiliyor veya çekebiliyordu. Afyon Savaşı, sonucu özel olarak inşa edilmiş savaş gemileri tarafından belirlenen ilk olaydı. Savaş gemilerinin Çin'de doğru zamanda ortaya çıkması tesadüf değildi. Bunlar, 1830'ların ortalarında iki tarihi gücün birleşmesinden kaynaklanan karmaşık bir yaratım sürecinin nihai ürünüydü, Hindistan ve Britanya arasındaki iletişimi buharlı gemiler kullanarak hızlandırma kampanyası ve 3 bireyin Thomas Love Piacock ile John ve McGregor Laird'in yenilikçi ruhu. Hindistan'daki ilk buharlı gemi, 1819'da OUDH Navapı için inşa edilen küçük bir gezi teknesiydi. Kalküta'daki İngilizler bu yeni cihaz için daha pratik uygulamalar gördüler ve 1823'te Kidderport Tersanesi, 2 adet 16 beygir gücündeki mode siley motoruyla çalışan 132 tonluk bir yandan çarklı gemi inşa etti. Diana adlı bu gemi, yelkenli gemilerin manevra yapmakta büyük zorluk çektiği Kalküta Limanı'nda römorkör olarak çalışmaya başladı. Bir yıl sonra, 1822'de buharlı tarama gemisi olarak inşa edilen ancak daha sonra çarklı buharlı gemiye dönüştürülen Piloto da ona katıldı. Bu iki gemi ticari olarak başarısız oldu ancak buharlı gemi taşımacılığına büyük bir ilgi uyandırdı. Ana vatanından izole hisseden, gidiş-dönüş yolculuğu bir yıl veya daha fazla sürüyordu, Kalküta'daki İngiliz topluluğu, buharlı gemilerde iletişimi hızlandırmanın bir yolunu gördü. 1825'te, 70 gün veya daha kısa sürede bu yolculuğu yapan ilk buharlı gemiye ödül teklif etti. Buna karşılık, Londra'daki bir grup buharlı gemi meraklısı, zayıf ve yakıt tüketimi yüksek bir motora sahip büyük bir gemi olan Enterprise'ı inşa etti. Enterprise, Kalküta'ya 113 günde ulaşarak başarısız sayılmış olsa da, bu yolculuğun birkaç önemli sonucu oldu. Buharlı gemi teknolojisinin okyanus yolculuklarını ticari olarak uygulanabilir veya hatta devlet desteğine layık kılacak kadar henüz çok ilkel olduğunu göstererek, Yolculuk dikkatleri Afrika çevresindeki ulaşılamaz Cape Rotasından Buhar'ın daha acil uygulamalarına kaydırdı, savaş, Ganj nehrinde Seyri Sefer ve Orta Doğu üzerinden Britanya'ya giden karayolları. Aralık 1824'te İngiliz Doğu Hindistan şirketi ve Burma Krallığı savaşa girdi. Burma, Bengal'den neredeyse geçilmez dağlarla ayrılmıştı ve krallığa tek kolay erişim yolu, Rangun'dan başkent Avaya kadar Irravedi Nehri Vadisi'nden geçiyordu. Savaş iki yıl sürdü ve her iki tarafa da ağır kayıplar verdirdi. Burmalılar, eski silahlarına rağmen, Irravedi bataklıklarında gerille olarak yeteneklerini gösterdiler. İngilizler, çoğunluğu Hintli sipahiler olmak üzere, birliklerinin dörtte üçünü büyük ölçüde hastalıktan kaybetti. Enterprise, Kalküta'dan Rangun'a asker ve posta taşıdı. Aceleyle 4 adet pirinç 24 poundluk topla donatılan piluto, Arakan Yarımadası'na yapılan saldırıya katıldı. Ancak savaşın yıldızı Diana idi. Donanma komutanı ve tanınmış bir romancı olan kaptan Frederick Marriott, geminin Burma'ya getirilmesinde ısrar etmişti. Irravedi nehrinde yelkenli gemileri mevzilerine çekti, asker taşıdı, ileri mevzileri keşfetti ve döner topları ve kongre ve roketleriyle Burma tahkimatlarını bombaladı. Dayana'nın en önemli katkısı, Burma Savaş gemilerini ele geçirmesiydi. Bir İngiliz subayı şöyle yazdı. Burma Savaş tekneleri genel olarak çok güzeldi, yaklaşık 27 metre uzunluğundaydı ve 60 veya 70 kürek çekiyordu. Önemli şeflerin altın kaplama tekneleri vardı. Başlarına 6 veya 8 poundluk ağır toplar bağlamışlardı, ancak bunları çoğu zaman çeviremiyor veya yükseltemiyorlardı. Tekne sayılarının çok fazla olduğu söyleniyordu, ancak biz onları hiçbir zaman aynı anda 25 veya 30'dan fazla sayıda görmedik ve genel olarak küçümsenecek bir güçtüler ve hiçbir zaman herhangi bir cesaret göstermediler. Son derece hızlıydılar, bizim teknelerimizin çok ötesindeydiler, buharlı gemi, mürettebatlarını yorarak onları iki veya üç kez yakaladı. Savaş sırasında yaklaşık 60 tanesi ele geçirildi. Başka bir gözlemcinin de belirttiği gibi, Diana ile Pruz arasındaki yarış çok eşitsizdi, çünkü insanın kasları ve sinirleri kaynayan kazanın azmine karşı koyamazdı. Şubat 1826'ya gelindiğinde, Burmalıların ateş şeytanı olarak adlandırdığı Diana, İngiliz filosuyla birlikte 400 milden fazla nehir yukarı Amarapuraya kadar ilerlemişti. Başkentinin tehdit altında olduğunu gören Burma kralı barış istedi. Böylece Doğu Hindistan şirketi Assam'ı güvence altına aldı ve Arakan ile Tenasserim Burma eyaletlerini ele geçirdi. Dayana'nın Anglo-Burma savaşına katılması tamamen tesadüf eseriydi. Ancak tüm kahramanlıklarına rağmen, savaşı ne tetikledi ne de sonucunu belirledi, sadece İngiliz zaferini hızlandırdı. En önemli katkısı, Hindistan'daki İngilizler arasında nehir vapurlarına olan ilgiyi daha da artırmak oldu. Artık vapurları sadece bir gemi türü olarak değil, güçlerini artırmaya destin edilmiş tamamen yeni bir teknoloji olarak görüyorlardı. Buhar gücünün bir uygulaması da iç ulaşımdaydı. İngiliz Hindistanı'nda ulaşım düzensiz ve pahalıydı çünkü insanlara, atlara ve öküzlere bağlıydı. Kuzey Hindistan'dan geçen ve çok eski zamanlardan beri yavaş köy tekneleri tarafından kullanılan doğal bir yol olan Ganj Nehri, güvenilir ve ucuz bir ulaşım sağlıyordu. Sonuç olarak, ilerlemeyi düşünen Anglo-Hintliler, buharlı gemilerin ortaya çıkışını, Amerikalıların Mississippi'yi açmasına gösterdikleri aynı coşkuyla karşıladılar. Ulaşımın Bengal hükümetinin çıkarlarına o kadar açık bir şekilde uygun olduğu ortaya çıktı ki, Ganj'daki buharlı hizmet başından beri siyasi bir girişim, Hindistan'daki İngiliz varlığını pekiştirmenin bir aracıydı. 1828'de Genel Vali Sir William Bentinck. Kaptan Thomas Prinseby e Ganj Nehri'nin haritasını çıkarmaya teşvik etti. 6 yıl sonra, saatte 6 ila 7 mil hızla giden 120 fit uzunluğundaki kıçtan pervaneli demir buharlı gemi Lord William Banting'e dayanan, Kalküta ve Allahabad arasında düzenli bir buharlı sefer başlatıldı. İki yıl içinde, yolcular için konaklama tekneleri ve yükler için mavnalar çeken birkaç başka buharlı gemi daha Ganj, Thames, Camna ve Megna nehirlerinde sefer yapmaya başladı. Bu vapurlar, herhangi bir köy gemisinden çok daha hızlıydı, yağmurlu mevsimde kalkıtadan Allah habada yolculuk 20 gün, kuru mevsimde ise 24 gün sürüyordu. Ancak maliyetleri nedeniyle ülkenin ekonomik yaşamının dışında kaldılar. Kalküta'dan Allahaba'da bir kabin 400 rupi, 30 sterlin, tutuyordu. Bu, Atlantiyi geçen bir vapurda bir kabinin fiyatıyla aynıydı veya İngiltere'den Hindistan'a yapılan bir yolculuğun maliyetinin yarısıydı. Güverte yolcuları bunun yarısını ödüyordu ki bu da yine de küçük bir servetti. Sonuç olarak, sadece devlet memurları, piskoposlar, plantasyon sahipleri ve Hint prensleri bu yolculuğu karşılayabiliyordu. 1837'de ganj vapurlarında sadece 375 yolcu seyahat etti. Ton başına 6 ila 20 sterlin gibi aynı derecede fahiş olan navlun ücretleri, ganj vapurlarındaki kargoyu çoğunlukla devlet mallarıyla sınırlıyordu. Silahlar, çakmak taşları, ilaçlar, yasal ve resmi kırtasiye malzemeleri ve hassas aletler nehrin yukarısına taşınıyordu, karşılığında ise belgeler ve vergi tahsildarlarından gelen makbuzlar Kalküta'ya doğru akıyordu. Özel kargolara gelince, sadece seyahat eden memurların ev eşyaları ve ipek, indigo, şellak ve afyon gibi değerli kargolar buharlı gemi taşımacılığının maliyetini karşılayabiliyordu. Doğu Hindistan şirketi, 1844 yılına kadar buharlı gemileri işletmeye devam etti, daha sonra birçok özel şirket bu girişime katıldı. Ancak zamanla, büyük çaplı ormansızlaşma, erozyon ve alüvyon birikmesi ve suyun sulama kanallarına yönlendirilmesi nedeniyle Ganj nehrinde seyahat etmek daha zor hale geldi. Hindistan'ın diğer nehirleri ise buharlı gemi trafiği için çok sığ veya değişken olduğundan önemli bir ulaşım yolu haline gelmedi. Zeki bir mühendis, 1849'da Indus, Nerbada ve diğer nehirleri tıkayan kum bankalarını aşmak için 12 inçlik bir su çekimine ve yardımcı tekerleklere sahip buharlı gemiler inşa etmeyi önerdi. Ancak o zamana kadar daha verimli bir tekerlekli araç olan demiryolu, buharlı geminin yerini almıştı. Diana ve Ganges vapurları nehirlerde buharlı gemi taşımacılığının uygulanabilirliğini kanıtlarken Hindistan ve Britanya arasında hızlı buharlı gemi seferi hayali Anglo-Hintlileri cezbetmeye devam etti. Onların zihninde Enterprise'ın başarısızlığı sadece geçici bir aksilikti. Göreceğimiz gibi, Bombay Başkanlığı Hükümeti, 1830'da Süveyş'e gidip geri dönen Hülinzi vapurunu hizmete soktu. Doğu Hindistan Şirketi Yönetim Kurulu, Dışişleri Bakanlığı ve Amirallik, Anglo-Hintlilerin bağımsız olarak buharlı gemi taşımacılığını başlatma girişimlerini engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Bunun üzerine Hindistan'daki buharlı gemi lobisi ve Londra'daki temsilcileri parlamentoyu dilekçelerle, gazeteleri ise mektuplarla doldurdu. Haziran 1834'te, bu kampanyaya yanıt olarak, avam kamarası Hindistan'a buharlı gemi taşımacılığı üzerine bir seçici komite atadı. Esas olarak iletişimle ilgili olsa da, bu komite doğrudan Gambot çağı'nın başlangıcına yol açtı. 1834 seçim komitesi birçok tanın ifadesini dinledi, ancak üçü duruşmalara damgasını vurdu: Thomas Love Peacock, Francis Raldon Chizney ve McGregor Laird. Peacock, 19. yüzyıl İngiliz edebiyatı öğrencileri tarafından romancı ve hicivci Percy B.Y.S.S.H.E. Shelley'nin yakın arkadaşı ve George Meredith'in kayınpederi olarak iyi bilinir. Ancak denizcilik ve teknoloji tarihçileri tarafından da aynı derecede tanınmayı hak eder. Eğer tanınmıyorsa, bunun nedeni teknolojik yeniliklerin genellikle edebi ve siyasi yaşamların aksine kamuoyunun dikkatinden uzak, atölyelerin ve ofislerin gizli sınırlarında gerçekleşmesidir. 1819'da Piyakok Doğu Hindistan şirketine ilk girdiğinde, şirket yazışma denetçisi ofisinde üç yeni asistanlık pozisyonu oluşturmuştu, adalet, gelir ve kamu işleri. İki yıllık bir çıraklık ve bazı zorlu sınavların ardından Piyakok, kamu işlerinden sorumlu denetçinin asistanı oldu. 1828'de, Burma Savaşı'nda görev yaparken Diana gemisinden olumlu bir izlenim edinen Subay Thomas Waggon, Kalküta ve Madras tüccarları adına Londra'ya gelerek Doğu Hindistan şirketini Hindistan ile düzenli buharlı gemi seferleri kurmaya ikna etmeyi umuyordu. Yönetim kurulu başkanı John Law, Piacock'tan bu konuyu araştırmasını istedi. Eylül 1829'da Piacock, Hindistan'ın iç ve dış iletişiminde buharlı gemi seferlerinin uygulanmasına ilişkin muhtırayı hazırladı. Bu muhtırada, İngiltere ve Hindistan arasında buharlı gemilerin kullanılması gerektiğini savundu. Üç olası rota arasından, Afrika çevresinden, Kızıldeniz üzerinden ve Suriye ile Fırat üzerinden, Fırat rotasını tercih etti. Çünkü nehir vapurları denizdeki buharlı gemilerden daha güvenilirdi, Fırat nehri antik çağlardan beri başarıyla geçiliyordu ve en önemlisi, İngiltere Mezopotamya'yı ele geçirmezse Rusya ele geçirecekti. Rusların kömür, odun, demir, sığır ve Mısır'da sınırsız kaynakları var, şu anda Volga ve Hazar Denizi'nde buharlı gemileri var, çok yakında Aral Denizi ve Oksus'ta, büyük olasılıkla da Fırat ve Dicle'de de olacaklar. Onlara örnek teşkil edecek olan Fırat'ta seyir yapmamız değil, Asya'da yapmaya değer her şeyi yapacaklar ve biz yapmadığımız her şeyi onlar yapacaklar. 1833'te Genel Vali Banting, Vapur meselesini parlamentoya getirmek üzere Temen Alexander Burnes'i Londra'ya göndermişti. Burns, 12 Aralık 1833'te Bentinke şöyle yazdı. İngiltere'deki yetkililerle yaptığım tüm görüşmelerde, Lord Hazretlerinin Hindistan'da buharlı gemilerin daha yaygın kullanımı ve Avrupa ile bu yolla kalıcı bir iletişim kurulması konusundaki aşırı endişesini onlara iletmekten geri kalmadım. Bay Grant, kendisini son gördüğümde tutanağı okuyordu. Mahkeme başkanı bunun büyük avantajlarının tamamen farkında görünüyor ve Hindistan'ın mali durumu izin verirse önerilere uymaya son derece hazır olduğunu belirtiyor. Hindistan evinde, orada önemli bir kişi olan Bay Piyakok'un, Hindistan ile daha hızlı iletişimin dezavantajları hakkındaki görüşlerini dile getirmesinden üzüntü duydum. Evin aceleyle yazılmış mektuplarda alacağı kısa ve karmaşık raporların son derece yetersiz olacağını düşünüyordu, ancak bu bir kişinin görüşü ve açıkça gerekli olan şeyin artık reddedilmeyeceğinden şüphe duymuyorum. Belki de piyakok, yazışmaların yardımcı denetçisi sıfatıyla, okumak zorunda kalacağı mektuplardaki yazı kalitesiyle gerçekten ilgileniyordu. Daha büyük olasılıkla ise hicivci, zavallı temenle sadece dalga geçiyordu. Seçici komite toplanmadan önce Piakok, kısa süre önce Orta Doğu turundan dönmüş olan topçu yüzbaşı Francis Rawdon Chesney ile tanıştı. 1829'da, Piakok Memorandumunu yazarken, İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Robert Gordon, Chesney'i siyasi bir görevle Mısır'a göndermişti. Orada, Başkonsolos John Barker, Chesney'e Piakok tarafından hazırlanan, Mısır ve Mezopotamya güzergahlarının seyahat süresi, güvenlik, ticaret, navigasyon, yakıt tedariki ve yerel halk açısından göreceli avantajlarına ilişkin bir dizi soru verdi. Ertesi yıl Çızni, Fırat nehrini keşfetmek için tek başına yola çıktı. İngiltere'ye döndüğünde, Kral Dördüncü. William ona Rus filosunun İstanbul'da bulunmasının yanı sıra bu gücün Indusa doğru kademeli ilerlemesinden kaynaklanan ciddi endişelerden ve bunun sonucunda Pers İmparatorluğu'nun güçlendirilmesi gerekliliğinden bahsetti, ayrıca, konumumuza ek bir güvenlik sağlamak için Bombay donanmasına bir buharlı filo ekleyerek, Chesney'nin önerisini yerine getirmenin uygun olabileceğini söyledi. Piakok, Chesney’i Fırat güzergahının avantajlarını vurgulayan bir rapor yazmaya teşvik etti. Osmanlı yanlısı, Rus karşıtı ve Mısır karşıtı olan Dışişleri Bakanı Viscount Palmerston, raporu olumlu karşıladı. Mart 1834'te Chesney ve Piakok birkaç görüşme gerçekleştirdiler ve Chesney'e göre bu görüşmelerde Süveyş kanalının oldukça uygulanabilir olduğu konusunda hemfikir oldular. Ayrıca yüksek basınçlı ve düşük basınçlı motorların avantajlarını ve bir yolcu gemisi yerine ikinci bir buharlı geminin çekilmesinin faydalarını da tartıştılar. Chisney, Doğu Hindistan şirketi yöneticilerinin hükümetten daha girişimci olduklarından ve Fırat'ı kendileri açma masrafına girmeye yarıdan fazla istekli olduklarından etkilendi. Üçüncü önemli tanık olan McGregor Laerd, hem tanınmış bir kaşif hem de buharlı gemiler konusunda uzmandı. Babası William Laird, MacGregor 13 yaşındayken 1822'de İskoçya'nın Greenock şehrinden Liverpool'a taşınmıştı. 1824'te William, Birkenhead demir işlerini kurdu ve MacGregor'un ağabeyi John ortak olunca 1828'de adını William Laird ve oğulları olarak değiştirdi. Ertesi yıl Laird ailesi, İrlanda iç su yolu navigasyon şirketi için ilk tekneleri olan Vy adlı Malna'yı inşa etti. Ardından 1830'da Dublin şehri buharlı gemi şirketinden Shannon Nehri'nde kullanılmak üzere Lady Lansdowne adlı 133 fit uzunluğunda, 184 tonluk demir çarklı bir buharlı gemi siparişi geldi. Laird ailesinin üçüncü teknesi John Randolph, parçalar halinde Savannah, Georgia'ya gönderildi, bu, Amerika'daki ilk demir tekneydi. O yıllarda, kısmen Nielsen'ın sıcak hava üfleme yöntemi sayesinde, Britanya'nın demir üretimi hızla artıyordu. Bu arada, Britanya ormanları ahşap gemi inşa sanayinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetersiz kalmıştı ve yabancı kereste tedarikinin de çok kırılgan olduğu düşünülüyordu. Bir demir fabrikasının gemi inşa işine girmesi için elverişli bir zamandı, ancak bir dezavantajı vardı, halk ve gemilerin büyük alıcıları hem buharlı gemilerin hem de demir gemilerin denize elverişliliği konusunda şüpheciydi. Şüphelerini gidermek için olağanüstü örnekler gerekecekti. 1832'de Giregor Laurd, iki küçük buharlı gemi ve bir yelkenli gemiyle Afrika'ya bir sefer düzenledi. Üç gemisinden biri olan Alberka, demirden yapılmıştı. Liverpool'dan yola çıktığında, daha önce hiçbir demir buharlı geminin okyanusa açılmamış olması nedeniyle yorumlara ve alaylara neden oldu. Laurd şöyle yazdı. Denizde çalışmanın, geminin yapıldığı demirin perçinlerini yerinden sökeceği, tropikal güneşin sıcağının, talihsiz mürettebatını adeta bir fırında pişirir gibi kavuracağı ve karşılaşabileceği ilk kasırganın, gücüne göğüs germek üzere tasarlanmış bir iletkenin üzerine yıldırımlarını savuracağı ciddi bir şekilde iddia edildi. Ancak albörkah çok iyi performans gösterdi ve defalarca karaya oturmasına rağmen hiç su sızdırmadı mcgregor Laird Afrika'dayken, babası ve erkek kardeşi Dublin şehri buharlı gemi şirketi için Geriwav'ın adlı bir demir buharlı gemi inşa ettiler. 1834'te, bir deneme seferi sırasında, ahşap bir gemiyi batıracak bir fırtınada karaya oturdu. Alberkah ve Geriwav'ın hayatta kalması, demir gemileri olan kamuoyu güvenini kazanmada teoriden daha etkili oldu. mcgregor Laird 1834'ün başlarında hasta ve mali olarak iflas etmiş, ancak ünlü bir şekilde İngiltere'ye döndü. Seçici komitenin toplanmasından önceki aylarda Thomas Love Piakok ile arkadaş oldu. Piakok'un tanıklığı, Hindistan'a buharlı gemi seferleri seçici komitesi raporunun yarısını dolduruyor. Karadan geçiş yollarını Cape Rotas'ına tercih edilebilir olarak önerdi. Ancak iki karadan geçiş yolundan Mezopotamya rotasını Kızıldeniz'den daha ucuz ve daha kolay seyrü sefer yapılabilir olduğu için tercih etti. Hint Okyanusu, Kızıldeniz ve Fırat'ın seyrü seferi hakkında, çoğu eski kaynaklara ve seyahat edenlerin raporlarına dayanan zengin ayrıntılar sundu. Bununla birlikte, Mezopotamya'nın Rus işgalini önleme ihtiyacı konusunda en etkileyici şekilde konuştu. Ruslar herhangi bir ülkeyi ele geçirdiklerinde veya o ülkeyle bağlantı kurduklarında yaptıkları ilk şey, diğer tüm ulusların o ülkenin sularında seyretmesini engellemektir. Bu nedenle, bu nehri önceden ele geçirmemizin büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Fırat boyunca buharlı gemilerin kurulmasının Rusya'ya karşı herhangi bir şekilde fayda sağlayacağına inanıyor musunuz? Sorusuna Piyakok şu yanıtı verdi, bence evet. Çünkü bu bize bir çıkar ve müdahale etme hakkı verecektir. Piyakok, ifadesi sırasında buharlı gemi taşımacılığıyla ilgili teknik sorular sorulduğunda, McGregor Laird'in uzmanlığına başvurdu. Bu nedenle, buharlı gemilerde güç ile tonaj arasındaki doğru oran konusunda şunları söyledi. Bu ülkedeki herkesten daha fazla deneyime sahip olan Bay McGregor Laird, tonajın ölçüye oranının iki buçuktan fazla olmayacağını düşünüyor. Komite, Lerde-Nijer seferi hakkında sorular sorarak başladı, gemileri, denizde ve nehirde gösterdikleri nitelikler, adamlarının çektiği hastalıklar. Özellikle ilgilendikleri ve de en çok konuşmaya istekli olduğu konulardan biri, Nijerdeki iki buharlı gemisi Alborkah ve Kuora'nın ve genel olarak demir ve ahşap gemilerin göreceli üstünlükleriydi. Ona göre albörkah tüm erdemlere sahipti, çok daha canlı bir gemiydi, o kadar çok zorlanmıyordu. Bence demir bir geminin çok daha sağlıklı olmasının başlıca nedeni, serinliği ve her türlü kokudan arınmış olmasıdır. Demir bir gemiye yıldırım çarpması imkansızdır. Demir geminin diğer birçok avantajını da şöyle sıraladı, haşerelerden, çürümeden, korozyondan ve sızıntıdan arınmış olması, hafiflik, daha fazla kargo alanı, daha az yakıtla daha yüksek hız, karaya oturduğunda delinmeye, kayalara çarpmaya, sert denizlerde bükülmeye, top mermilerinin çarpmasından parçalanmaya karşı direnç, ayrıca, su geçirmez bölmelerle donatılmış demir bir gemi inşa etme olasılığı da vardı. Bu da onu ahşap bir gemiye göre çok daha güvenli hale getirirdi. Ahşabın avantajlarına gelince, o hiçbirini bilmiyordu. Ardından kendisine demir bir buharlı gemi yapımı hakkında sorular soruldu. Dış boyutların doğru oranları, motor gücü, silindir çapı, piston stroku, kömür tipi, tüketimi ve tedariği, bakır ve demir kazanlar, buhar basınçları, salınımlı silindirler, değişken pervaneler, hız, konfor, kargo kapasitesi, menzil ve daha birçok konuda ayrıntılı bilgi verdi. Nehir vapurları için, omurganın orta bölümünde düz, ön ve arka kısımlarında parabolik kesitler olmasını, pervane şaftının en geniş noktada, kıçtan üçte bir uzaklıkta yerleştirilmesini ve güverte üstüne tek bir motor yerleştirilmesini önerdi. İdeal nehir vapurunu, 50 beygir gücünde bir motorla çalışan, 8 metre uzunluğunda, 6,7 metre genişliğinde ve 2,3 metre yüksekliğinde, 90 santimetre su çekimine sahip bir gemi olarak tanımladı. Buhar basıncı konusunda, döneminin çoğu İngiliz mühendisi gibi muhafazakardı ve inç kare başına 10 poundluk bir sınır önerdi. Amerikan gemileri inç kare başına 30 pounda kadar çıkmıyor mu? diye soruldu. Evet, diye yanıtladı ama onlar her yıl yaklaşık 1000 kişiyi öldürüyor. Ardından sorgulama, Mezopotamya rotasının ayrıntılarına yöneldi. Çeşitli boyutlardaki vapurların ve Fırat Nehri ile Kızıldeniz üzerinden düzenli seferlerin maliyetine ilişkin tahminler verdi. Fırat Nehri için vapurların 6 ayda inşa edilebileceğini tahmin etti. Bunları Basra'ya, Basra Körfezi veya Bombay'a parçalar halinde göndermeyi ve orada birleştirip nehir boyunca aşağı doğru değil, yukarı doğru buharla sevk etmeyi önerdi. Tanıklığı ilgili bir tarafın tanıklığıydı ancak kendisine sorulan sorulardan uzmanlığının çok ciddi alındığı açıkça anlaşılıyor. Chesney'in tanıklığı esas olarak Fırat Nehri'nin seyru sefer edilebilirliği ve bölgenin coğrafyası ve etnografisi ile ilgiliydi. Fikirleri Lerding'inden önemli ölçüde farklı olan tek nokta şuydu, buharlı gemileri karadan Fırat'ın yukarı kesimlerindeki bir noktaya bölümler halinde göndermeyi ve yukarı doğru değil, aşağı doğru ilerlemeyi tavsiye etti. Bu noktada tavsiyesi geçerli oldu, daha sonra bunun bir hata olduğu ortaya çıktı. Aksi takdirde, üç kilit tanığın tanıklığı güzel bir şekilde örtüşüyordu. İmparatorluk genişlemesi için bilindik baskılara, İmparatorluğun çevresinden gelen gürültüye ve ilgili iş gruplarının lobiciliğine piyakok, buharlı gemileri Fırat'a göndermek için siyasi bir gerekçe ekledi, Palmerston'ın dış politikasının aksiyomu olan Rusya hayaleti. Ancak bu itici güçlerin ardında, teknolojik yeniliklerin açtığı yeni bir fırsat yatıyordu, bu da Lerd'in katkısıydı. Yelkenli gemiler çağının imparatorluklarının sadece bir engel olarak gördüğü Orta Doğu, artık arzu edilmeye değer hale gelmişti. 1834 seçici komitesi, Anglo-Hint buharlı gemi meraklılarının umduğu etkiyi yarattı. Hem Mısır hem de Mezopotamya karayollarına İngiliz hükümetinin onayını ve mali desteğini sağladı. Seçici komite, parlamentonun Fırat'a iki buharlı gemi göndermek için 20 bin sterlinlik bir ödenek ayırmasını tavsiye etti. Orta Doğu coğrafyası hakkındaki bilgisi üyeleri etkileyen Kaptan Çızney, Sefer'in komutanlığına getirildi. Doğu Hindistan şirketi, Lerdler'den mekke Lerd'in ideal nehir buharlı gemisi için verdiği tanıma benzeyen iki gemi sipariş etti. Fırat 105 fit, Dicle 87 fit uzunluğundaydı, her ikisi de demirden yapılmıştı, 3 fitten daha az su çekiyordu ve birkaç küçük topçu parçası taşıyordu. Mürettebatları Laer Tersanesi'nde eğitilmişti. Kaptan Chesney'nin sözleriyle, Asya nehirlerinde hizmetleri çok önemli olan düz gövdeli buharlı gemilerin ilkleriydiler. Fırat seferi beklenenden çok daha uzun sürdü. Buharlı gemiler, yelkenli gemilerle parçalar halinde Antakya körfezine taşındı. Daha sonra parçaları Fırat üzerindeki bire taşımak ve yeniden birleştirmek bir yıldan fazla sürdü. Bu işlem 1834 yılının sonundan Nisan 1836'ya kadar sürdü. Seferde, Mısır sabotajcılarının tacizi ve Dicle gemisinin fırtınada kaybolması gibi aksilikler yaşandı. Nehirde Basra körfezine doğru ilerlemek bir yıl daha sürdü. Çünkü çız hız rekorları kırmaktan çok nehri ve sakinlerini ayrıntılı bir şekilde incelemekle ilgileniyordu. 1837 yılının ortalarında İngiltere'ye döndü. Fırat seferi amacına ulaşamadı, üyeler geri döndüğünde, Hindistan'a ulaşım için tercih edilen araç olarak nehir vapurlarının yerini deniz buharlı gemileri almıştı. Ancak bu tür başarısızlıkların beklenmedik sonuçları da oldu, 1834 seçici komitesi, Piacock ve Lourd ailesini bir araya getirerek, Gambot çağını başlattı. 1836'da James Mill'in ölümünün ardından Piacock, Doğu Hindistan şirketindeki en yüksek pozisyonlardan biri olan yazışmaların baş denetçiliğine terfi etti. Dahası, Hindistan'ın işlerini denetleyen parlamento organı olan kontrol kurulunun başkanı güçlü John Kemp-Hophaus'un desteğine ve dostluğuna sahipti. Buharlı gemi taşımacılığının sorumluluğu artık tamamen ona aitti. Daha sonraki yıllarda John Laird, mütevazı bir şekilde Piakoka savaş gemisinin geliştirilmesindeki başarıyı atfetti ancak kendisi ve kardeşi de bu başarıda pay sahibiydi. Rahmetli Bay Piyakok, uzun yolculukların imkansız görüldüğü bir dönemde buharlı gemi taşımacılığının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinde etkili olmuş, ayrıca kendisine önerilen, hafif su çekişli ancak çok ağır kalibreli topları taşıyabilecek kadar güçlü yeni bir demir savaş gemisi sınıfı inşa etme planlarını benimseme sorumluluğunu da üstlenmiştir, bu sistem o zamandan beri çoğu ülke tarafından yaygın olarak benimsenmiştir. Doğu Hindistan Şirketi artık Laird'in en önemli müşterisi haline gelmişti. 1841'den önce Birkenhead Demir Fabrikası'nda inşa edilen 27 demir buharlı gemiden 12'si şirket için yapılmıştı. 1837'de şirket, aslen Amerikalı bir müşteri için inşa edilmiş bir Laird buharlı gemisi satın aldı. Indus adlı bu gemi 115 fit uzunluğunda ve 24 fit genişliğinde olup 60 beygir gücünde bir motora sahipti. Parçalar halinde bombaya gönderildi, yeniden monte edildi ve Indus nehrinde devriye gezmek üzere yola çıktı. Bir yıl sonra, 132 fit uzunluğundaki Komet ve 102 fit uzunluğundaki Meteor adlı iki buharlı gemi daha onu takip etti. Ancak, sığ nehir için çok fazla su çekiyorlardı ve motorları onları hızlı akıntılara karşı zar zor itebiliyordu. Bu arada Mezopotamya'da Çizni, Fırat Nehri'nin komutasını Temen Henrilli'he e devretmişti, LYNCH'de Dicle Nehri'ni inceleyerek İngiliz bayrağını Bağdat'a kadar dalgalandırmaya başlamıştı. 1838'de, Mısır'ın Fransız destekli Mehmet Ali'sinden gelen artan tehditle birlikte, Rusya'dan bir başka alarm durumu ortaya çıktı. Doğu Hindistan şirketi, bölgedeki konumunu güçlendirmeye girişti. Ağustos 1838'de Piyakok, Fırat ve Dicle nehirleri için küçük buharlı gemilerin temin edilme şekli üzerine bir not yazdı. Ek buharlı gemilerin kullanılması politikasının önerilebileceği hususlar da, henüz uygulama aşamasındayken açıklanması arzu edilmeyecek niteliktedir. Zira ulaşılmak istenen amaç, diğer Avrupa güçlerinin etkisini dışlayacak şekilde o bölgede bir etki kurmaktır. Bu açıdan bakıldığında, vapurların mahkeme yerine gizli komitenin emriyle elde edilmesinin mümkün olması çok daha arzu edilir olurdu. Bu gizli komite, görevi denetleme kurulunun, özellikle de başkanı John Cam Hophouse'un emirlerini diğer yöneticileri atlayarak Hindistan Genel Valisine iletmek olan 3 yöneticiden oluşuyordu. Eylül ayında Hope House'dan, gizli komitenin Dicle ve Fırat nehirleri için iki veya üç küçük buharlı gemi satın almasını öneren bir mektup geldi. 5 Ekim'de gizli komite, lerde ertesi Şubat ve Mart aylarında Forester motorlarıyla çalışan üç silahlı demir buharlı gemi siparişi vermeyi kabul etti. Ertesi Mayıs ayında, buharlı gemiler inşa edilirken, gizli komite bunların görünüşte Güney Amerika'ya gönderilmesi gerektiğine, ancak gizli talimatlarla gönderilmesi gerektiğine karar verdi. Bu gizlilik perdesinin ardında, Nimrod, Nitokris ve Asirya gemileri parçalar halinde Basra Körfezi'ne sevk edildi. John Laerd daha sonra şunları yazdı. Bu gemiler 100 fit uzunluğunda, 18 fit genişliğinde, 840 beygir gücündeydi ve parçalar halinde sevk edildi, Fırat Nehri ağzına vardıklarında bir araya getirmek üzere işçiler de onlarla birlikte gönderildi. Mühendisler, marangozlar, amacılar, kazan yapımcıları ve demir gemi yapımcıları gönderildi ve bu seferin İngiltere'den ayrıldığı genel olarak bilinmeden önce gemiler nehirde çalışmaya başlamıştı. Mezopotamya nehirlerinde devriye gezmek için Fırat Nehri'ne katıldılar. Posta veya yolcu taşımıyorlardı. Aksine, amaçları Britanya'nın Osmanlı yönetimine desteğini göstermek ve Rusları uzak tutmaktı. Aralık 1838'e gelindiğinde şirket bu nedenle 8 demir gambot sipariş etmiş veya göndermişti. Beşi Dicle ve Fırat nehirleri için, üçü ise Indus nehri için. Dahası, artık buharlı gemilerle güçlendirilmiş olan Hint donanması Hint Okyanusu, Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ne hakimdi. Avrasya'nın güney kıyısı boyunca Britanya'nın gemileri ve botları nereye ulaşabiliyorsa başka herhangi bir güçten korkacak pek bir şeyi yoktu. Ancak o anda Doğu Hindistan şirketinin gizli komitesi 5 adet daha gambot sipariş etmeye karar verdi ve ertesi ay altıncıyı da sipariş etti. Bu yeni buharlı gemi serisi, önceki gemilerle aynı genel boyutlarda olacaktı, 100 ila 130 fit uzunluğunda, 18 ila 26 fit genişliğinde, ancak iki önemli yenilikle, derin veya sığ suya göre ayarlanabilen kayar omurgalar ve bölgedeki önceki gambotların 20 ila 60 beygir gücüne kıyasla 70 ila 0 beygir gücünde motorlar. Gizli komite tutanaklarında, bu yeni teknelerin Indus nehrine gönderileceği belirtilmişti. Ancak bu niyetin samimiyetinden şüphe duymak için geçerli nedenler var. 1 Nisan 1839'da Hindistan Genel Valisi Auckland George Eden. Hophavza şöyle yazdı. Mahkeme, buharlı gemiler konusunda oldukça liberal bir tutum sergiliyor ve duyurulan omurga tamamlandığında gerçekten de güçlü olacağız. Hem deniz hem de nehir taşımacılığına uygun olacak iki geminin Kalküta'ya gönderilmesini öneririm. Avanın, Burma Kralı, o pervasız vahşisi bizi onunla düşmanlığa sürüklerse, bu gemiler paha biçilmez olacaktır. Ayrıca su çekimlerinin Indus Barı için biraz fazla büyük olabileceğinden şüpheleniyorum. Ve 14 Haziranda Hopawza tekrar yazdı. Bombay'dan gönderdiğiniz demir buharlı gemilerden ikisinin Indus Nehri için bir araya getirildiğini öğrenmekten mutluluk duyuyorum ve şimdilik bunlarla yetineceğim. Diğerlerini ise Bengale göndermenizi rica ederim. Çünkü Indus Nehri'nde buharlı gemilerin yaygın olarak kullanılması bir süreliğine spekülatif olsa da bu gemiler orada sonsuz ve kesin bir fayda sağlayacaktır. Belki de Auckland'ın ima ettiği gibi, şirket ındıs için 3 gemi yeterliyken 6 gemi daha sipariş ederek aşırı heveslenmişti. Daha büyük olasılıkla, piyakok ve gizli komite, ındısı açıklamak istemedikleri başka bir amaç için bir kılıf olarak kullanmışlardı. Pluto ve Proserpine adlı iki gambot, Thames üzerindeki Deptford'da bulunan Ditchman ve Mer şirketinden sipariş edilmişti. Bunlar küçük, 200 tondan az ağırlığa sahip, ahşaptan yapılmış ve kayar omurgalı gemilerdi. Piyakok bizzat inşaatlarını denetledi. Diğer dört gemi ise Birkenhead'de John Lauer tarafından demirden inşa edilecekti. Ariadne ve Medusa orta büyüklükteydi, 432 ton ağırlığında, 139 fit uzunluğunda ve kürek kutularının içinde 26 fit genişliğinde, her birinde 70 beygir gücünde motor ve ikişer adet 24 poundluk top bulunuyordu. Fılıçtın ise daha büyüktü, 510 ton ağırlığında, 161 fit uzunluğunda ve 26 fit genişliğinde, 70 beygir gücünde bir motora sahipti. Ancak en çok ilgi uyandıranı Nemesis oldu. O zamana kadar inşa edilen en büyük demir gemi olan Nemesis, Aynı zamanda yeni serinin denize indirilen ilk gemisiydi. Ocak 1840'ta John Laird adına özel olarak tescil edilmiş, ağır silahlı, tamamen yeni bir tür geminin ortaya çıkışı büyük yankı uyandırdı. Üretildi bir spekülasyon fırtınası. Nemesis Greenock'u ziyaret ettiğinde, Yerel Shipping Gazette şöyle yazdı, Brezilya'ya doğru yola çıkacağı söyleniyor, ancak nihai varış noktasının Doğu ve Çin denizleri olacağı tahmin ediliyor. 27 Şubat'ta Hope House, Palmerston'a şunları yazdı. Hindistan işlerinden sorumlu komiserlerin yetkisi altında Doğu Hindistan şirketinin gizli komitesi tarafından Hindistan hükümetinin hizmetine sunulan, Nemesis adı verilen zırhlı bir demir gemi Kalküta'ya doğru yola çıkmak üzere, Nemesis'in gideceği yerin ve ait olduğu otoritenin belirtilmemesi arzu edilir. Gizli komiteden amiralliyede benzer bir talep iletildi. Kaptan William Hall, 28 Mart'ta şöyle yazdı, herkesin şaşkınlığına rağmen, geminin Rusya'nın Odessa limanına gitmesine izin verildi, ancak düşünmek için zaman ayıranlar, gerçek varış noktasının burası olabileceğine pek inanmadılar. İki gün sonra The Times şu yorumu yaptı. Bugün yola çıkan Nemesis adlı özel silahlı buharlı geminin kaptanı Holdur ve varış yeri bilinmemektedir. Bu geminin amirallik tarafından verilmiş bir yetki belgesi veya korsanlık izni olduğu söyleniyor, eğer öyleyse, bu sadece Çinlilere karşı olabilir ve afyon kaçakçılığı amacıyla son derece uygundur. Diğerleri ise, bir limanı savunmak veya sığ sularda taarruz operasyonları içinde uygun olduğu için, satılmak üzere Çerkesiye'ye gittiğini tahmin ediyor. Yola çıktıktan sonra Kaptan Hall Mürettebatına Cape Town ve Seylan üzerinden Malakka'ya gideceklerini söyledi. Ekim ayında Seylan'a ulaştığında ise asıl varış noktası olan kantona gitme emrini aldı. Yeni gambotları çevreleyen gizlilik, 19. yüzyılın ortalarında teknolojik yenilik ile askeri güç arasındaki bazı çelişkileri ortaya koymaktadır. O dönemde Britanya için askeri güç, kraliyet donanması anlamına geliyordu. Britanya'daki tüm kurumlar arasında donanma, teknolojik konularda en muhafazakar olanlardan biriydi. Uzun süre buharlı gemi satın almayı reddetti, bunun nedeni, gemilerin tekerleklerinin düşman ateşine karşı çok savunmasız olması, toplar için gereken alanı çok fazla kaplaması ve yelken altındayken sürüklenmesiydi. Daha da kötüsü, motorların aşırı kömür tüketimi menzillerini sınırladı ve amiralliğin son derece cimri lordları için çok pahalı hale getirdi. Diğer donanma mensuplarına gelince, Gerald Graham'ın sözleriyle, pis dumanlı buharlı gemilere ve daha da kirli adamlara hiç sevgileri yoktu. Demir, donanma için daha da büyük bir lanetti. İlk demir gemisini ancak 1845'te satın aldı. O zaman bile, o zamanki Amirallik 1. Lord'u Auckland şunları yazabiliyordu. Demir, sığ sularda görev yapması amaçlanan gemilerin ve aslında birçok başka amaç için kullanılması amaçlanan gemilerin yapımında çok avantajlı bir şekilde kullanılabilen bir malzemedir, ancak bu malzemeden yapılmış bir geminin genel savaş amaçlarına uygun olmadığını düşünüyorum. Demir bir gemi ağır bir top atışına zor dayanabilir. 1851 gibi geç bir tarihte bile amirallik, Peninsular and Oriental buharlı gemi şirketine, demir veya mermi isabetine karşı bu kadar etkisiz bir direnç gösteren herhangi bir malzemeden yapılmış hiçbir gemiyi onaylamayacağını bildirmişti. Açık denizlerde, düşman İngiltere'nin deniz üstünlüğüne meydan okumadığı sürece, böyle bir politika şüphesiz oldukça mantıklıydı. Ancak, emperyalist savaşın sığ sularına hiç uygun değildi. Piyakok ve Larder'in makinelerini savaş gemisi olarak sunmaları, tahta yelkenli gemilere derin bir saygıyla büyümüş olan iktidardakilerden olumsuz bir tepki alma riskini beraberinde getirirdi. İşte bu nedenle Çin'e gönderilen gambotlar gizlilik içindeydi. Çinlileri kandırmak için sahte varış yerlerinin, Indus, Brezilya, Kalküta, Odessa arkasına gizlenmemişlerdi, amirallik ve hükümetten saklanmışlardı. Askeri araştırma ve geliştirme çağından önce, teknolojik yenilikler genellikle arka kapıdan gizlice girmek zorundaydı. 2. Bölüm Çin'deki Nemesis Yüzyıllar boyunca Çin ve Avrupa, sınırlı temasla, birbirlerinden uzak bir şekilde bir arada var olmuşlardı. Her iki taraf da birbirleri hakkında çok şey biliyordu. Çinliler Avrupa saatlerini ve aletlerini ithal ediyor, batı astronomisine ve matematiğine saygı duyuyorlardı. Avrupalılar ise Çin'in ipeklerini, porselenlerini, çayını ve sanat eserlerini satın alıyor, bazı gelenek ve kurumlarına hayranlık duyuyorlardı. Ancak bu ticaret oldukça kısıtlıydı ve iki buçuk yüzyıllık doğrudan temastan sonra bile büyüme vaadi göstermiyordu. Bu durum, özellikle 18. yüzyılda uzak doğuda baskın Avrupa gücü olan ve Çin çayına karşı ulusal bir özlem geliştirmiş olan İngilizler için oldukça can sıkıcıydı. Bu çay karşılığında İngiltere'nin sunabileceği çok az şey vardı, çünkü Çin ekonomik olarak kendi kendine yeterliydi. Bu nedenle çay ticareti, Çin'e ciddi miktarda altın ve gümüş kaybına neden oldu. Esas olarak deniz barbarlarını kontrol altında tutmakla ilgilenen Çin hükümeti, ticareti kasıtlı olarak Canton'daki belirli tüccarlarla sınırladı ve Lord Macartney, 1793, ve Lord Amherst, 1816, gibi seçkin elçilerin ricalarına direndi. Ancak durum, 18. yüzyılın sonlarında, İngilizlerin Hindistan'daki topraklarının Çin'in büyük ve hızla artan bir talebi olan bir ürünü, afyonu üretebileceğini keşfetmesiyle değişmeye başladı. Sonuç olarak, üçgen bir ticaret ortaya çıktı, Hindistan afyon üretti, Çinliler afyonu çayla takas etti ve İngilizler de çayı içti. Üçgenin İngiliz tarafında, mal akışından ziyade siyasi ve askeri güç akışı söz konusuydu. Michael Greenberg'in de belirttiği gibi, Afyon köşe başı küçük çaplı kaçakçılık ticareti değildi, muhtemelen o dönemde tek bir emtiada yapılan en büyük ticaretti. Bu ticaretin merkezinde saygın Doğu Hindistan şirketi yer alıyordu. Afyon çoğunlukla Bengaldeki şirket topraklarında yetiştiriliyordu ve özel tüccarlar Çin'e ticaret yapsalar da, mallarını 1797'den sonra tek afyon üreticisi olan şirketten satın almak zorundaydılar. Dahası, şirketin Hintlileri yönetmek ve vergilendirmek dışında ana işi, Çin çayının İngiltere'ye ihracatıydı. Şirketin Çin ticaretindeki tekelciliği 1834'te sona erdi ve Çin ile ilişkiler, özel İngiliz tüccarların faaliyetleri nedeniyle kısa sürede daha da kötüleşti. Çin hükümeti uyuşturucu trafiğini kısıtlamak için birkaç kez girişimde bulundu ancak çok az başarı elde etti. Çinli yetkililerin kaçakçılık ve uyuşturucuya karşı yasa uygulaması olarak gördüğü şeyi tüccarlar serbest girişimciliğe haksız müdahale olarak gördüler. Jarden Matheson Co. ticaret firmasının sahibi William Jarden 1834'te China Repository'ye isimsiz olarak bir mektup yazdı. Hindistan ve Büyük Britanya'daki değerli ticaret ve gelirlerimizin, bu şehrin yanına konuşlandırılmış birkaç savaş gemisinin birkaç havan topu atışıyla alt üst edeceği bir keyfiliğe tabi kalmasına da izin verilmemeliydi. Çinlilerle yapılacak bir savaşın sonucu şüphesizdi. Aynı yıl Jarden, Matteson ve Çin'deki diğer 62 İngiliz tüccar, kraldan Çin'e üç savaş gemisi ve bir temsilci göndermesini talep ederek, Çin'in iç ve dış ticaretinin büyük bir bölümünün engellenmesinde ve imparatorluğun tüm silahlı gemilerinin ele geçirilmesinde hiçbir zorluk olmayacağı görüşünü dile getirdiler. Doğu Hindistan şirketi, ticaret tekelini kaybettikten sonra bile, çay ithalatı ve özellikle Afyon üretimi yoluyla Çin'e olan ilgisini sürdürdü. Nitekim Afyon, 19. yüzyılda Britanya Hindistan'ının toplam gelirinin 7’de birini oluşturuyordu. Çin ticareti, Britanya İmparatorluğu'nun refahı için hayati önem taşıyordu. Bu nedenle, Doğu Hindistan şirketinin Çin ile savaşa dahil olması şaşırtıcı değildir. Çin ve Britanya arasındaki gerilim ticari kökenli olsa da, devamlılığı askeri teknolojinin durumundan kaynaklanıyordu. Fil ve balina gibi, Çin ve Britanya iki farklı yaşam alanında evrimleşti. Denizde Britanya yenilmezdi ve herhangi bir Çin filosunu veya kıyı kalesini yok edebilirdi. Çin ise, kıyıları ötesinde çok az çıkarı olan ve kıyıları boyunca az sayıda şehri bulunan bir kara imparatorluğuydu. Avrupalılar iç bölgelere doğru ilerleyemedikleri sürece, Çin imparatorluğu yenilmezdi. Nehir yukarı doğru ilerleyebilme ve iç kesimlerdeki kasabalara saldırabilme yeteneğine sahip olan buharlı gemi, Uzun süredir devam eden İngiliz Çin çıkmazına son verdi. 1830'da Çin'e ulaşan ilk buharlı gemi, Kalküta-Macao ticareti için Hindistan'da inşa edilmiş 302 tonluk Forbes adlı bir deniz gemisiydi. 1835'te Jarden, 2 adet 24 beygir gücünde motora sahip 115 tonluk bir buharlı gemi satın aldı ve ona Jarden adını verdi. Daha sonra kendisi ve diğer yabancı tüccarlar, Çinli muadilleri olan kıdemli hon tüccarına, Jardini Kanton ve Makao arasındaki İnci Nehri'nde işletmek için izin başvurusunda bulundular. Kantonun geçici genel valisi bu talebi reddetti. Eğer inatla itaatsizlik etmeye kalkışırsa, ben, vekaleten vali olarak, gemi geldiğinde tüm kalelere gürleyen bir ateş açıp ona saldırmaları emrini verdim. Genel olarak, göksel hanedanlığın sınırları içine girdiğine göre, göksel hanedanlığın yasalarına uyması doğru olur. Söz konusu yabancıya bunu iyice düşünmesini ve titreyerek itaat etmesini emrediyorum. Jarden bu emre karşı gelerek nehir yukarı doğru ilerlediğinde, ateş açıldı ve geri çekilmek zorunda kaldı. Bu aksiliğe rağmen, artık buharlı gemilere sahip olan yabancılar, gürleyen ateş tehditlerine boyun eğmeyi reddettiler. İngiliz tüccarlar, hükümetlerine Çin'e cezalandırıcı bir sefer düzenlemeleri için dilekçe vermeye devam ettiler. İngiliz hükümeti, özellikle de korkusuz Palmerston, Çin ile bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanıyordu. Tek soru, bunun nasıl gerçekleştirileceğiydi. Jarden, Kasım 1839'da Palmerston'a yazdığı mektupta, iki savaş gemisi, dört fırkateyn, iki veya üç slop. İki büyük buharlı gemi ve nehir işleri için iki küçük düz tabanlı buharlı gemi gönderilmesini tavsiye etti, bu gemilerin Çin'de çerçevelenip kurulması gerekebilirdi. Açık denizdeki bir adayı ele geçirerek ve kıyı ticaretini durdurarak Çin'i dize getirmeyi uman Palmerston, bu tavsiyeyi amirallik lordlarına iletti. O zamanlar amiralliğin ilk lordu olan Sir Gilbert Elliot, Lord Minto, söz konusu zorluklar hakkında daha net bir fikre sahipti. 16 Şubat 1840'ta yeğeni Lord Auckland'da şöyle yazdı. Umarım sefere saygın bir kara kuvveti gönderebilirsiniz. Bir adanın işgali çok fazla şey gerektirmez, ancak iç su yollarında bulunan, ancak denizden ulaşılabilir bir veya iki kasaba veya büyük ticaret merkezinin ele geçirilmesinin çok arzu edilir olacağını düşünüyorum ve bunu gerçekleştirmek için önemli bir askeri kuvvete ihtiyaç duyulacaktır. Ancak siz çok büyük ölçekte çalışmaya alışkınsınız. Bu nedenle bu operasyonun başarısını güvence altına almak ve hızlandırmak için ne gerekiyorsa yapacağınızdan endişe duymuyorum ve Emili'den Pekin İmparatorluk Sarayı'ndan tarihli bir mektup alırsam çok şaşırmam. Çünkü sonuçta üstlendiğimiz şey Çin'in fethinden başka bir şey değil. Sanırım size daha önce de söylediğim gibi, bu tür bir yolculuk için uygun olan vapurlar için Hindistan hükümetine başvuruyoruz, Elimizde kıyı ve nehir operasyonlarında pek işe yaramayacak ve muazzam miktarda yakıt tüketecek büyük su çeken dev gemiler dışında hiçbir şey yok. Çin ile savaşı planlayan taraflar, Jarden, Palmerston, Hop House, Minto ve Auckland, düşmanlarını yenmek için esas olarak geleneksel savaş araçlarına, yani yelkenli savaş gemileri ve deniz piyadelerine, güvendiler. Nehir vapurlarını düşündülerse, bu en fazla Çin'de monte edilmesi gereken küçük yardımcı gemiler olarak düşünüldü, bu da uzun ve karmaşık bir süreçti. Ancak John Laird'in açıkladığı gibi, Piakok'un başka planları vardı. Çin savaşı başlayınca, Doğu Hindistan şirketinin gizli komitesi, Bay Piakok'un tavsiyesi üzerine, bu gemilerin tamamını parça parça gönderip Bombay'da bir araya getirmek yerine, Dördünü buhar gücüyle Ümit burnundan dolaştırarak göndermeye karar verdi. Bu, o zamanlar özellikle Nemesis ve Filiçton, Birkenhead'de Baylor tarafından inşa edilen iki gemi, geminin her iki ucunda birer adet olmak üzere iki adet 32 poundluk top taşımak zorunda olduğu için çok tehlikeli bir deney olarak kabul ediliyordu. Nemesis gemisi ve baş kahramanı hakkında, iki kaynak sayesinde çok şey biliyoruz. Bunlardan biri Cornwall kıyısındaki St Ives Körfezi açıklarında bir kayaya çarptıktan sonra gemiyi inceleyen deniz mimarı Augustin Creuse'nin Amiralliğe sunduğu rapordur. Diğeri ise geminin İngiltere'den ayrıldıktan sonraki tarihini anlatan Kaptan William Hacheon Hol'un notlarına dayanan bir kitaptır. Creuse, Nemesis'in teknik özelliklerini detaylı bir şekilde anlattı. Geminin 660 tonluk taşıma kapasitesi, toplamda 184 fit uzunluğu, dikmeler arası 165 fit, 29 fit genişliği, 11 fit derinliği ve tam yüklü halde 6 fit, savaş pozisyonunda ise 5 fitten daha az su çekimi vardı. 2 adet 60 beygir gücündeki Forester motoruyla çalışıyordu ve 2 direği vardı. Taşıdığı silahlar, boyutuna göre ağırdı, bir kale duvarında delik açabilecek kadar güçlü, 2 adet döner montajlı 32 poundluk top. Buna ek olarak, 5 adet pirinç 6 poundluk top, 10 adet daha küçük top ve bir roket atar bulunuyordu. İç kısmı, bölmelerle 7 adet su geçirmez bölüme ayrılmıştı. Ayrıca, 2 adet kayar omurgası ve ayarlanabilir bir dümeni vardı. Denemeler sırasında gövdesinde bir yırtık oluştu. Bölmelerin sağladığı güvenlik ve onarım kolaylığı krizeyi etkiledi. Ayrıca demir gemilerin başlangıcından beri sorun yaratan pusulaların isabetsizliğinden de bahsetti. Demir bir gövde dünyanın manyetizmasını saptırır ve bu da düzeltilmemiş pusulaları gemide güvenilmez hale getirir. 1838'de Kraliyet Astronomu Profesör George Airy, gövdenin etkisini telafi etmenin bir yöntemini keşfetti ve bunu birkaç gemiye uyguladı. Nemesis'in pusulasını kendisi ayarlamasa da, geminin denize açılmaya uygun olduğu kabul edildi. Kreuz, amiralliğe sunduğu raporda, Demir'in gemi yapımı için keresteden daha iyi bir malzeme olduğu sonucuna vardı. Nemesis'in komutasını üstlenmesi için gizli komite, kraliyet donanmasında bir uslu olan Hall'u seçti. Gençliğinde Hall, Lord Amerset'in 1816'daki Çin misyonuna eşlik etmişti. 1830'ların sonlarında buharlı gemilere ilgi duymaya başladı ve iki yılını GLAGOV'da, CLYDE ve Mersey nehirleri boyunca bu gemileri inceleyerek geçirdi. Haziran 1839'da, McGregor Laird'in British and American Steam Navigation Co. şirketine ait ilk buharlı gemilerden biri olan British Queen ile Atlantik'i geçti. Amerika'dayken, Hudson ve Delaware nehirlerindeki buharlı gemilere yakından dikkat etti ve ardından Birkenhead Demir işleri Nemesise son rötuşları yaparken İngiltere'ye döndü. Bu şekilde hazırlanan hol, Aralık 1839'da Nemesise katıldı. 14 Şubat 1840'ta Piacock, onu geminin kaptanı olarak atamak için Amiralliğin iznini resmen istedi. Bu istek 26 Şubat'ta kabul edildi. Nemesis, 28 Mart 1840'ta Portsmouth'tan ayrıldı. Doğuya doğru yolculuğu uzun ve zorluydu. Ümit burnunu dolaşan ilk demir gemiydi ve Hint okyanusunda şiddetli dalgalar nedeniyle kürek kutularının yanındaki gövdesi yarıldığında neredeyse batıyordu. Delagoa körfezinde yapılan bazı doğaçlama onarımlardan sonra, 6 Ekim'de Seylan'a doğru yol aldı. Orada Holl, Çin'e gitme emri aldı. Bu arada Piakok çok sevinçliydi, demir tavuklarım konusunda çok mutluyum, Madeira'dan mükemmel haberler aldım. Ümit Burnu'ndan, Nemesis, hakkında da haberler aldım. Oraya mükemmel durumda ulaştı ve yerlileri kelimenin tam anlamıyla şaşırttı. Nemesis gemisi 25 Kasım 1840'ta Macao'ya ulaştığında, savaş 5 aydır düzensiz bir şekilde devam ediyordu. İngiliz filosu Amoy gibi kıyı kasabalarını taciz etmiş ve kantona karşı bir taarruz için hazırlıklar yapmıştı. 7 Ocak 1841'de Nemesis'in ve bazı deniz buharlı gemilerinin gelişiyle güçlenen İngilizler, kantonun altındaki İnci Nehrini savunan Bok kalelerine ilk saldırılarını başlattılar. Savunma stratejileri statik olan Çinliler, düşmanlarını püskürtmeyi umuyorlardı, ancak buharlı gemiler tarafından mevzilere çekilen İngiliz savaş gemilerinin top atışları, savunmalarını hızla açtı. Deniz piyade birlikleri kısa süre sonra tahkimatlara saldırdı. Çin filosu da aynı derecede savunmasızdı. Savaş gemileri, Nemesis'in yarısı veya birinci sınıf bir İngiliz savaş gemisinin onda biri büyüklüğündeydi. Nişan alması zor küçük toplar, çıkarma ağları, yanan zift dolu kaplar ve tabancalarla donatılmışlardı. Nemesis fazla zorlanmadan birkaç savaş gemisini batırdı veya ele geçirdi. Geri kalanlar ise kongre ve roketleriyle korkutularak uzaklaştırıldı. Çinliler ayrıca barut ve yağ batırılmış pamukla doldurulmuş ve ateşe verilerek düşman gemilerine doğru itilen yangın sallarına da güveniyorlardı. Ancak buharlı gemiler bu salları hızla yakalayıp ulaşamayacakları bir yere çekiyorlardı. Bir önceki yıl komiserlin TSEHU. 180 tonluk Amerikan ticaret gemisi Kembrichi satın almıştı. Ancak gemiyi nasıl kullanacağını bilen denizcilerin olmaması nedeniyle gemi bir sal bariyerinin arkasında atıl durumda tutulmuştu. Kısa süre sonra Nemesis'e kaptırıldı. Birkaç gün içinde Canton'a giden nehir yolu açıldı ve yelkenli filo yavaşça yükselmeye başladı. Filo Şubat başlarında şehre yaklaşırken Nemesis Nehrin ana kanalına paralel uzanan dar ve sığ kanallardan oluşan bir labirent olan iç geçide girdi. Burası daha önce hiçbir yabancı savaş gemisinin girmeye cesaret edemediği bir yerdi. Canto'na arkadan yaklaşırken, kaleleri ve yelkenli gemileri istediği gibi yok etti ve sakinlerini terörize etti. Sefer Filosu Başkomutanı Komodor J. J. Gordon Bremer, Auckland kontuna yazdığı bir mektupta Nemesis'in rolünü şöyle anlattı. Vampoya doğru ilerlerken 3 adet daha yıkılmış kale gözlemlendi ve saat 4'te nemisiz teknelerle birlikte 5 kale, 1 batarya, 2 askeri istasyon ve 9 savaş gemisini imha ederek o demirleme yerine girdi. Bu gemilerde 115 top ve 8 top bulunuyordu. Böylece düşmana İngiliz bayrağının savunma veya engelleme amacıyla benimseyebilecekleri her türlü yönteme karşı iç sularında Uygun gördüğümüz her yerde ve her zaman dalgalanabileceğini kanıtlamış oldu. Hall çok sevinçliydi. 30 Mart 1841'de John Lerd'e şöyle yazdı. Büyük bir memnuniyetle bildiriyorum ki, asil geminiz kendi yurttaşlarımız tarafından ne kadar hayranlıkla karşılanıyorsa, Çinliler tarafından da o kadar korkuyla karşılanıyor. Çinliler onun için 50 bin dolarlık bir ödül teklif edebilirler, ama onu ele geçirmek zor olacak, ona şeytan gemisi diyorlar ve mermilerimizin ve roketlerimizin ancak onlar tarafından icat edilebileceğini söylüyorlar. Tüm savaş gemilerinden daha çok ondan korkuyorlar. Ve iki ay sonra Piakok'a şöyle yazdı. Nemesis'e gelince, onu ne kadar övsem azdır. Sefer için tüm ileri çalışmaları o yapıyor ve nakliye gemilerini, fırka teğinleri, büyük yelkenlileri çekmek, erzak, asker ve denizci yüklerini taşımak ve bu bilinmeyen sularda batık yelkenlilerle, kayalarla, kum bankalarıyla ve balıkçı kazıklarıyla tekrar tekrar temas etmek zorunda kalmak gibi durumlarda, gece gündüz seyir yapmak zorunda olduğumuz bu sularda, en güçlü gemilerden biri olmalı. Savaş söz konusu olduğunda, her zaman önde olmaktan yeterince bıktık ve Macao'nun subayları ve tüccarları haklı olarak altın değerinde diyorlar. Teknik olarak 1841 İngiliz seferi büyük bir başarıydı ve Holland teknesinin performansına duyduğu coşku mazur görülebilir. Ancak seferin siyasi sonuçları yine de hayal kırıklığı yarattı. İngilizler, Çin filosunun imha edilmesi ve Bog kaleleri ile kantonun ele geçirilmesinin ardından Çin hükümetinin barış istemesini bekliyorlardı. Ancak Çinliler, ne bu zaferlerden ne de İngilizlerin daha sonra Amoy, Tingay, Çingay ve Ningpo'yu ele geçirmesinden ikna olmadılar. Bu nedenle İngiliz başkomutanı Amiral George Elliot, Çin'in can damarı olan büyük kanala, yani Sichuan eyaletinden Pekin'in nüfusunu beslemek için gemilerle taşınan ana kuzey-güney ticaret yoluna saldırmaya karar verdi. Bu fikir, Doğu Hindistan Şirketi'nin çay müfettişi Samuel Baker'ın Şubat 1840'ta yazdığı ve Palmerston'a iletilen bir mektuptan kaynaklanmış olabilir. Yankukyamp nehrinin büyük kanal ile birleştiği noktaya kadar olan kısmı incelenmeli ve düzenli olarak haritalandırılmalıdır. Bu, bir buharlı gemi yardımıyla yapılabilir. Kiyushan adası güçlü bir konum olacak ve büyük kanal vasıtasıyla kuzey ve güney eyaletleri arasındaki iletişimi keserek iç ticareti büyük ölçüde sekteye uğratmamızı sağlayacaktır. Palmerston, 20 Şubat 1840 tarihli gizli bir talimatla amirallik lordlarına bu öneriyi yineledi. 1842 seferinin başlangıcında, İngiliz filosu birkaç ilave buharlı gemiyle takviye edilmişti. Hint donanması, Atalanta, Madagaskar, Queen ve Sesostris adlı buharlı gemilerini gönderdi. Indusa gidecek olan gambotlar da ortaya çıktı. Nemesis'in kız kardeşi olan 510 tonluk fılıçtın ve daha küçük Medusa, Ariadne, Piluto ve Puroserpine. Mayıs 1842'de Yangtze'ye ilerleyen filonun tamamı 8 yelkenli savaş gemisi, 10 buharlı gemi ve 50'den fazla nakliye gemisi, asker taşıma gemisi ve uskuna içeriyordu. Çinlilerin buharlı gemilerin nasıl çalıştığına dair belirsiz bir fikri vardı. Komiserlin onları alev başlarını kullanarak makineleri çalıştıran, çok hızlı seyreden tekerlekli araçlar olarak adlandırırken, Çinli Genel Valisi Çişan ise onları yel değirmenli gemiler ve alev çarklı tekneler olarak tanımladı. Denizcilik dergisinde buharlı gemiler hakkında tercüme edilmiş bir anlatımı bulunan anonim bir Çinli kaynak, nemesisi şu terimlerle tanımladı. Her iki yanında da, kömür ateşiyle bir atın koşma hızına eşdeğer bir hızla dönen birer tekerlek bulunur. Buharlı gemiler yabancıların harika bir icadıdır ve birçok kişiye keyif vermesi amaçlanmıştır. Haziran 1842'de İngiliz filosu Yangtze nehrine girdi. Çinliler, düşmanlarını karşılamaya hazırdı, 16 savaş gemisi ve deniz kuvvetleri için el konulan 70 ticaret ve balıkçı gemisinden oluşan önemli bir filo toplamışlardı. Nehrin ağzına yakın Wusung kalelerine 253 ağır top yerleştirmişlerdi. Çinliler ayrıca gizli bir silah da ortaya çıkardılar, pirinç toplar, tüfekler ve çakmaklı tüfeklerle donatılmış ve gövde içindeki adamların pedallarla hareket ettirdiği çarklı gemiler. Nanking Genel Valisinin Çin bunlar hakkında şunları yazdı. Usta zanaatkarlar ayrıca 4 adet su çarklı tekne inşa ettiler ve biz de bunlara toplar yerleştirdik. Hızlılar ve bu teknelerin komutanlığını özellikle binbaşı Liu CH, Ang'a verdik. Barbarlar iç su yollarına girerlerse, bu gemiler onlara karşı koyabilir. En ufak bir endişe yok. Wu Muharebesi hızlı geçti. İngiliz savaş gemileri kısa sürede kalelerin toplarını susturdu. 18 toplu desteği çeken Nemesis, filoyu nehre doğru yönlendirdi ve Çin gemilerine misket ve şarapnel ateşledi, gemiler kaçtı. Bunun üzerine Nemesis ve Fılıçton kaçan tekneleri kovaladı, bir yelkenli ve üç çarklı gemiyi ele geçirdi ve geri kalanını ateşe verdi. İngilizler, rakiplerinin çarklı gemilere sahip olduğunu görünce şaşırdılar. Bazıları bunu Çinlilerin taklit yeteneğinin kanıtı olarak gördü. Aslında Çinliler çarklı gemi fikrini kendi tarihlerinden almışlardı, çarklı gemi, 8. yüzyılda veya daha öncesinde Çin icadıydı. Sun Hanedanlığı döneminde, çarklı gemiler 1132'de korsanlara ve 1161'de Digünay ordularına karşı yapılan savaşlarda önemli bir rol oynamıştı. Bu örneklerden, zor durumda kalan Ninh Chi'in ve diğer Çinli yetkililer 1841 ve 1842 yıllarında ilham aldılar. Daha da ironik olanı, çarklı geminin batıda ortaya çıkmasıdır. İlk çarklı buharlı gemi, 1788'de Patrick Miller ve William C. Yemington tarafından inşa edildi. Miller, bir yerde Çinlilerin çok eski zamanlarda, köleler tarafından çevrilen kranklarla bazı gemilerine çark takmayı denediklerini okuduğunu hatırlamıştı. Diğer birçok Çin icadı gibi, Çarklı gemide Çin'in yenilikçi ruhunun zayıfladığı ve teknolojisinin batılı barbarların teknolojisi tarafından geride bırakıldığı sonraki yüzyıllarda Çin'i rahatsız etmeye devam etti. Vusundaki tek taraflı savaştan sonra, İngiliz filosu Çinlilerden çok az direnişle karşılaştı. Bunun yerine, nehir yukarı doğru ağır ağır ilerleyen yolculukları, sürekli akıntılar, kum tepeleri ve çamurla mücadeleyle geçti. Yelkenli gemilerin her biri, buharlı gemiler tarafından tekrar tekrar çekilmek zorunda kaldı. Sonunda, Temmuz 1842'de filo, nehir ve büyük kanalın kesiştiği Çin Yang'a ulaştı. Bu kez Pekin'deki saray durumun ne kadar tehlikeli olduğunu anladı ve birkaç gün sonra Nanking'e bir barış antlaşması imzalamak için bir heyet gönderdi. Buharlı gemiler, İngiliz deniz gücünü Çin'in kalbine taşıdı ve Çin İmparatorluğu'nun yenilgisine yol açtı. Afyon Savaşından sonra küçük silahlı buharlı gemiler uzak doğuda hizmet vermeye devam etti. Nemesis, Filipinler ve Endonezya takımadalarında korsanları kovalamakla görevlendirildi. 1852 ila 53. İngiliz Burma Savaşında İngilizler, çoğu Afyon Savaşı gazisi olan bir buharlı gemi filosuyla Irrawaddy Nehri'nde ilerledi. İkinci Afyon Savaşı, 1856 ila 60. Sırasında. Kraliyet donanması, Kantona ve Pekin yakınlarındaki Taku kalelerine saldırmak için 25'ten fazla Gambot ve diğer küçük buharlı gemiyi getirdi. Gambotlar ayrıca Fransızların Tonin, 1873 ila 74 ve Annam, 1883, fetihlerinde ve 1885 3. İngiliz Burma Savaşı'nda da önemli rol oynadı. Savaş gemisi, Asya kıyıları boyunca ve ulaşıma elverişli nehirlerde batı gücünün sadece bir aracı değil, aynı zamanda sembolü haline gelmişti. O dönemin sömürge savaşlarının önde gelen isimlerinden Albay W. E. B. Leori bunu özlü bir şekilde ifade etmişti, buharlı gemiler, ilerleme çağında, korkutucu konuşma araçlarına sahip bir, siyasi ikna aracıydı. Savaş gemilerinin erken tarihi, teknolojik yenilik ile emperyalizm güdüleri arasındaki etkileşimi göstermektedir. Babasının bir demir dökümhanesi ve tersanesi olduğu için MacGregor Lord Afrika'ya olan ilgisini Nijer nehrinde bir keşif seferine dönüştürebilmiştir. Piakok'un klasik bilgisi ve Rus düşmanlığı, İngiliz Hintlilerin hızlı iletişim konusundaki endişelerini Fırat nehrinde bir buharlı gemi seferine dönüştürmesine yol açmıştır. Bu ortak çıkarlar, Doğu Hindistan şirketini savaş gemilerinin ilk büyük alıcısı olmaya ikna etmiştir. Şirketin savaş gemisi edinme alışkanlığı da İngiltere'nin Afyon Savaşı'ndaki zaferine yol açmıştır. Dolayısıyla, savaş gemileri örneğinde, teknolojik yeniliğin emperyalizme neden olduğunu veya emperyalist güdülerin teknolojik yeniliğe yol açtığını iddia edemeyiz. Aksine, araçlar ve güdüler, Karşılıklı olumlu geri bildirim ilişkisi içinde birbirlerini teşvik etmiştir. Üçüncü bölüm, Sıtma, Kinine ve Afrika'ya nüfuz etme. Kolomb Amerika kıtasını ilk gördüğünde, Portekizliler Afrika'nın batı kıyılarını oldukça iyi tanıyorlardı, çünkü 60 yıldır orayı keşfediyorlardı. Ancak sonraki 3,5 yüzyıl boyunca, Afrika Avrupalıların gözünde karanlık kıtı olarak kaldı, iç kesimleri haritalarında boş bir alan olarak yer aldı. Çünkü onlar bunun yerine Amerika, Asya ve Avustralya'nın bazı bölgelerini keşfetmeyi, fethetmeyi ve yerleşmeyi tercih ettiler. Bu paradoksu nasıl açıklayabiliriz? Birincisi, 19. yüzyıldan önce Avrupalıların Afrika'ya nüfuz etmeleri için çok az motivasyon vardı. Köle tüccarları hem Afrikalılar hem de Avrupalılar işlerini yürütmek için kıyılarda buluşuyorlardı ve işlerini bozacak meraklı gözlere sahip yabancılar istemiyorlardı. Dahası, muazzam zenginlik efsanelerine rağmen, Afrika'ya nüfuz etmekten elde edilecek kârların köle ticaretinden veya Asya ve Amerika ile yapılan ticaretten elde edilecek kârlara yaklaşacağına dair somut bir kanıt yoktu. Dolayısıyla, 19. yüzyılda gerçekleşen Afrika'ya nüfuz, köle ticaretine karşı çıkan misyoner ve kölelik karşıtı hareketlerle yakından bağlantılıydı. Ancak daha da önemlisi, nüfuz etme imkanları da yetersizdi. Afrika'nın büyük bir kısmı platodur. Nehirler, yüksek bölgelerden denize doğru bir dizi şelale şeklinde akar. Kıyılar mangrove bataklıkları ve kumullarla kaplıdır. Ve tropikal bölgelerin tamamında, yük hayvanları nagana veya hayvan tripanosom kurtulamazdı. Afrika'ya girmek isteyenler yıldız bunu yürüyerek veya oyma kanı ile yapmak zorunda kalacaklardı. Bu caydırıcı önlemler kesinlikle mutlak yasaklar değildi. Sonuçta, Avrupalılar zorlu iklim ve coğrafyaya rağmen ilkel ulaşım araçlarıyla Amerika kıtasını keşfetmişlerdi. Avrupalıları Afrika'nın iç kesimlerinden uzak tutan şey hastalıktı. Buharlı gemiler Afrika ve Asya'ya aynı anda gelmiş olsa da, Asya'da Avrupalıların gücünde bir devrim yaratırken, Afrika'daki etkileri birkaç on yıl ertelenmişti. Avrupalıların Afrika'nın iç kesimlerine başarılı bir şekilde girebilmeleri için, Başka bir teknolojik ilerlemeye, yani hastalığa karşı bir zafere ihtiyaçları vardı. H. G. Wells, Dünyalar Savaşı romanında, garip fütüristik araçlarla dünyaya saldıran bir grup uzaylı yaratığı anlatır. Dünyayı ele geçirmek üzereyken, görünmez mikroplar tarafından yok edilirler ve kaçmak zorunda kalırlar. Wells, 19. yüzyılın ortalarından önce Avrupa'nın Afrika'ya nüfuz etme girişimlerini de anlatıyor olabilirdi. 1485'te Portekizli kaptan Diogo Cao, Kongo nehrini keşfetmek için bir grup adam gönderdi, birkaç gün içinde o kadar çok kişi öldü ki, görev iptal edilmek zorunda kaldı. 1569'da Francisco Bereto, Monomotapa krallığıyla temas kurmak için Zambezi Vadisi'ne bir keşif gezisi düzenledi, nehrin 120 mil yukarısında, atlar ve sığırlar Tirpanosomiaziz kurban gitti ve adamlar sıtmaya yenik düştü. Bundan sonra 1835'e kadar Portekiz'in Zambezi iç bölgeleriyle iletişimi Afrikalı veya kısmen Afrikalı ajanlar aracılığıyla yürütüldü. Benzer şekilde 1777 ila 79 yıllarında William Bolt'un Delagoa Körfezi'ndeki keşif gezisinde yolculuktaki 152 Avrupalıdan 132'si hayatını kaybetti. Mungo Park'ın 1805'te Nijer Nehri'nin yukarı kesimlerine yaptığı sefer Orada bulunan tüm Avrupalıların ölümüyle sonuçlandı. 1816 ila 17 yıllarında Kaptan James Taki, Kongo nehrinde bir keşif ekibine liderlik etti ve bu ekipte 54 Avrupalıdan 19'u öldü. Bu aksilikler, Avrupalıların Afrika'yı keşfetme girişimlerini hiçbir şekilde kısıtlamadı. Her nesil, bilinmeyen kıtayı araştırmak için hayatlarını riske atmaya istekli yeni bir maceracı kuşağı ortaya çıkardı. 19. yüzyılla birlikte bunu yapmanın yeni nedenleri ortaya çıktı, Hristiyan misyonerlik ruhunun yeniden canlanması, Atlantik köle ticaretinin kaldırılması ve yeni zenginleşen Burjuvazi tarafından finanse edilen ve bilimsel araştırma düzeyine yükseltilen bir merak. Bu dönemin girişimci kaşifleri arasında, Nijerya'yı İngiliz etkisine açmada öncü bir rol oynayacak olan gemi yapımcısı William Laird'in küçük oğlu Mac Gregor de vardı. 1830'ların başlarında, babasının firması demir buharlı gemiler inşa etmeye yeni başlamıştı. O zamanlar 23 yaşında olan McGregor Laert, yeni ve zor durumda olan bir işletmede küçük ortak olarak kalmakla yetinmedi. O, 19. yüzyılda birçok İngiliz'i dünyayı yeniden şekillendirmeye ve yeni yollar aramaya teşvik eden o huzursuz ruhla doluydu, bu ruh kısmen misyonerlik coşkusu, Kısmen bilimsel merak, kısmen de ticari umuttan oluşuyordu. 1832'de Nijer Nehri boyunca bir fırsatın kapısını çaldığını gördü. 30 yıl önce Mungo Park, bu nehrin yukarı kısımlarını Bussa şelalelerine kadar keşfetmişti. Ardından 1830'da Richard ve John Lander kardeşler Lagos'tan kuzeye, şelalelere kadar seyahat ettiler ve bir kano ile nehirde aşağı doğru ilerleyerek, Nijer ve Benin körfezine bir mangrove bataklığından akan o yıl nehirlerinin aynı nehir olduğunu kanıtladılar. Lander kardeşler keşiflerinin öyküsüyle İngiltere'ye döndüklerinde, Laert, ticaret mallarıyla dolu bir kargo ile nehirde yukarı doğru seyredebilecek bir teknenin yani bir buharlı geminin Afrika'nın büyük bir bölümünü Büyük Britanya'nın ticaretine ve etkisine açacağını fark etti. Daha sonra yazdığı gibi, bunu yapmak İngiltere'yi memnun edecekti. Orta Afrika'nın İngiliz tüccarlarının girişimciliğine ve sermayesine açılmasının, imal edilmiş mallarımız için yeni ve geniş pazarlar ve tedariklerimizi sağlayabileceğimiz yeni kaynaklar yaratacağına inananlar ve insanlığı büyük bir aile olarak görenler, yaratılmış oldukları Tanrı'ya daha yakın bir konuma getirmek için, mevcut aşağılanmış, ulusal kimliklerini yitirmiş ve ahlaki olarak çökmüş hallerinden insanları yükseltmeyi görevleri olarak görenler, bu nedenle, 1832'de McGregor Lord ve birkaç Liverpool tüccarı, Lander kardeşlerin Nijer Nehri üzerindeki son keşiflerinin ticari olarak geliştirilmesi amacıyla Afrika İç Ticaret Şirketi'ni kurdu. Yönetim kurulu üyeleri hazineden bir imtiyaz ve sübvansiyon talep etti ancak reddedildi. Yine de girişimlerine devam ettiler ve Richard Lander'ı seferlerine liderlik etmesi için görevlendirdiler. Depo gemisi olarak Clambine adlı Birik gemisini satın aldılar ve Nijer nehrinde yukarı çıkmak için iki buharlı gemi sipariş ettiler. İki gemiden daha büyük olanı, Kuora, Seddon ve Langley tarafından ahşaptan inşa edildi. 112 çarpı 16 fit ölçülerinde, denizde 7 feet, nehirde ise 7 fit su çekimine sahipti, 40 beygir gücünde bir motorla çalışıyordu ve 26 kişilik bir mürettebat taşıyordu. McGregor lerdin kendisi daha küçük olan Albert inşa etti. 70 feet uzunluğunda, 13 feet genişliğinde ve 4 feet 9 inç su çekimine sahipti. Güverte hariç, tamamen demirden yapılmıştı. 15 beygir gücünde bir Fawcett Preston motoruna sahipti ve 14 kişilik bir mürettebat taşıyordu. Her iki teknede ağır silahlıydı. Tabancalara ek olarak, Kuora'da 24 poundluk bir döner top, 8 adet 4 poundluk araba topu ve 18 poundluk bir karonat bulunuyordu. Alberkah ise 9 poundluk 1 ve 6 adet 1 poundluk döner top taşıyordu. Lerdin komutasındaki küçük filo, herhangi bir olay yaşanmadan Nijer Deltası'na ulaştı. Klambine'yi Benin körfezinde bırakarak, vapurlar daha sonra deltanın ticaret kasabalarını geçerek Nijer ve Benyü birleştiği yere doğru nehir yukarı ilerledi. Lord orada bir ticaret merkezi kurmayı ve düşük fiyatlarla palmiye yağı satın almayı umuyordu. Laerd'in buharlı gemileri kendilerine verilen görevi mükemmel bir şekilde yerine getirdi ve bu nedenle Lord, yenilikçi ve kaşif olarak ününü hak etti. Ancak kültürel ve ticari bir misyon olarak sefer başarısız oldu ve beklentileri paramparça oldu. Gezi'de bulunan 48 Avrupalı'dan sadece 9'u geri döndü, geri kalanı hastalıktan öldü. Lerdin kendisi de Ocak 1834'te hasta olarak İngiltere'ye döndü ve sağlığına bir daha asla tam olarak kavuşamadı. Buhar'ın gücüne rağmen, Afrika ortamı bir kez daha Avrupalıların nüfuz etme girişimini alt etti. 19. yüzyılın ortalarından önce çok az Avrupalı Afrika'nın iç kesimlerine girmiş olsa da, yüzyıllardır kıyı şeridinde ticaret yapan önemli sayıda Avrupalı vardı. 1807'den sonra, Köle ticaretini sona erdirmek amacıyla, İngiliz hükümeti köle gemilerini durdurmak için Batı Afrika kıyılarına bir filo konuşlandırdı. Köleliğin kaldırılması kampanyasına destek vermek için kıyılar boyunca belirli aralıklarla küçük ordu birlikleri de yerleştirildi. Burada ve orada ilk Hristiyan misyonları kuruldu. Bu çeşitli beyaz gruplar, bölgede yaygın olan hastalıklara maruz kaldılar. Batı Afrika'daki İngiliz askeri personelinin ölüm oranları hakkında, selefleri olan köle tüccarlarına kıyasla çok daha fazla bilgiye sahibiz, çünkü bu, istatistiksel kayıt tutmanın Batı kültürünün hayati bir parçası haline geldiği dönemdi. Gambia'dan altın sahiline kadar konuşlanmış olan Kraliyet Afrika Kolordusu, cezalarını Afrika'da hizmet karşılığında takas etmelerine izin verilen askeri suçlulardan ve mahkumlardan oluşuyordu. Çoğu durumda bu, hapis yerine ölümü tercih etmek anlamına geliyordu. 1840 yılında United Service Journal ve Naval and Military Magazine, bu birliklerin sağlığına bir makale ayırdı. Makalede şu rakamlar verildi, 1819 ile 1836 yılları arasında Sierra Leone'de görev yapan 1843 Avrupalı askerden 890'ı, %48,3 öldü. En kötü yıl 1825, bu yılda 571 askerden 447'si, %78,3 hastalıktan öldü. Sürekli gelen Avrupalı göçmenlere rağmen, garnizonun büyüklüğü her yıl yüzden fazla azaldı. Altın sahili de aynı derecede ölümcül bir yerdi. 1323 ila 27 yılları arasında oraya çıkan Avrupalıların 3'te 2'si asla evlerine geri dönemedi, sadece 1824 yılında 224 kişiden 221'i hayatını kaybetti. Genel olarak, Batı Afrika'ya gönderilen beyaz askerlerin %77'si öldü, %21'i sakat kaldı ve sadece %2'si nihayetinde gelecekteki hizmet için uygun bulundu. Aynı bölgede konuşlanmış Batı Hint Adaları askerleri arasında ölüm oranı, beyazlara göre yalnızca onda bir oranındaydı, ancak yine de kendi topraklarındaki oranın iki katıydı. 1825 ila 26 yıllarında Gambiya'da 399 beyazdan 276 sının ölümüne yol açan salgında, 40 veya 50 Batı Hint Adaları askerinden yalnızca biri bu hastalığa yakalandı. Söz konusu salgının, Batı Hint adalarına özgü ve birçok Batı Hint adaları askerinin direnç geliştirdiği sarı humma hastalığı olması muhtemeldir. 1830'da İngiliz hükümeti ölüm oranlarının önemini fark etti ve Batı Hint adaları askerlerine komuta edecek yarım düzine çavuş dışında, Batı Afrika'ya beyaz asker göndermeyi durdurdu. Makalenin yazarları, elbette, bu korkunç durumun kesin nedenlerini anlamamışlardı. En azından erkeklerin kendilerini suçlamamışlardı, çünkü aynı kıyıda yaşayan güçlü, alkol kullanmayan İngiliz misyonerlerin de hastalıktan etkilenme olasılığının yüksek olduğunu belirtmişlerdi, 1804 ile 1825 yılları arasında Batı Afrika'ya giden 89 kişiden 54'ü ölmüş, 14'ü ise sağlık sorunlarıyla geri dönmüştü. İklimde suçlanacak bir şey değildi, çünkü kuru ve rüzgarlı istasyonlar, pis kokulu bataklıklara bitişik olanlar kadar tehlikeliydi. Sorunun nedeninin, sarı ateş veya aralıklı ateş olduğu sonucuna vardılar. Bilimsel bir yaklaşım, eski zamanların ahlaki yargılarının yerini almaya başlamıştı. Philip Curtin, bu konudaki yazılarında aynı derecede dehşet verici ölüm oranları veriyor. 1817 ile 1836 yılları arasında Birleşik Krallık'ta asker alınan ve görev yapan İngiliz askeri personeli arasında bin kişi başına ölüm oranları şöyleydi. Güney Afrika'nın doğu sınırında, 1817 ile 36, 12.0. Birleşik Krallık'ta, 1830 ile 36, 15.3. Tenasserim, Burma'da, 1827 ile 36, 44.7. Seylanda, 1817 ila 36, 75.0. Sierra Leone'de, 1817 ila 36, sadece hastalıklardan kaynaklanan ölümler, 483.0. Cape Quest komutanlığı, altın sahilinde, 1817 ila 36, 668.3. 1825 ila 45 yılları arasında Batı Afrika kıyılarında kraliyet donanmasının Afrika filosunda görev yapan Avrupalılar arasında ölüm oranı binde 65 iken, 1819 ila 36 yılları arasında Batı Afrika'daki İngiliz birliklerinde bu oran erlerde binde 483, subaylarda ise binde 209, du. Bu arada, aynı bölgede İngiliz ordusunda görev yapan Batı Afrikalı askerlerin ölüm oranı binde sadece 2,5'ti. İşte bu nedenle Afrika, beyaz adamın mezarı olarak anılmaya başlandı. Dizanteri, sarı humma, tifo ve diğer hastalıklar yüksek ölüm oranlarına katkıda bulunsa da, Afrika'daki Avrupalıların başlıca ölüm nedeni sıtmaydı. Tarih boyunca sıtma, muhtemelen diğer tüm hastalıklardan daha fazla insan ölümüne neden olmuştur. Birkaç çeşidi vardır. Dünyanın büyük bir bölümünde endemik olan tertiyin sıtması, Plasmodium vivax protozoonu tarafından neden olunur ve aralıklı ateş ve vücutta genel bir zayıflamaya yol açar. Plasmodium falciparum tarafından ortaya çıkarılan bir diğer çeşidi ise yalnızca tropikal Afrika'ya özgüdür ve çok daha ölümcüldür. Sadece bataklıklarda ve yağmur ormanlarında değil, daha kuru savanlarda da bulunur. Hastalıkla başarılı bir mücadeleden kazanılan vücut direnci en iyi ihtimalle geçicidir ve birçok Afrikalı yaşamları boyunca tekrarlayan düşük seviyeli ataklar geçirir. Afrika'ya yeni gelen ve direnç geliştirme fırsatı bulamamış yetişkinler için hastalık çoğu zaman ölümcüldür. 19. yüzyılın başlarındaki Avrupa tıp görüşü, Sıtma'nın bataklıklarla olan kadim ilişkisinden etkilenerek, hastalığın nedenini nemli havaya ve kötü kokulara bağladı, bu nedenle Fransızca paludisme, latince bataklık kelimesinden ve İtalyanca malaria veya kötü hava kelimeleri ortaya çıktı. En garip teori ise Mekke-Gregor tarafından ortaya atıldı. Nijer seferini yerle bir eden salgını açıklamaya çalışırken, 1837'de Thomas Piakock'a şöyle yazdı. Kaptan Grant, Fernando Pod'a yakacak odun temin etme olasılığından bahsetti, bu, hem gemi hem de mürettebat için son derece zararlı olabilir. Mürettebat için ise, bu odundan yayılan zehirli gazlar kesinlikle ateş ve hastalığa neden olacaktır. Afrika kıyılarında gemiye alınan ve motorlar için yakacak olarak kullanılan odunun etkileri konusunda üzücü deneyimlerim oldu. Kan dolaşımına giren modyum bakterisi ancak 1880'de Fransız bilim insanı Alphonse Leverin tarafından keşfedildi ve Sıtma'nın taşıyıcısı olan Anophilus sivrisineği ancak 1897'de İngiliz doktor Ronald Ross ve İtalyan bilim insanları Giovanni Battista Grassi ve Amico Bignami tarafından tanımlandı. Sıtma'nın nedeninin yüzyılın sonuna kadar bilim tarafından bilinmemesi, Uzun bir deneme yanılma sürecinden çok daha önce bir çarenin ortaya çıkmasını engellemedi. Kendi yüzyılımızdan önce, teknolojik gelişmeler genellikle altta yatan doğal olayların bilimsel açıklamasından önce geliyordu, bilimsel keşiflerden kaynaklanan teknolojik gelişmeler aydı. 19. yüzyılın sonundan önce teknolojiyi uygulamalı bilim olarak değil, bilimi teorik teknoloji olarak düşünmeliyiz yıllar boyunca insanlar bu korkunç hastalıktan kurtulmanın yollarını aradılar. 17. yüzyılda cizvitler, vivax sıtmasına karşı bir tedavi olarak kinin ağacının kabuğunu tanıtmış ve Avrupa'da yaygınlaştırmışlardı. Kinin kabuğu etkili olsa da, bir dizi dezavantajı vardı. Sadece Ent dağlarında yetişen ağaçlardan elde edildiği için, Avrupa'daki arzı genellikle sınırlıydı. Daha da kötüsü, tüketicilere ulaşan ürün sadece pahalı değil, aynı zamanda genellikle hileli veya bozulmuştu. Dahası, cizvit bağlantısı onu protestanlar arasında şüpheli kılıyordu, sıtmadan ölmekte olan Oliver Cromwell'in papalık ilacını reddettiği söylenir. Ayrıca sarı humma ve o zamanlar tıp teorisinde karıştırılan diğer birçok ateşli hastalığa karşı da işe yaramazdı. Ve son olarak, korkunç bir tadı vardı. Ancak 18. yüzyıla kadar tıp otoriteleri düzenli olarak ağaç kabuğunu reçete ediyordu. Bununla birlikte, bir sonraki yüzyılın başlarında hekimler, tükürük salgısını artırmak için cıva ve müsil etkisi için kalımıl dozlarıyla ateş tedavisini tercih etmeye başladılar. Sık kanamalar ve kabarcıklar da yaygın tedavi yöntemleriydi. Bu çareler şüphesiz kurtardıklarından daha fazla hastanın ölümüne neden oldu ve Batı Afrika'daki İngiliz askeri personelinin olağanüstü ölüm oranlarına katkıda bulunmuş olmalı. Sıtma tedavisinde çığır açan gelişme, 1820 yılında iki Fransız kimyager, Pierre-Joseph Pelletier ve Joseph Bienaimé N. kinin alkaloitini kinin ağacı kabuğundan elde etmeyi başarmasıyla başlamıştır. Kininin ticari üretimi 1827'de başlamış ve 1830 yılına gelindiğinde ilaç, genel kullanım için yeterli miktarlarda üretilmeye başlanmıştır. 1820'lerin sonlarından itibaren, sıtma görülen bölgelerdeki doktorlar kinin ile deneyler yaptılar ve araştırmalarının sonuçlarını yayınladılar. İlk önemli deneyler, 1830'daki Fransız işgalinin ardından Cezayir'de gerçekleştirildi. Orada konuşlanmış Fransız birlikleri ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu, tifo ve kolera salgınları sıkça görülüyordu. Ancak en ciddi sorun Sıtmaydı. Bataklıklarla çevrili Bonnet, Cezayir'de en yüksek hastalık oranına sahipti ve her yaz salgınlar yaşanıyordu. 1832'de, bu kasabada konuşlanmış 2788 Fransız askerinden 1626'sı hastaneye kaldırıldı. Ertesi yıl, 5500 askerden 4090'ı benzer şekilde etkilendi ve hastaneye kaldırılan her 7 askerden biri öldü. Bu ölümlerin nedeni sadece hastalık değil, aynı zamanda hastaların aldığı tedaviydi. O dönemdeki Fransız ordusu doktorları, Val de Grace'teki ordu tıp okulunun başkanı Dr. J. Bruce Sice'den etkilenmişti. Bruce ateşin müsil ilaçları, kan alma, sülük tedavisi ve açlık diyetiyle tedavi edilmesi gerektiğini savunuyordu. Keeney'nin ise, diğer nedenlerin yanı sıra, yeni ilacın ons başına 25 frank gibi bir fiyatla askeri kullanım için çok pahalı olması nedeniyle, ancak 70. veya 8. nöbetten sonra çok küçük dozlarda verilmesi gerektiğine inanıyordu. İki ordu doktoru, Jean-Andre Antonini ve François Clement Meillot, meslektaşlarının kabul görmüş uygulamalarına karşı çıktılar. Antonini, aralıklı ateşin kinine yanıt verdiğini fark etti ve bu da ona sıtmayı tifo ateşinden ayırt etme olanağı sağladı. Kanama işlemlerini azalttı ve hastalarına daha fazla yiyecek verdi. 1834'teki sıtma salgınının zirvesinde bone atanan Meillot ise daha da ileri gitti. Ateşin ilk belirtisinde, Burussayzin öğrettiği gibi birkaç gün sonra 4 ila 8 greinke'nin yerine hemen 24 ila 40 greinke'nin reçete etti. Ayrıca hastalarına besleyici bir diyet uyguladı. Sonuçlar son derece etkileyiciydi. Bir önceki yıl 7 hastadan ikisi ölürken, bu yıl her 20 hastadan sadece biri öldü. Sonuç olarak, hasta askerler diğer hastanelerden kaçarak Mayilot'un hastanesine gelmeye başladılar. 1835'te yöntemlerini Paris'teki Tıp Akademisi'ne anlattı ve bir yıl sonra bulgularını Trite Des Fievres ou Irritated Cerebro Spinal Intermittents, aralıklı ateşler veya beyin omurilik tahrişleri üzerine inceleme, başlığı altında yayınladı. Ancak yöntemlerinin Fransız askeri tıp hizmeti tarafından kabul görmesi yıllar sürdü. Sonunda, hayatının sonlarına doğru meyillot, Fransız biliminin kahramanı olarak yüceltildi ve 1881'de Cezayir Bilim Kongresi onu şu sözlerle onurlandırdı. Cezayir'in Fransız ülkesi haline gelmesi meyllot sayesinde'dir. Hristiyanların bu mezarını sonsuza dek kapatan ve mühürleyen odur. Batı Afrika'da da kinin kullanımı daha yaygın hale gelirken, müsil ve kan alma yöntemleri giderek gözden düştü. 1840'ların ortalarına gelindiğinde, Altın Sahil'indeki Avrupalılar titreme veya ateşin ilk belirtisinde alınmak üzere yataklarının yanında düzenli olarak bir kavanoz kinin hapı bulunduruyorlardı. Ancak bu tedavi, Cezayir'de yaygın olan VIVAX sıtmasına karşı faydalı olsa da, genellikle falciparum sıtmasına karşı yetersizdi. Plasmodium falciparumu yenmek için, İlk enfeksiyon başlamadan önce insan kan dolaşımının kininle doyurulması gerekiyordu, başka bir deyişle, Falciparum bölgelerinde kalındığı süre boyunca, koruyucu olarak düzenli olarak kinin alınması gerekiyordu. Bu keşfe iki tesadüfi olay yol açtı. İlki 1839'da Sierra Leone açıklarında konuşlanmış North Star gemisinde meydana geldi. Gemide görev yaparken, 20 mürettebat üyesi her gün kinin kabuğu alırken, bir subay almadı, o da sıtmadan öldü. İkinci olay iki yıl sonra İngiliz hükümetinin o zamana kadarki en büyük Nijer seferini desteklemesiyle gerçekleşti. Kaptan H. D. Trotter, 457 tonluk Albert ve Wilberforce ile 249 tonluk Soultan adlı üç yeni buharlı gemiyle 159 Avrupalıyı Nijer nehrinden Beny nehrinin birleşme noktasına kadar götürdü. Önceki görevlerde yaşanan sağlık sorunlarından kaçınmak için bilinen her türlü önlem alındı. Mürettebat, iyi yetiştirilmiş atletik genç erkekler arasından özel olarak seçildi, gemiler kötü havayı dağıtmak için vantilatörlerle donatıldı ve sefer, mümkün olan en kısa sürede nehrin üst kısımlarındaki daha kuru iklime ulaşmak için zehirli deltadan en yüksek hızda geçti. Bununla birlikte, ilk ateş vakaları 3 hafta içinde ortaya çıktı ve Wilberforce ile Sudan'ın yüzen hastaneler olarak Atlantik'e dönmesine neden oldu. 2 ay içinde Avrupalıların 48'i öldü ve seferin sonunda 7 kişi daha bu hastalığa yenik düştü. Afrika, İngilizler arasında eski korkunç şöhretini yeniden kazanmıştı. Bu hayal kırıklığına rağmen, 1841 Nijer Seferi, sıtma sorununa çözüm yolunda önemli bir adım teşkil etmektedir, zira gemilerden birinde görev yapan Doktor T. R. H. Thompson, çeşitli ilaçlarla deneyler yapma fırsatını değerlendirmiştir. Bazı mürettebat üyelerine şarapla karıştırılmış kinin kabuğu verilirken, diğerlerine kinin verilmiştir, Doktor Thompson kendisi de düzenli olarak kinin kullanmış ve sağlıklı kalmıştır. Daha sonra bu konudaki gözlemlerini, 28 Şubat 1846'da İngiliz Tıp Dergisi The Lancet'te yayımlanan Afrika'da tekrarlayan ateşte kininin değeri üzerine başlıklı bir makalede yazmıştır. Bir yıl sonra, deneyimli bir deniz doktoru olan Dr. Alexander Brisson, Afrika istasyonunun iklimi ve başlıca hastalıkları üzerine raporunu, Londra, 1847, yayınlamış ve Afrika'daki Avrupalılara kinin profilaksisini önermiştir. 1848'de İngiliz Ordusu Tıp Dairesi Genel Müdürü, Batı Afrika'daki tüm İngiliz valilerine kinin profilaksisi öneren bir genelge gönderdi. Ancak kinin profilaksisi hemen benimsenmedi. Bu amaca ulaşmak için olağanüstü bir gösteri gerekti. 1854'te, Afrika'ya olan hayranlığından asla vazgeçmeyen Mekke Gregor bu kıtaya bir başka sefer daha önerdi. Amirallik'te yaptığı sözleşme gereği, Püleyat adında özel olarak inşa edilmiş bir gemi yaptırdı. Bu gemi, Nijer nehrinde yukarı doğru giderken arkasında iki veya üç mavna çekmek üzere tasarlanmış, 220 tonluk demir pervaneli bir buharlı gemiydi. Genellikle olduğu gibi, 12 poundluk bir döner top, 4 küçük döner top, tüfekler ve misket tüfekleriyle donatılmıştı. Mürettebat 12 Avrupalı ve 54 Afrikalı'dan oluşuyordu. Gemi yola çıkmadan önce, Dr. Alexander Brisson, mürettebatın sağlığını korumak için en uygun giyim, beslenme, aktiviteler ve ahlaki etkileri açıklayan bir dizi talimat yazdı. Ateşi önlemek için, gemi barajı geçtikten 14 gün sonrasına kadar her mürettebat üyesinin günde 6 ile 8 greyn kinin almasını önerdi. Geminin kaptanı Dr. William Bykey de bir hekimdi ve mürettebatın bu tavsiyeye uymasını sağladı. Hüleyat, Nijer ve Benyü nehirlerinde 112 gün kaldı ve tüm Avrupalı mürettebat üyeleri sağ salim geri döndü. Seferin bir üyesi olan Thomas Hutchinson, bunu Doktor Brisson'ın önerilerine bağladı, kendi ifadesiyle. 1850'deki ilk Afrika ziyaretinden beri, iklimin Avrupalılar için bugüne kadar olduğu kadar ölümcül olmayacağına, eğer farklı bir günlük yaşam biçimi, Uygun bir koruyucu hijyen yöntemi ve ateş tedavisinde farklı bir tedavi yöntemi benimsenirse, bu konuda kesin bir kanaate vardım ve bu kanaatim beni bu eseri okuyan herkese inancımı aşılamaya itiyor. Her şeyden önce ve en önemlisi, burada açıklanan şekilde pleyada kullanılan kininin koruyucu etkisidir. Kininin profilaktik kullanımının yaygınlaşması ve müsil ve kan alma işlemlerinin ortadan kalkmasıyla ölüm oranları önemli ölçüde düştü. Philip Curtin bazı istatistikler veriyor, kraliyet donanmasının Afrika filosunda ölüm oranı 1825 ila 45'te binde 65'ten 1858 ila 67'de binde 22'ye düştü, 1874'te kumasiye karşı iki aylık askeri sefer sırasında 2500 Avrupalı askerden sadece 50'si hastalıktan öldü, 1881 ila 97'de altın sahilindeki İngiliz yetkililer arasında oran binde 76, Lagos'ta ise binde 53 idi. Genel olarak, Batı Afrika'daki Avrupalılar arasında ilk yıl ölüm oranları binde 250 ila 750'den binde 50 ila 100'e düştü. Elbette, bu oran yine de Avrupa'daki aynı yaş grubundaki insanların ölüm oranlarından 5 ila 10 kat daha yüksekti. Afrika, Avrupalıların sağlığı için hala düşmanca bir yerdi. Ancak psikolojik olarak iyileşme önemliydi. Tropikal Afrika artık sadece en ateşli vizyonerlerin ve en şanssız gönüllülerin girebileceği beyaz adamın mezarı değildi. Artık Avrupalıların hayatta kalmayı umabilecekleri bir yerdi. Curtin'in sözleriyle, nokta son dönemdeki iyileşme, resmi ve misyoner çevrelerde, Afrika'daki herhangi bir faaliyetin önündeki en ciddi engeli önemli ölçüde azaltacak kadar iyi anlaşılmıştı. Kinin'e karşı profilaksi uygulamasının en önemli sonuçlarından biri, yüzyılın ortalarından sonra Afrika'daki Avrupalı kaşiflerin sayısında ve başarılarında büyük bir artışı olmasıydı. Keşif, elbette tehlikeli bir iş olmaya devam etti, ancak artık neredeyse intihar niteliğinde değildi. Önlerinde verimli keşifler, belki de şan ve zenginlik beklentisiyle, daha birçok maceracı ruh bilginin hizmetine gönüllü oldu. Tüm kaşifler arasında en çok övülen David Livingstone, kinin profilaksisini ilk kez 1843'te Behoanal'ındayken duydu. 1850 ila 56 yılları arasında Güney Afrika'yı geçerken her gün kinin aldı. 1857'ye gelindiğinde kininin önleyici bir ilaç olduğuna ikna olmuştu. 1858'deki Zambezi seferine hazırlanırken, Avrupalı mürettebatına her gün şeri içinde iki tane kinin içirdi. Sefer boyunca birçok kişi sıtmadan muzdarip oldu, ancak 25 kişiden sadece 3'ü öldü. Daha sonra kininin önleyici olarak etkinliğinden şüphe duymaya başladı, çünkü sadece hastalığın etkisini azaltıyordu. Sıtma için en sevdiği ilaç, kinin, kalımı, Revent ve cülep reçinesinden oluşan Bell Livingstone hapları adını verdiği bir karışımdı. Kaşiflerin izinden giderek, Avrupa emperyalizminin daha az önemli aktörleri Afrika'nın içlerine nüfuz etti, misyonerler, askerler, tüccarlar, yöneticiler, mühendisler, plantasyon sahipleri ve eşleri ile çocukları ve nihayet turistler. Hepsinin günlük kinin ihtiyacı vardı. Hindistan ve diğer tropikal bölgelerde, Avrupalıların akını ilacı olan talebi daha da artırdı. 1850'lere kadar dünyanın tüm kinin kabuğu, ağaçların yabani olarak yetiştiği Peru, Bolivya, Ekvador ve Kolombiya ormanlarından geliyordu. Dünya talebi arttıkça, en Cumhuriyetlerinin kabuk ihracatı 1860'da 2 milyon pounddan 1881'de 20 milyona yükseldi. Bu noktada, Hollanda ve İngiliz çıkarlarının kasıtlı çabaları sonucu, Ent kabuğu, Hindistan ve Endonezya kabuğunun rekabetiyle dünya pazarından silindi. Asya'da kinin yetiştirme fikri birçok kez tartışılmıştı, ancak talep az olduğu sürece pek bir etkisi olmamıştı. 1850'lerin başlarında, talep artınca, Java'daki Hollandalı botanikçiler ve bahçıvanlar, Hollanda Doğu Hint Adaları hükümetini kinin fidanı ithal etmeye çağırdılar. 1853 ila 54 yıllarında Java'daki Buitenzorg Botanik Bahçeleri müdürü Justus Charles Hasker sahte bir isimle End dağlarına giderek gizlice tohum topladı ancak bunların çoğu telef oldu. 1858 ila 60 yıllarında Hindistan ofisinde memur olan Clement Markham Kev'deki İngiliz kraliyet botanik bahçelerinden Veyer adlı bir bahçıvanın yardımıyla, yine gizlice, Cinchona kalisaya ağacının tohumlarını toplamak için Bolivya ve Peru'ya gitti. Aynı dönemde, İngiliz botanikçi Richard Spruce ve Kev'de çalışan bir diğer bahçıvan Robert Cross, Ekvador'da 100.000 c saksörübra tohumu ve 637 genç bitki topladı, Bunlardan 463 fide Hindistan'a ulaştı ve Madras yakınlarındaki Nigiri tepelerindeki Ultıcamund'da bulunan kinin plantasyonlarının çekirdeğini oluşturdu. Bunu yoğun bir deney dönemi izledi. Bengal, Seylan, Madras ve Java'daki botanik bahçelerinde bahçıvanlar ve kino uzmanları tohum ve bilgi alışverişinde bulundular ve yetiştiricilere ucuz fideler ve ücretsiz tavsiyeler sağladılar. C. Saksörübra ağacının gövdesine aşılanan melez bir tür olan C. Kalisaya Lechriana, 1874'ten sonra Kavakinoa plantasyonlarının temelini oluşturdu. Yosunlama, kabuk şeritleri kesip ağaçları yosunla sarmak ve sürgün kesme, ağaçları 6 veya 7 yılda bir yere kadar kesmek gibi teknikler, alkaloid verimini büyük ölçüde artırdı. Peru kabuğunun %2 sülfat içeriği varken, Java'daki bilimsel ıslah çalışmaları bu içeriği 1900 yılına kadar %6'ya, daha sonra da %8 veya 9'a çıkardı. 19. yüzyılın sonlarında, Ent ağaç kabuğu endüstrisinin çöküşünden sonra, İngilizler ve Hollandalılar arasında bir uzlaşma sağlandı. Hindistan'daki plantasyonlar, kimyagerlerin sıtma önleyici alkaloidler karışımı olan Totokuin'i elde ettiği daha ucuz ve daha az etkili bir ağaç kabuğu üretiyordu. Hindistan'daki üretimin neredeyse tamamı tropik bölgelerdeki İngiliz askeri ve idari personeline yönelikti ve fazlası Hindistan'da satılıyordu. Daha etkili ve pahalı safkinin üreten kava endüstrisi 20. yüzyılın başlarında dünya pazarının onda dokuzundan fazlasını ele geçirdi. Bu dünya kinin tekeli yalnızca bilimsel yetiştirme yöntemlerinden değil Aynı zamanda ağaç kabuğu alımını ve satılan kininin fiyatını ve miktarını koordine eden Amsterdam Kina Bürosu adlı bir pazarlama kartelinden de kaynaklanıyordu. Dünyanın en hayati ilaçlarından biri olan kinin üzerindeki bu Hollanda kontrolü, ancak 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Endonezya'yı işgal etmesi ve sentetik sıtma baskılayıcılarının geliştirilmesiyle sona erdi. Bilimsel kinin üretimi, emperyalizmin en önemli teknolojilerinden biriydi. Bu teknoloji olmadan Avrupa sömürgeciliği Afrika'da neredeyse imkansız olurdu ve tropik bölgelerin diğer yerlerinde çok daha maliyetli olurdu. Aynı zamanda, çeşitli botanik bahçelerinin bilimsel uzmanlığını, İngiliz ve Hollanda sömürge hükümetlerinin teşvikini ve Hindistan ve Endonezya halklarının toprak ve emeğini birleştiren bu teknolojinin geliştirilmesi, yeni emperyalizmin hem bir sonucu hem de bir nedeniydi. Nehir vapurları kötü ulaşım engelini, kinin ise sıtma engelini aşmıştı. Birlikte, Afrika'nın büyük bir bölümünü sömürgeciliğe, yani Avrupa ile Avrupa şartlarında sistematik ilişkiye açtılar. Afrika'nın paylaşımı, çoğu zaman Fransa-Prusya Savaşı sonrası Fransız siyasi psikolojisinin, Belçika Kralı 2. Leopold'un hırslarının veya Süveyş kanalının bir yan ürünü olarak açıklanmıştır. Şüphesiz. Ancak bu aynı zamanda vapurların, kinin profilaksisinin ve, göreceğimiz gibi, hızlı ateş eden tüfeğin birleşiminin de sonucuydu. Paylaşımın sayısız olayından, Avrupa mürettebatının artık kinin profilaksisi sayesinde kesin bir ölümden korunduğu vapurların Afrika nehirlerine varışını gösteren birkaçını ele alalım. MacGregor regor Niger Nijer nehrine yaptığı seferleri sadece merak veya hayırseverlikten dolayı göndermemişti. Ona göre bunlar, Nijer ticaretinin hem karlı hem de Britanya için gerekli olması nedeniyle kesinlikle karşılığını verecek yatırımlardı. Güney Nijerya'nın başlıca ihracat ürünü olan ve kölelerin yerini alan palmiye yağı, sabun için hammadde ve endüstriyel makineler için yağlayıcı olarak hayati önem taşıyordu. Ancak palmiye yağının fiyatı, onu kıyıya getiren Nijer Deltası aracıları ve Avrupa'ya gönderen küçük Avrupalı tüccarlar tarafından mantıksız derecede yüksek tutuluyordu. Laert, bu dar boğazları aşacak aracın buhar motoru olduğuna inanıyordu. 1851'de E.A.R.L. Greye yazdığı mektupta, buharın son derece belirsiz ve tehlikeli bir ticareti düzenli ve istikrarlı bir ticarete dönüştüreceğini can kaybı riskini azaltacağını ve şu anda bu işe yatırılan sermayenin büyük bir kısmını serbest bırakacağını belirtmişti. İhtiyaç duyulan şey, buharın iki yönlü kullanımıydı. Bunlardan biri, daha sonraki bir bölümde ele alacağımız, Britanya ile Batı Afrika arasında bir buharlı gemi hattıydı. Diğeri ise, Nijeryalı aracıları atlamak için Nijer boyunca düzenli bir buharlı gemi seferiydi. Laird'in ilk başvuruları reddedildi. Ancak 1854'teki Pleiades Seferi inancını doğruladıktan sonra, Kraliyet Coğrafya Derneği, İngiliz hükümetini projelerini desteklemeye ikna etti. 1857'de Dışişleri Bakanlığı, Dr. Baykiye'yi Nijer'in ortasındaki Sokoto halifeliği ile ilişkiler kurmak üzere göndermeyi kabul etti. Amirallik, Laerd ile 5 yıl boyunca yılda 3 buharlı gemiyi Nijer'e gönderme konusunda anlaşma yaptı. The Spring, Rainbow ve Sunbum gemileri bu hizmet için John Laird'in Birkenhead Tersanesi'nde inşa edildi. Yolculukları sırasında işlerini mahvettikleri Delta tüccarlarının doğal olarak öfkesini uyandırdılar. 1859'da tüccarlar Rainbow'a saldırdıktan ve mürettebatından iki kişiyi öldürdükten sonra Laird, buharlı gemilerine eşlik edecek bir savaş gemisi için hükümete başvurdu. 2 yıl sonra HMS Esport Nijer nehrine girdi ve Rainbow'a yapılan saldırıdan sorumlu olan köyleri yok etti. 1870'lere gelindiğinde, birçok İngiliz şirketi silahlı buharlı gemilerle Nijer nehrinde ticaret yapıyordu ve her yıl, İngiliz müdahalesine direnen kasabaları yok etmek için nehre askeri bir sefer düzenleniyordu. 1880'lere gelindiğinde, Sir George Goldin'in bölgedeki tüm ticaret çıkarlarını birleştiren Birleşik Afrika şirketi, Yıl boyunca nehirde devriye gezen bir hafif savaş gemisi filosu bulunduruyordu. 1885'te İngiliz hükümeti Nijer deltasını himaye bölgesi ilan etti. Ara sıra yaşanan direnişlere rağmen, nehirler boyunca hiçbir Afrika kasabası ve hiçbir savaş kanosu, İngiliz savaş gemilerinin gücüne uzun süre dayanamadı. Nijer Nehri, Avrupa'yı işgal edenlerin buharlı gemileri en erken ve en aktif şekilde kullandığı yerdi. Çünkü Tropikal Afrika'nın tamamında navigasyon açısından en kolay nehirdi. Diğer büyük nehirler, Kongo, Zambezi, Yukarı Nil ve Kolları, deniz yoluyla buharlı gemilerin erişimini engelleyen şelalelerle doluydu. Tekneler parçalar halinde getirilmeli, akıntıların etrafından karadan taşınmalı ve bu nehirlerin yukarı kısımlarını keşfetmek için kullanılmadan önce yeniden birleştirilmeliydi. Bir keşif gezisinin tamamı için buharlı gemileri ve ekipmanı karadan taşımak, Nijer kaşiflerinin daha önce hiç karşılaşmadığı ölçekte iş gücü, teknoloji, organizasyon ve finansman gerektiriyordu. Livingstone bir dizi küçük buharlı gemi kullandı, 1858'de Zambezi nehrini Kebrabasa şelalelerine kadar keşfettiği ilk çelik buharlı gemi olan Mar Roberts, 1861'de Pioneer, ve parçalar halinde şelalelerin etrafından Niasa gölüne taşınan Lady Niasa, Samuel White Baker, Kedi vadli buharlı gemiyi Nil'in yukarı kesimlerine taşıttı. Kongo Nehri Havzasını açmak için Henry Stanley, 9 tonluk En Avant adlı buharlı gemiyi parçalar halinde Atlantik'ten Stanley gölüne taşıttı. Kısa bir süre sonra Seyberg'in de Braza Ballay'da Kongo'da ortaya çıktı. Bundan sonra, keşif, fetih, ticaret ve misyonerlik çalışmaları için buharlı gemilerin sayısı hızla arttı. Kıtanın en hücra bölgelerine taşındılar. 1895 ila 97 yıllarında Fransız Temen Gentil, ilk alüminyum buharlı gemi olan Leon Blot'u kullanarak Ubangi ve Şari Nehirleri ile Çad Gölü bölgesini fethetti. Ve 1898'de Afrika'yı boydan boya kat eden seferinde Komutan Marchand. Ubangi'den nile iki buharlı gemi ve üç kürekli tekne taşıttı ve daha sonra bu gemilerle Fashoda'daki Çınır ile yaptığı ünlü karşılaşmaya gitti. Afrika'nın büyük bölümünün engebeli topografyası ve yük hayvanlarının yokluğu göz önüne alındığında, Avrupalıların yürüyerek ilerlemek zorunda kalsalardı bu kadar hızlı bir şekilde nüfuz edebilecekleri veya tamamen hakimiyet kurabilecekleri şüphelidir. İyi su ulaşımının olmadığı bölgeler, örneğin Orta Sudan, Sahra, Etiyopya ve Kalahari en son kolonize edilenler arasındaydı. 19. yüzyıl Afrikasında su ulaşımının kolaylığı ile kara ulaşımının zorluğu arasındaki zıtlık, Avrupalıların nüfuz etme ve kontrol etme modellerini büyük ölçüde açıklamaktadır. 2. Bölüm Silahlar ve Fetihler 4. Bölüm 19. Yüzyıl başlarındaki silahlar ve sömürge savaşları. Kardeşlerim, korkmayın. Hristiyanlık çalışmalarınız cennete fayda sağlayacaktır. Tüm şüphelerinizi ve gözyaşlarınızı uzaklaştırın. Tüfekler mızraklara karşı başarısız olamaz. Sancağınızı alın, ileri gidin. Hristiyan askerler, düşmanınızı arayın. Ve şeytan bunu çürütmek için, çekinmeden ateş edin. Teknoloji güçtür. Doğal dünya üzerinde uygulanan güç, düşman unsurlara karşı savunma, doğanın güçlerini kişinin isteklerini yerine getirmek ve durumunu iyileştirmek için kullanma aracıdır. Kinine profilaksisi ve nehir vapurları bu tür teknolojilerdi. Fakat teknoloji aynı zamanda insanlar üzerinde de güçtür. Antik Mısır ve Mezopotamya'daki sulama sistemleri, Orta Çağ Avrupa'sındaki zırhlar ve kaleler gibi kilit teknolojileri kontrol edenler, tebaaları ve komşuları üzerinde büyük bir güç elde etmişlerdir. 19. yüzyılda Afrika ve Asya'ya giren Avrupalılar, çoğu zaman düşmanca halklarla karşı karşıya kalmışlardır. Emperyalizmin tarihi, savaşın tarihidir, strateji, taktik ve silahların tarihidir. Ve bu en popüler tarih türü olan savaş tarihinde, yeni emperyalizmin nedenlerine dair bazı ipuçları bulacağız. 19. yüzyılda, Avrupa güçlerinin orduları benzer silahlara sahipti ve savaşların sonucu her iki taraftaki asker sayısına veya strateji ve taktiklere bağlıydı. Ancak dünyanın uzak bölgelerinde, Avrupa kuvvetleri çok farklı koşullarla karşı karşıyaydı. Orada yerli ordular genellikle işgalci güçlerden çok daha büyüktü ve arazi bilgisi yerel savaşçıları avantajlı kılıyordu. Dahası, Avrupa sömürge orduları, anavatanın güvenliğini gözle görülür şekilde artırmayan askeri operasyonlar için asker göndermek veya para harcamak konusunda isteksiz olan, ekonomiye önem veren hükümetler tarafından sınırlandırılıyordu. Bununla birlikte, Avrupa kuvvetleri, şaşırtıcı derecede düşük bir maliyetle Asya ve Afrika'nın büyük bölümlerini gerçekten Napolyon boyutlarında imparatorluklar fethetmeyi başardı. Bunu mümkün kılan şey, yüzyılın ortalarındaki ateşli silah devriminin sonucu olan Avrupa ateş gücünün ezici üstünlüğüydü. Tarihte hiçbir dönem, 19. yüzyıldaki kadar dramatik bir piyade silahı gelişimine sahne olmamıştır. Etkin ateş gücü açısından, 1. Dünya Savaşı tüfeği ile Napolyon dönemi tüfeği arasındaki fark, tüfek ile ok ve yay arasındaki farktan daha büyüktü. Kinine karşı profilaksi ve nehir vapurlarının aksine, modern silah neredeyse tamamen Avrupalılar ve Amerikalılar arasında kullanılmak üzere geliştirilmiş ve sömürge savaşlarında uygulanması tesadüfi bir yan etki olmuştur. Ancak ironik bir şekilde, bu yeni teknoloji, Avrupa'nın kendisinden çok batı dışı dünyadaki güç dengesini değiştirmiştir. Modern silahın gelişimi, bazıları yüzyıllar öncesine dayanan birçok farklı kaynaktan gelen karmaşık bir dizi küçük ilerlemenin ürünüydü. Bu evrimsel süreçte iki aşama özellikle önemlidir. Birinci aşamada, ateşleme kapsülleri, yivli namlu, uzun mermiler ve kağıt kartuşlar, Namludan doldurmalı silahı mükemmelliğin zirvesine taşıdı. İkinci aşama, Prusya'nın arkadan doldurmalı iğneli tüfeğiyle başladı ve maksim silahıyla doğruya ulaştı. 1860'larda Namludan doldurmalı silahlardan arkadan doldurmalı silahlara geçiş sıradan bir teknik başarı değildi. Avrupalılar ve batı dışı halklar arasındaki güç uçurumunu dramatik bir şekilde genişletti ve yüzyılın sonunda emperyalizmin patlamasına doğrudan yol açtı. Bu önemli değişimi anlamak için, 1860'lardan önce ve sonra Avrupa ve batı dışı silahları ve taktiklerini ve bunun sonucunda ortaya çıkan güç uçurumunu ele almalıyız. 19. yüzyılın başlarında Avrupalı piyadelerin standart silahı, namludan doldurulan düz namlulu tüfekti. Namlunun dip kısmındaki bir delikten barutu patlatan bir çakmak mekanizması ve yakın dövüş için namluya takılabilen bir süngüsü vardı. İngiliz askerlerinin 1853 yılına kadar kullandığı Brown Bess, atalarının 1704'te Birmingham'da taşıdığı silaha oldukça benziyordu. Resmi menzili 200 yarda olmasına rağmen etkili menzili 80 yardaydı, bu da iyi bir yaydan bile daha azdı. Düşmanlarının gözlerinin beyazını görene kadar ateş etmemeleri yönündeki uyarılara rağmen, askerler genellikle öldürdükleri her adam için kendi ağırlıkları kadar kurşun sıkıyorlardı. Bu tüfeklerin doldurulması en az bir dakika sürüyordu, bu nedenle savaş alanında istikrarlı bir ateş hızı sağlamak için askerler karşı yürüyüş eğitimi alıyorlardı, her sıra sırayla ateş etmek için ilerliyor, sonra yeniden doldurmak için geri çekiliyordu. Çakmaklı tüfeklerin en ciddi dezavantajlarından biri, atış performanslarının düşük olmasıydı. En iyi koşullarda bile 10 atıştan sadece 7'sinde ateş edebiliyorlardı ve yağmurda veya nemli havalarda tamamen ateş etmeyi bırakıyorlardı. Bu nedenle askerler silahlarını mızrak gibi kullanmak üzere eğitiliyordu. 1807'de İskoç bir din adamı ve amatör kimyager olan Alexander Forsyth bu soruna bir çözüm önerdi. Patlayıcı madde olarak şiddetli potasyum klorat ve çakmaklı yerine kapsüllü kilit kullanarak her türlü hava koşulunda ateş edebilen bir silah yaptı. Testler, kapsüllü kilitli bir tüfeğin 1000 atışta sadece 4,5 kez ateşleme hatası verdiğini, çakmaklı bir tüfeğin ise 411 kez ateşleme hatası verdiğini gösterdi. 1814'ten sonra Philadelphia'lı Joshua Shaw, Patlayıcı maddeyi küçük metal kapsüllere koyarak Fawcett'in icadını geliştirdi, böylece yükleme işlemini basitleştirdi ve silahları hava koşullarına karşı daha da dayanıklı hale getirdi. Elbette, ilerlemenin gidişatını kınayanlar da vardı. 1817'de Gentleman's Magazine'e yazan bir muhabirin belirttiği gibi. Sayın bu vesileyle, Biforsit'in patentli patlayıcı kilit sistemi hakkındaki görüşlerimi diğer son zamanlardaki yazışmacıların görüşlerine eklemek için ısrarımı mazur görün. Biforsit'in icadının birçok sıradan avantaj sunduğunu inkar edemem, bunların en önemlileri, barutun güçlü bir şekilde tutuşması ve ateşleme deliğinin olmaması nedeniyle silahın daha sert ateş etmesidir. Ayrıca, şüphesiz en kötü hava koşullarında bile ateş edecektir. Ancak gerçek avcılar yeni kilit sistemine ihtiyaç duymazlar. Çünkü iyi bir çakmaklı tüfek, bir beyefendinin isteyebileceği her türlü amaca hizmet edecektir. Daha sert ateş ettiğini söyleyenlere, patentli çakmaklı tüfeğin yeterince sert ateş ettiğini, daha hızlı ateş ettiğini söyleyenlere, çakmaklı tüfeğiniz ise ve onu kullanmayı öğrendiyseniz, farkın gerçek avcılar tarafından dikkate alınmayacak kadar önemsiz olduğunu, Şiddetli rüzgar ve yağmurda ateş ettiğini söyleyenlere ise, beyefendilerin böyle havalarda avcılığa gitmediğini söylüyorum. Üstelik, bu yeni sistem orduya uygulanırsa, savaş kısa sürede hayal gücünün sınırlarını aşacak kadar korkunç bir hal alacak ve gelecekteki savaşlar birkaç yıl içinde sadece orduları değil, medeniyetin kendisini de yok etme tehdidi oluşturacaktır. Bu nedenle, vicdan sahibi ve düşünceli birçok insanın bu yeni icadın bastırılması için en şiddetli şekilde mücadele edeceği umulmaktadır. Sayın Beyefendi, saygılarımla, ve benzeri, ve benzeri, bir İngiliz beyefendisi. Ancak askeri açıdan bakıldığında, vurmalı çalgıların avantajları oldukça açıktı, Afyon Savaşı'na ait bu raporda bunu doğrulamaktadır. Çakmaklı tüfeklerle donanmış, ancak şiddetli yağmurda ateş almayan bir sipahi birliği, yaklaşık bin Çinli tarafından kuşatılmış ve büyük bir tehlike altındayken, kapsüllü tüfeklerle donanmış iki deniz piyadesi birliği sevk edildi ve düşmanı büyük kayıplarla kısa sürede dağıttı. 1822'de ilk kez kapsüllü ateşleme sistemini benimseyen Fransız ordusu, 1840'taki savaş korkusuna kadar büyük çaplı bir dönüşüme girişmedi. Woolwich Kurulu, 1836'da ilk İngiliz kapsüllü ateşlemeli tüfeği olan Burun Civic tüfeğini onayladı ve 3 yıl sonra İngiliz ordusu eski çakmaklı tüfeklerini yeni sisteme dönüştürmeye başladı. Ancak Afyon Savaşı'nda çoğu İngiliz askeri hala çakmaklı tüfek taşıyordu ve ordu 1842'ye kadar çakmaklı tüfek satın almaya devam etti. Anlaşılan o ki o günlerde Avrupa orduları spor düşkünü beyefendiler tarafından komuta ediliyordu. Eğer kapsüllü ateşleme silahların daha tutarlı ateş etmesini sağlıyorsa, yivli namlu daha isabetli ateş etmelerini sağladı. Namlunun içindeki spiral oluklar, merminin rastgele takla atmak yerine namluya paralel bir eksen üzerinde dönmesini sağladı. Bu da silahların menzilini önemli ölçüde artırdı. 16. yüzyıldan beri bilinen Yivli namlu prensibi, çoğunlukla av ve hedef atış silahlarında kullanıldı. 19. yüzyılın başlarındaki bir namludan doldurmalı tüfek, örneğin Amerikalı sınır sakinlerinin kullandığı Pensilvanya Kentucky tüfeği, düz namlulu bir tüfeğin yaklaşık 4 katı olan 300 yardalık kullanışlı bir menzile sahipti. Bağımsızlık savaşı sırasında birçok Amerikan askeri av tüfekleriyle silahlanmıştı. Fransız devrimi ordularında da tüfek birlikleri vardı ve İngilizler 1800 yılında ilk tüfek Tugay'ını kurmuştu. Ancak 19. yüzyılın başlarındaki tüfekler, o dönemin kitlesel savaşları için uygun değildi. Tüfeklere göre 4 kat daha uzun sürede dolduruluyorlardı ve çabuk kirleniyorlardı, bu da doldurmayı daha da zorlaştırıyordu. Sporcular bu silahların gerektirdiği zamanı ve özeni gösterebilirdi, ancak sıradan askerlerden savaşın kızgınlığında bu tür becerileri sergilemeleri beklenemezdi. Bu nedenle Napolyon, 1805 yılında ordularından tüfekleri yasaklayarak onları bir askerin eline geçebilecek en kötü silah olarak nitelendirdi. Napolyon savaşlarından sonra, silah uzmanları bir kez daha tüfeğin avantajlarından etkilenerek dezavantajlarının üstesinden gelmeye çalıştılar. Amaçları, tüfek kadar isabetli ve misket tüfeği kadar hızlı doldurulabilen bir silah geliştirmekti. Buldukları çözüm silahta değil, mermideydi. İdeal bir misket tüfeği mermisi, yüklendiğinde namludan kolayca kayacak kadar küçük, ancak çıkarken yivlere sıkıca oturacak kadar büyük olmalıydı. Bu, merminin doğru dönüşü kazanmasını sağlayacaktı. Bunu başarmak için, merminin patlama anında şişmesi gerekiyordu. 1823'te Yüzbaşı Norton içi boş tabanlı bir mermi icat etti ve 1836'da silah ustası William Greener, merminin genişlemesini sağlayacak ahşap tabanlı bir mermi üretti, ancak ikisi de tatmin edici sonuç vermedi. Bu sırada Fransızlar, aynı kalibredeki küresel mermilerden daha ağır olan uzun mermilerle deneyler yapıyordu. Bond mermileri sadece tüfeklerde kullanılabiliyordu, çünkü dönmedikleri takdirde takla atarak düzensiz bir şekilde uçuyorlardı. Sonunda, 1848'de Fransız ordusunda bir yüzbaşı olan Claude Etienne Mini, iki yeniliği, içi boş tabanı ve uzun oval şekli, tek bir mermide birleştirdi. Silindirik oküler mermisi son derece isabetli olduğunu kanıtladı. 100 yardada da bir mini tüfeyi hedefi 94,5 oranında vururken, burun sivikin oranı yüzde 74,5 idi. 400 yardada da ise bu oranlar sırasıyla 52,5 ve yüzde 4,5 idi. 1849'da Fransız ordusu birliklerine mini tüfekleri dağıtmaya başladı. 1853'te İngilizler, Brown Best tüfeklerinin yerine, resmi menzili 1200 yarda ve etkili menzili 500 yarda olan, yani Selefi'nin 6 katı menzile sahip yeni bir tüfek olan Enfield'i kullanmaya başladılar. Ayrıca, mermiyi ve doğru miktarda barutu içeren kağıt fişekler kullanıyordu, fişeği nemden korumak için don yağı kullanılıyordu. Mini ve Enfield tüfekleri ortaya çıktığında Avrupa barış içindeydi, bu nedenle bu silahlar kolonilerde test edildi. Fransızlar yeni tüfeklerini Cezayir'de savaşan seçkin Afrika avcılarına, Chesors d'Afrique verdi. İngilizler mini mermisini ilk olarak 1851 ila 52 Kafir Savaşı'nda Zöğuzalara karşı denedi. Ancak Enfield en kalıcı şöhretini Hindistan'da kazandı. Hayvan yağıyla yağlanmış bir fişek kullanılmasına Hintli sipahilerin duyduğu tiksinti, 1857 Hint devrimini tetikledi. 19. yüzyılın sonlarındaki silah devrimine geçmeden önce, o zamandan önceki küresel ateş gücü dengesini ele alalım. Emperyalizm tarihlerinde, yüzyılın ilk yarısında Avrupa'nın genişlemesinin yavaş temposu hakkında çok şey söylenmiştir. Bu yavaşlık çeşitli şekillerde ihmalkarlığa, serbest ticarete, muhafazakarlığa ve diğer motivasyon eksikliği biçimlerine bağlanmıştır. Bu dönemin savaşlarını ele alıp 100 yılın sonraki 10 yıllarındaki savaşlarla karşılaştırdığımızda, bu olgunun aynı zamanda silahların evrimiyle ve yeni emperyalizm çağında batı ile batı dışı arasındaki artan güç eşitsizliğiyle yakından bağlantılı olduğunu göreceğiz. Britanya'nın Hindistan'ı fethi çok uzun ve Hint halkı için çok maliyetliydi. Bunun nedenlerinden biri, alt kıtanın genişliğine bağlanabilir. Ancak Britanya ve Hint devletleri arasındaki değişen güç dengesi de aynı derecede etkiliydi. Yüzyıllardır Avrupalılarla kurulan temas sayesinde, Hindistan devletleri Avrupa modeline göre ordular kurmayı öğrenmişti ve bu ordular genellikle Avrupalı eğitmenler tarafından eğitiliyordu. Guy Ness ve William Stahel, 18. ve 19. yüzyıl başlarındaki İngiliz-Hint savaşlarını analiz eden yakın tarihli bir makalede, bu güç dengesinin dikkat çekici evrimini göstermişlerdir. 18. yüzyılın sonlarındaki Mysore savaşlarında, 10.000 ila 15.000 kişilik İngiliz kuvvetleri, kendilerinden 6 veya 7 kat daha büyük Hint ordularını kolayca mağlup etti. İngilizlerin avantajı silahlarından kaynaklanmıyordu, çünkü Hint kuvvetlerinin de aynı derecede iyi tüfekleri, topları ve mühimmatı vardı. Aksine, bu avantaj, yalnızca kişisel sadakatlerle birbirine bağlı bireysel kahraman savaşçıların bir araya gelmesinden oluşan Hint devletlerinin ordularına kıyasla, İngiliz ordularının modern bürokratik örgütlenmesinde yatıyordu. 19. yüzyılın başlarındaki Mahratta savaşlarında, İngiliz orduları yalnızca iki kat daha kalabalık kuvvetleri mağlup etti. Son olarak, 1840'lardaki sih savaşlarında düşmanlarını yenmek için İngilizler, büyüklük olarak eşit ve topçu gücü bakımından üstün orduları harekete geçirmek zorunda kaldılar. Olan şu ki, mahrattalar ve daha da büyük ölçüde sihler, örgütlenme, asker alımı, vergilendirme ve yönetim konusunda Avrupa modellerini kopyalamaya başlamış ve İngilizlere karşı gösterdikleri direniş orantılı olarak artmıştı. Joseph Needham ve meslektaşlarının gösterdiği gibi, Çin, 15. yüzyıla kadar teknolojinin çoğu alanında dünyaya öncülük etti. Ancak Çin, 19. yüzyılda batı ile karşı karşıya geldiğinde, bir veya iki yüzyıl öncesine ait silahlarla donanmıştı. Taku, bog ve kıyı boyunca diğer noktalardaki büyük kaleler, deniz barbarlarına karşı ana savunmalarıydı. Daha iyi kalelerin hendek, burç veya mazgal olmadan düz duvarları vardı. Diğerleri kum torbalarından, çamurdan ve devrilmiş teknelerden yapılmıştı. Topları çok ağırdı, 37 pound'a kadar top mermisi atabiliyordu, ancak oldukça eskiydiler, bazıları 300 yıl önce Cizvit rahipleri tarafından Ming imparatorları için dökülmüştü. En kötüsü de, duvarlara sabitlenmişlerdi ve hareketli bir hedefe nişan alınamıyorlardı. Saha topçusu yerine Çinliler, demir hurdası veya bir paunda kadar top mermisi atan büyük tüfekler olan gingaller kullandılar, bu cihazlar sağır edici bir gürültü çıkarıyordu ancak uzağa ulaşmıyorlardı. Piyade askerlerine gelince, çoğu yay, arbalet, kılıç, mızrak, kargı hatta taş taşıyor ve kendilerini korumak için kalkanlara güveniyordu. Sadece birkaçı tüfek taşıyordu. Bunlar, Ateşlemek için 3 ayak üzerine yerleştirdikleri ve mermiyi yastıklama veya sıkıştırma yapmadan yeniden doldurdukları kalitesiz çakmaklı tüfeklerdi. Son olarak, sığ ama manevrası zor olan savaş gemileri 10 kiloya kadar mermi atan küçük toplarla donatılmıştı. Bu toplar tahta bloklara bağlıydı ve kale topları gibi nişan alınamıyordu. Diğer deniz silahları arasında, elle fırlatılan yanan zift dolu koku giderici kaplar ve düşman gemilerine çarpmak üzere denize bırakılan yanan ateş tekneleri bulunuyordu. Burmalılar, Çinli komşuları gibi, Avrupalı düşmanlarının sergilediği askeri teknolojiye kıyasla oldukça geride kalmışlardı. Kaleleri genellikle ahşap ve bambudan yapılmıştı ve çok az topa sahipti. Piyadeleri de yetersiz donanıma sahipti. Bazıları büyük 250 kılıç veya mızrak taşıyordu. Diğerleri ise çakmaklı tüfekler kullanıyordu ancak kendi barutlarını yapmaları bekleniyordu. Dövme demirden yapılmış mermileri namluya gevşek oturuyor ve kısa menzilliydi. Kaptan Frederick Meriat'ın açıkladığı gibi, bu tüfekler ateş aldığında ve ateş almama olasılığı onda birdir. Barutun etkisizliği nedeniyle merminin hedefe ulaşamaması da yine onda birdir. Ve şu sonuca vardı. Eğer Burmalılar da bizimkine eşit her türlü silahla donatılmış olsaydı, ülke bu kadar çabuk boyun eğdirilmezdi. Savunma sistemleri iyiydi, cesaretleri tartışılmazdı, ancak etkili silahları yoktu. Cezayir başka bir örnek teşkil eder. Hindistan'dan çok daha küçük ve daha az değerli olmasına rağmen, bu koloninin fethi Fransa'ya Hindistan'ın İngiltere'ye maliyetinden çok daha fazla mal oldu. Cezayir halkının Avrupalılarla uzun ve çoğunlukla düşmanca bir ilişkisi vardı. Avrupalılar kadar iyi silahlara sahiplerdi ve bunları kullanmada da aynı derecede yetenekliydiler. 1830'da Cezayir şehrine saldıran Fransız seferi kuvveti, Napolyon tarzında ağır teçhizatlıydı. Piyadeler tüfek taşıyordu, süvariler mızrak ve kılıç kullanıyordu ve topçu birlikleri özellikle güçlüydü. 30 adet 24 poundluk 20 adet 16 poundluk top ve düzinelerce daha küçük top, obüs, havan topu ve roket vardı. En büyük yenilik ve Napolyon'u şaşırtacak tek şey, şehri bombalamaya yardımcı olan Spines adlı buharlı gemiydi. Cezayir'i savunan Türkiye'nin içerileri ve Cezayir milisleri de aynı derecede iyi çakmaklı tüfeklere sahipti, ancak topçu birlikleri eskiydi ve savunmaları Fransız bombardımanı altında kısa sürede çöktü. Fransızlar iç bölgelere doğru ilerledikçe Cezayirlilerin direnişi sertleşti. İç bölgelerin en önemli lideri olan Emir Abdülkader, işgalcileri kovmaya kararlıydı. Fransızlar önce onun dostluğunu kazanmaya çalıştılar ve 1833'te General Desmichels ona 400 yeni tüfek ve mühimmat verdi. Ertesi yıl Desmichels ile Abdülkader arasında imzalanan bir antlaşma, Cezayirlilere silah, Barut ve kükürt satın alma hakkını garanti altına aldı. Haziran 1835'te, artık iyi silahlanmış olan Abdülkader'in ordusu, 2500 kişilik bir Fransız kuvvetine saldırdı ve onu yendi. Yine, barışı sağlamak için Fransızlar silah teklif etmek zorunda kaldılar. Haziran 1837'deki Tafna Antlaşması'nın gizli protokolüyle General Bugo, emire 3000 tüfek ve mühimmat sözü verdi. Böylece, küçük bölgelerini güvence altına almak için Fransızlar, Abdülkadere kendi silahlarına denk silahlar sağladılar. 1840 yılına gelindiğinde Fransızlar kıyı şehirleriyle sınırlı kalmışken, Abdülkader 80 bin kişilik ordusuyla iç bölgeleri kontrol ediyordu. Ayrıca İngiltere'den yaklaşık 2 bin tüfek satın aldı, bu tüfekler Cebelitarık ve Fas üzerinden kaçak yollarla ülkeye sokuldu. Fransız ve İspanyol zanaatkarların yardımıyla Tademp'de kendi tüfeklerini ve Tılmcen'de de toplarını üretmeye başladı. Bugo, artık Mareşal, 1840'tan sonra taarruza geçmeye karar verdiğinde, Fransızlar İngiltere'yi Abdülkadere silah tedarikini kesmeye ikna etti. Buna rağmen Fetih, Fransız ordusunun üçte birini oluşturan 106 binden fazla askere ihtiyaç duyuyordu. Cezayir, birçok katliam ve yakıp yıkma harekatından sonra 1857'de tamamen sakinleştirildiğinde, Fransa savaşta 23.787 asker kaybetmiş ve binlerce askerde hastalıktan ölmüştü. 19. yüzyıl başlarındaki emperyalist savaşın bu dört örneğinden hangi sonuçları çıkarabiliriz? 1. Anglo-Burma ve Afyon savaşlarında, Burmalılar ve Çinlilerin iki zayıf noktası vardı, eski silahlarla donanmışlardı ve daha önce gördüğümüz gibi nehir vapurlarının saldırılarına karşı savunmasızdılar. Bu nedenle İngilizler, mütevazı güçlerle hedeflerine nispeten kısa bir sürede ulaşabildiler. Hindistan ve Cezayir ise oldukça farklıydı. 19. yüzyılın başlarında, Hint devletleri ve Cezayir kabileleri, Avrupalılarınkine benzer piyade silahlarına sahipti. Başlangıçta en verimli organizasyona sahip olmasalar da, kısa sürede bunu geliştirdiler. Ve her ikisi de nehir vapurlarının gerekli olmadığı bölgelerdeki savaş örnekleriydi. Sonuç olarak, Avrupa kuvvetleri sonunda düşman topraklarının ortasında eşit şartlarda savaşmak zorunda kaldılar. Bu nedenle Hindistan ve Cezayir'in fetihleri uzun, maliyetli ve zordu. Burma ve Çin'in aksine, Hindistan ve Cezayir, teknolojik üstünlük avantajı olmadan emperyalist savaşın örnekleri olarak gösterilebilir. Avrupalıların motivasyonu ve canlarını ve servetlerini feda etme isteği ortadaydı. Eksik olan şey ise, buharlı gemilerin Burma ve Çin'de Avrupalılara sağladığı veya daha sonra Afrika'da kuyruktan yüklemeli gemilerin sağlayacağı avantajdı. 5. Bölüm Arkadan Dolumlu Tüfek Devrimi 1850'lerin askeri tüfekleri, hem isabetlilik hem de atış tutarlılığı açısından öncülleri olan misket tüfeklerinden çok daha üstündü. Ancak yavaş ve kullanımı hantaldı. Kolayca kirleniyor, duman bulutları çıkarıyor ve kağıt fişekleri hassas ve neme karşı savunmasızdı. En kötüsü de, ancak asker ayakta dururken, yani düşmanın tam görüş alanındayken doldurulabiliyorlardı. Daha az silahlanmış rakiplere karşı bir savaşta sundukları avantajlar önemliydi, ancak ezici değildi. Avrupa sömürge ordularının ezici ateş gücü, başka bir yeniliğin sonucuydu: kuyruktan yükleme. Silahın dip kısmından doldurulması fikri, silah tasarımındaki diğer tüm yenilikler gibi, birkaç yüzyıl boyunca defalarca gündeme geldi ve sonunda hayata geçirildi. İlk çalışan dip kısmından doldurmalı silahlardan bazıları, Ferguson, Hall, Sharp karabinası, Amerikan silahlarıydı ve belki de sınır bölgelerindeki doymak bilmez silah iştahının bir sonucuydu. Avrupa'da dipçikten doldurmalı tüfekler çok yavaş kabul gördü. Tüm Avrupa dipçikten doldurmalı tüfeklerinin atası Dreyse iğneli tüfeğiydi. 1820'lerin sonlarında Joen Nikolaus von Dreyse tarafından icat edilen bu tüfek, 1841 ila 42 yıllarında Prusya ordusu tarafından benimsendi, ancak Prusya'nın tüfeklerini Dreyse'lerle değiştirmesi 1848 yılına kadar gerçekleşmedi. Tüfek, sürgülü bir dipçik mekanizmasına sahipti ve kağıt fişekler kullanıyordu, uzun bir iğne fişeği delip merminin tabanındaki bir kapsüle çarparak barutu ateşliyordu. Dreyse'nin en büyük özelliği yükleme hızıydı. 1866'da Prusya ile Avusturya arasında Alman devletlerinin hakimiyeti için yapılan savaş sırasında, Prusyalı askerler diz çökmüş veya yatmış haldeyken, Avusturyalıların ayakta durarak bir kez yükleyip ateş etme süresinde Dreyselerini yedi kez ateşleyebiliyorlardı. Kısa süren savaş, Sadova'da Prusya'nın zaferiyle sonuçlandı. Bu savaş sadece Prusya'nın Almanya'daki üstünlüğünü sağlamakla kalmadı, aynı zamanda savaş sanatında da devrim yarattı. Bu savaştan önce, ordular yeni ekipmanları tek tip olarak benimseme ihtiyacı duymuyorlardı, bunun yerine eski silahları yıprandıkça kademeli olarak yeni silahlar ediniyorlardı. Ancak Sadova'dan sonra, Avrupa'nın tüm büyük güçleri dipçikten doldurmalı silahlara geçmek için yarıştı. Silahlanma yarışı başlamıştı ve bu yarış, silah tasarımının hızla gelişen teknolojisiyle ile her birkaç yılda bir yenileniyordu. Ordular daha yeni ve daha iyi silahlar talep etti ve kendi laboratuvarları, ihtiyaçlarını karşılamak için özel mucitlerle rekabet etti. Generaller yeni ateş gücünün sonuçlarını fark etmeden çok önce, savaşta ulusların kaderi barış zamanlarında üretilen silahlara bağlı hale gelmişti. Dünyanın diğer halklarına gelince, kaderleri artık kısmen Avrupa'nın büyük uluslarının artan ateş gücüne ve kısmen de birkaç yılda bir uluslararası silah pazarını dolduran, atılmış ve eskimiş silah dalgalarına bağlıydı. 1866 yılında, Sadova Savaşı'nda, Fransız ordusu dakikada 6 atış yapabilen ve resmi menzili 650 yarda olan Dreyse'nin 350 yardasına kıyasla sürgülü mekanizmalı bir iğneli tüfek olan Chassepot'u benimsedi. Eski ama hala kullanılabilir durumdaki mini namludan doldurmalı tüfeklerde dipçikten doldurmalı hale dönüştürüldü. Her iki tüfek türü de Fransa-Prusya Savaşı'nda kullanıldı ancak uzmanları tatmin etmedi. Her ikisi de hızla kirleniyor ve dipçikten sıcak gaz sızdırıyordu, kirlenme arttıkça sızıntı da artıyordu, öyle ki askerlerin yanmaktan kaçınmak için tüfekleri kol mesafesinden ateşlemeleri gerekiyordu. Bu durum, tüfeklerin sahip olabileceği her türlü isabetliliği ortadan kaldırdı. Bu sorunu çözenler İngilizlerdi. İngiliz ordusu, yakın tarihli namludan doldurmalı Enfield tüfeklerini atmak yerine, New Yorklu Jacob Snyder tarafından icat edilen bir kilit mekanizması ekleyerek onları kuyruktan doldurmalı tüfeklere dönüştürdü. Woolwich Arsenal'deki Kraliyet Laboratuvarı'nın müdürü Albay Baksır, kuyruktan doldurmalı tüfeklerin dezavantajlarının çoğunun fişekten kaynaklandığını fark etti. 1866'da, sadece barutu taşıma sırasında korumakla kalmayıp, ateşleme anında da namluyu tamamen kapatan pirinç fişeyi geliştirdi. Artık mermi daha sert ve sıkı, yivler ise gaz kaçağı korkusu olmadan daha sığ yapılabiliyordu. Sonuç olarak, mermi daha uzun ve daha düz bir yörüngeye sahipti. Snyder Enfield'in menzili Dreyse'ninkinin üç katıydı. 1869'da İngiliz ordusu Enfield'lerini dönüştürme fikrinden vazgeçti ve bunun yerine yepyeni bir model olan Martini Henry'i benimsedi. Bu, Yeni neslin ilk gerçekten tatmin edici tüfeğiydi, hızlı, isabetli, sağlam, hava koşullarına dayanıklı, diğer tüm silahları eskiten bir silah. Elbette Fransızlar ve Prusyalılar da çok geride kalmadılar. Savaşları biter bitmez, onlar da daha iyi bir silah aramaya başladılar. Fransız ordusu ilk yeniden silahlanan ülke oldu ve 1874'te Gras'ı benimsedi. Üç yıl sonra Prusyalılar 1877 Mauser ile bunu takip etti. Kısa süre sonra daha küçük Avrupa ülkeleri de aynı yolu izledi. Büyük güçler en yeni dipçikten doldurmalı tüfekleri benimser benimsemez, tekrar silahlanmak zorunda kaldılar, bu sefer tekrarlayan tüfeklerle. En eski tekrarlayan tüfekler Amerikan yapımıydı, 1855 tarihli Smith Wesson, Amerikan İç Savaşı'nın Spencer ve Henry tüfekleri ve 1867 tarihli Winchester. Hızlı ateş etmelerine rağmen, bir merminin diğerine belirli bir şekilde temas etmesi durumunda patlama eğilimleri vardı. Avrupa ordularında, mermileri muhafaza etmek ve güvenli bir şekilde namluya beslemek için çeşitli sistemler tasarlandı. Fransız ordusu, Gras tek atışlı tüfeklerini, namlunun altına 7 fişeklik boru şeklinde bir şarjör kullanarak Gras kropeçek tekrarlayan tüfeklere dönüştürmeye başladı. Almanlar 1880'lerin çeşitli Mauser tüfekleriyle bunu takip etti ve İngilizler, James Lee'nin 1879 tarihli patentli kutu fişeğini kullanan Lee Metford'u sundu. Tekrarlayan mekanizmalar kadar önemli olan bir diğer buluş da dumansız barutun icadıydı. 1885'te Fransız BA, Nitroselülozun patlayıcı özelliklerini keşfetti. Bu kimyasal ve akrabası nitrogliserin, duman veya kül bırakmadan yanıyordu, bu da askerlerin görünmez kalmasını sağlıyor ve namluyu temizleme ihtiyacını önemli ölçüde azaltıyordu. Dumansız barutun başka avantajları da vardı. Daha eşit yanıyor, baruttan daha fazla enerji içeriyor ve neme karşı daha az hassastı, sömürge savaşlarında kullanılmak üzere İngiliz ordusu, Corded adı verilen özel olarak stabil bir patlayıcı bile geliştirdi. Yüzyıl boyunca, silahların kalibresi, yani namlunun iç çapı, isabetlilikleri arttıkça küçüldü, Brown Bess için 0,75, 19 milimetre, Enfield için 0,584, 14,6 mm, Martini Henry veya Gras Kropeçek gibi tekrarlayan tüfekler için 0,44-46-11-11,5 mm. Yeni patlayıcılar, daha yüksek namlu çıkış hızları sayesinde, silah üreticilerinin kalibreyi daha da küçültmelerine, 1890'ların tekrarlayan tüfekleri için 0,32-8 mm veya daha da azına indirmelerine olanak sağlarken, Menzillerini ve isabetliliklerini de artırdılar. Avrupa ordularının kısa sürede milyonlarca karmaşık yeni tüfek elde edebilmesi elbette başlı başına şaşırtıcı bir olgudur. Bu başarıya katkıda bulunan faktörlerden biri de sanayileşmenin getirdiği silah üretimindeki devrimdi. Silah endüstrisinin evrimini anlatmak bizi çok uzaklara götürür. Kısacası, iki ana bileşeninin Amerikan sistemi ve çelik olduğunu söylemek yeterlidir. Değiştirilebilir parçalardan oluşan Amerikan sistemi ilk olarak 1797'de Eli Whitney tarafından silah yapımına uygulandı, ancak eski dünyaya yaklaşık 60 yıl sonra ulaştı. 1851 Büyük Sergisinde sergilenen Amerikan silahlarından çok etkilenen Woolwich cephaneliği yetkilileri, Massachusetts'teki Springfield cephaneliğini gözlemlemek için bir heyet gönderdi. Yeni Enfield cephaneliği, değiştirilebilir parçalara sahip Enfield tüfeklerini seri üretim yöntemleriyle üretmek için inşa edildi. Çeliğe gelince, askeri silahlar için tercih edilen malzeme olmasını sağlayan ekonomik bir faktördü. 1875'ten önce tüfek namluları genellikle dövme demirden veya yüksek kaliteli spor silahlarında karışık demir ve çelikten yapılıyordu. Yüzyılın 3. çeyreğinde yeni Bessemer, Siemens Martin ve Gilchrist Thomas çelik üretim süreçlerinin devreye girmesiyle ham çeliğin maliyeti 4'te 3 veya daha fazla düştü ve askeri kullanım için yeterince ucuza yüksek kaliteli namlı üretmek mümkün hale geldi. Bu faktörler, göreceğimiz gibi, Asya ve Afrika'da büyük önem taşıyordu, çünkü bu, yeni Avrupa silahlarının artık demirciler tarafından kopyalanıp tamir edilemeyeceği, Endüstriyel çelik ve makine atölyeleri gerektirdiği anlamına geliyordu. Silah devriminin hiçbir açıklaması, makineli tüfeklerden bahsetmeden tamamlanamaz. İlk makineli tüfekler, Amerikan İç Savaşı'ndaki Gatling, 1870'te Fransa'yı kurtaramayan Montigny-Mitrayus ve 1870'lerin sonlarındaki Hotchkiss, Gardner ve Nordenfeld gibi hantal, elle çevrilen, çok namlulu cihazlardı. Bu silahlar ağırdı ve arızaya yatkındı ve en iyi gemilerde kullanılıyordu. Sadece dumansız patlayıcıların icadıyla güvenilir bir makineli tüfek ortaya çıkabildi. Bu, Hiram Es, Maxim'in fikriydi. 1884'te patentini aldığı silah sadece tek kullanıyordu. Dumansız fişekler enerji çıkışında tutarlı olduğundan, yükleme krank yerine gaz basıncı veya geri tepme ile yapılabiliyordu. Maxim, piyadelerin taşıyabileceği kadar hafifti, göze çarpmayacak şekilde kurulabiliyordu ve saniyede 11 mermi atıyordu. Diğer üreticiler de kısa süre sonra kendi küçük kalibreli, dumansız, hızlı ateş eden makineli tüfekleriyle aynı yolu izledi. Enfield Silah Fabrikası'nda üretilen 1892 Nordenfeld, 5 namlıya sahipti ve saniyede 10 atış yapabiliyordu, bu oran, barutlu öncülüne göre 3 kat daha hızlıydı. 1860'larda başlayan silah devrimi 1890'larda tamamlanmıştı. Artık herhangi bir Avrupalı piyade, yere yatarak, fark edilmeden, her türlü hava koşulunda, yarım mil uzaklıktaki hedeflere 15 saniye içinde 15 mermi ateş edebiliyordu. Makineli tüfekçiler ise daha da büyük bir güce sahipti. Generaller bunu ancak 10 yıllarca fark edecek olsalar da, ham cesaret ve soğuk çelik çağı sona ermiş, Silahlanma yarışları ve endüstriyel katliam çağı başlamıştı. Asya ve Afrika'daki sömürge birlikleri, silah devriminin ilk yararlanıcıları arasındaydı. Bazı durumlarda, Avrupa'daki muadillerinden bile önce yeni silahlar aldılar ve zaman zaman bu sömürge kuvvetleri, teknolojik değişim sürecine küçük de olsa katkıda bulundular. 1870'lerin ortalarına kadar Fransız sömürge kuvvetleri Chessepot tüfekleriyle veya daha eski bir silah olan, 1861 tarihli namludan doldurmalı fusilde Marine et Trailleurs Senegale ile silahlandırılmıştı. 1874 ila 76 yılları arasında, Infanterie de Marine, Cezayir dışındaki Fransız sömürge ordusu, tek atışlık, kuyruktan doldurmalı gras tüfekleriyle donatılmıştı. Bu arada, İngilizler makineli tüfeklere ilgi duymaya başlamış ve sömürge birlikleri için bir dizi, 45 kalibre gatling satın almıştı, bu silahlar 1871 ve 1879'da Zululara karşı ve 1874'te Eşentilere karşı yapılan savaşlarda kullanıldı. Daha sonra, 1884'te İngilizler Mısır seferinde Nordenfeldleri kullandı. 1878'den sonra, tekrarlı atış yapabilen tüfekler kolonilerde ortaya çıktı. İlki, 1878 yapımı Gras Kropeçek idi ve bu tüfek 1884'te Tonkin'e yapılan Fransız saldırısında ve 1885 ila 86 yıllarında yukarı Senegal ve yukarı Nijer bölgelerindeki seferlerde kullanıldı. Bu tüfeği, 1892'den itibaren Sudan'da kullanılan daha yeni Lebel izledi. Yeni tüfekler, Avrupa'daki kuvvetlere kıyasla sömürge birliklerine daha büyük avantajlar sunuyordu. Pirinç fişekleri ve dumansız patlayıcıları, kağıt fişeklere ve baruta göre uzun mesafeli taşımaya ve tropikal iklimlere çok daha dayanıklıydı. Ayrıca ağırlıkları üçte bir oranında daha azdı ve bu nedenle çalılıklar arasında taşımak için üçte bir oranında daha az hamal gerektiriyordu. 1890'larda Maxim ve diğer hafif makineli tüfekler sömürge savaş alanlarında ortaya çıkmaya başladı. Ashington'ın Fatih Lord Walsley, 1885'te Hiram Maxim'i ziyaret etti ve silaha ve mucidine son derece ilgi gösterdi ve silahın özellikle sömürge savaşlarında hangi pratik amaçlarla kullanılabileceğini düşünerek Bay Maxim'e çeşitli önerilerde bulundu. Alman Genelkurmay Başkanlığı, Alman ordusunda makineli tüfeklere hala şiddetle karşı çıkıyordu, ancak sömürge birlikleri tarafından kullanılmak üzere birkaçının Afrika'ya gönderilmesine izin verdi. Makineli tüfek, yüzyılın başındaki sömürge savaşlarında, 70'li ve 80'li yıllardaki dipçikten doldurmalı tüfek kadar belirleyici olacaktı. Yüzyılın başlarında, sömürge kullanımı için silah tasarımında bazı denemeler yapıldı. Örneğin, Fransız ordusu, özellikle Çin-İndi birlikleri için geliştirilmiş bir lebel olan modele 1902'yi geliştirdi, bu silah daha sonra tüm sömürge birliklerine verilen 1907 model Fusil Kolonial dönüştü ve bu da 1. Dünya Savaşı'nda Fransız piyadelerinin temel silahı oldu. Bu piyade silahlarına ek olarak, sömürge birlikleri, surları yıkmak için patlayıcı mermili birkaç hafif obüs ve topa sahipti, bu silahlar, yüzyılın başlarında kullanılan kongre ve roketlerinin yerini aldı. Silahın evrimindeki son ilerleme, imparatorluğun özel ihtiyaçlarına yanıt olarak ortaya çıktı. Tarihçiler Omunds'un ve Robinson'un sözleriyle, sürekli savaş halinde olduğumuz vahşi kabileler, Mark 2 mermisine yeterince ilgi göstermeyi reddettiler. Hatta çoğu zaman onu tamamen görmezden geldiler ve 4 veya 5 yerinden vurulduktan sonra, rahatsız edici derecede yakın mesafeye geldiler. Bu tatsızlığın çözümü, 1897'de kalküta dışındaki damdamda bulunan kartuş ve ateşleme kapsülü fabrikasından Kaptan Berti Clay tarafından patentlendi, mantar şeklinde veya damdam dam mermi. Bu özel cihaz o kadar acımasız kabul edildi ki, uygar ülkeler bile birbirlerine karşı kullanmayı reddetti. 6. Bölüm Afrika Silahları Tarihçilerin yeni emperyalizm olarak adlandırdığı Büyük Fetihler Dalgası, 19. yüzyılın son çeyreğinde Afrika'da gerçekleşti. Afrika'nın paylaşımının zamanlamasını etkileyen birçok faktör vardı, kinin profilaksisinin keşfi, Fransa-Prusya Savaşı, Belçika Kralı Leopold'un hırsları ve 1880'lerin ekonomik krizi bunlardan sadece birkaçıydı. Ancak fetih teknikleri ve modelleri, silah devriminin ve bunun sonucunda Afrikalılar ile Avrupalılar arasındaki ateş gücü eşitsizliğinin de bir ürünüydü. Bu nedenle, dikkatimizi şimdi Afrika'ya ve Afrika halklarının silahlarına yöneltmeliyiz. 19. yüzyılda Afrikalıların silahlanması, kültürel, ekonomik ve ekolojik koşullara bağlı olarak bölgeden bölgeye önemli ölçüde farklılık gösteriyordu. Yüzyıl boyunca önemli ölçüde örtüşme olduğunu ve sınırların değiştiğini göz önünde bulundurarak, kabaca üç bölge ayırt edebiliriz, uzun süredir Avrupalılarla yakın temas halinde olan bölgeler, özellikle Batı Afrika kıyıları boyunca uzananlar, ithal tüfek ve mühimmat açısından iyi donanımlıydı. Atların hayatta kalabildiği iç bölgelerde, örneğin Afrika'yı doğudan batıya kat eden Sudan savanlarında, ateşli silahlar biliniyordu ancak nadirdi, burada süvariler kılıç ve mızrak taşıyordu. Son olarak, hayvan tripanosomiyazının yazının endemik olduğu bölgelerde, Ekvator, Doğu ve Güney Afrika'nın büyük bir bölümünü kapsayan bir bölge, at yoktu ve çok az silah vardı, kullanılan başlıca silahlar assegai veya fırlatma mızığı ve yay ve oktu. Batı Afrika kıyı devletlerinin halkları en az 300 yıldır ateşli silahları biliyordu. Köle ticareti döneminde, ithal silahlar kölelerin takas edildiği başlıca mallardan biriydi ve bu silahlarda daha fazla köle yakalamak için kullanılıyordu. Ateşli silah ithalatı, Atlantik köle ticaretinin resmi olarak kaldırılmasıyla sona ermedi, aksine artmaya devam etti. 1829'da Britanya Batı Afrika'ya 52540 silah gönderdi. 1844'te yaklaşık 80530 tüfek, 596 tabanca ve 6 av tüfeği Afrika kıyılarına ulaştı. 1860'lara gelindiğinde Birmingham'dan Afrika'ya silah ihracatı yılda yaklaşık 100.000 ila 150.000 arasındaydı. 1845'ten 1889'a kadar Tüm Britanya silah ihracatının %6,3 ila %17,8'i Afrika'ya gitti, yalnızca Hindistan bu kadar büyük bir oranda Britanya silahı ithal etti. Ayrıca, Belçika'nın Lige kentindeki silah üreticileri Afrika için yılda ortalama 18 bin, bazı yıllarda ise 40 binden fazla tüfek üretiyordu. Hindistan'a az ihracat yapan Fransa, İspanya ve diğer ülkelerde Afrika pazarı için tüfek üretiyordu. Afrika'ya gönderilen silahlar, dünyanın diğer bölgelerine ihraç edilenlere göre daha düşük kalitedeydi. Afrika ticaretinde kullanılan Danimarka tüfekleri olarak adlandırılanlar, Avrupa zekasının üretebileceği en basit, en ucuz ve en kötü çakmaklı, düz namlulu tüfeklerdi. 1844'te Hindistan'a satılan ortalama bir İngiliz tüfeği 2 sterlinin üzerinde bir fiyata mal olurken ve orada birkaç bin av tüfeği ortalama 6 sterlinin üzerinde bir fiyata satılırken, Afrika ticareti için tasarlanan İngiliz tüfeklerinin tanesi yarım sterlinden daha azdı ve Ligede üretilenler 4 şilin kadar düşük bir fiyata mal oluyordu. Batı Afrika ölçütlerine göre, 1870'lerde bir tüfek, 17,5 yarda pamuklu kumaş veya 13 pound barut değerindeydi. Çok ucuza üretilen silahlar, hem kullananlar hem de hedefleri için tehlikeliydi. Islak havalarda nadiren ateş ederlerdi ve sık sık patlarlardı. Afrikalılar bu kusurların farkındaydı, 1855'te Ibo halkı, kısmen orada satılan kusurlu silahları protesto etmek için Lagos Palmiye Yağı pazarını 5 ay boyunca boykot etti. Yine de bazı yönlerden Danimarka silahları Afrika'ya oldukça uygundu, çünkü daha kaliteli silahlara göre köy demircileri tarafından daha kolay tamir edilebiliyorlardı. Afrika'da bulunan barut, ister ithal ister ithal kükürt ile yerel olarak üretilmiş olsun, kalitesizdi. Yerli barut nemi emer ve tutarsız bir şekilde ateş ederdi. İthal barut neme dayanıklı ve daha kolay yanacak şekilde işlenmişti, ancak daha pahalıydı. Namlılarının genel isabetsizliği ve kurşunun yüksek fiyatı nedeniyle, Afrikalı avcılar genellikle av tüfeği tarzında, cilalı taştan yapılmış birkaç mermi kullanırlardı. Avrupalılar Afrika'ya gerçekten isabetli tüfeklerle girdiklerinde, Afrikalılar da aynı şeye ihtiyaç duymaya başladılar. Sahra Çölü ile Batı Afrika ormanları arasındaki Sudan kuşağında, Atlar aristokrasi tarafından çok değerliydi ve süvari birlikleri kralların gücünün temel direğiydi. Atlı savaşçılar zincir zırh, kapiton kumaş veya deriden yapılmış hafif zırhlar giyer ve mızrak, kılıç ve kalkanlarla savaşırlardı. Piyadeler kısa mesafeden zehirli oklar atar veya savaş baltaları ve asegayiler kullanırlardı. Şehirler kerpiç duvarlarla korunuyordu, silahlar bilinmeyen şeyler değildi. 15. yüzyıldan beri, Kuzey Afrika'dan gelen tüccarlar ve yağma seferleri Sudan'a defalarca ateşli silahlar getirmişti. Silahlarla donatılmış ordular periyodik olarak Sudan savaşlarına katılıyordu. Ancak ithal silah ve barutun yüksek maliyeti ve Sudanlı demircilerin kendi silahlarını üretememesi, ateşli silahları seyrek görülen bir olgu haline getirmişti. Afrika'nın silahlanma açısından 3. bölgesi, kabaca 4. kuzey paralelinin güneyinde yer alıyordu. Kıyıdan iç kesimlere, Orta ve Güney Afrika'ya doğru gidildikçe, ulaşım sorunları ve kıyı devletlerinin ticaret politikaları nedeniyle silahlar giderek azalıyordu. Çeçe sineği ile bulaşan tripanosomiyazın at beslemeyi imkansız hale getirdiği Afrika iç bölgelerinde, devletler küçük ve belirsizdi ve başlıca silahlar yay ve okey ile mızraktı. Burada Afrikalılar, Avrupalılarla ilk karşılaştıklarında ateşli silahlarla ilgili çok az veya hiç deneyime sahip değillerdi. Böyle bir karşılaşmanın Afrikalı bir kurtulanı şöyle hatırlıyordu. Beyazlar düşmanlarını bizim yaptığımız gibi vücutlarından yakalamadılar, uzaktan gürlediler. Her yerde ölüm kol geziyordu fırtınadan fışkıran ölüm gibi. Başka yerlerde ise var olan az sayıdaki tüfek psikolojik etki için kullanılıyordu. David Birmingham'ın sözleriyle, minimal beceriyle kullanılmış olsa da, büyük ve aşırı yüklü bir tüfeğin çıkardığı gürültü, köy savaşlarının sonucunu belirlemede önemli bir faktördü. Ayrıca, 19. Yüzyıl boyunca yavaş yavaş ilerleyen Doğu Sudan ve Hint okyanusu kıyılarından gelen Müslüman köle tacirleri, yalnızca tüfeklerle silahlanmış olsalar da, iç kesimlerdeki gayrimüslim halklar arasında büyük bir yıkıma neden oldular. Sahra 6 Afrika halkının ithal silahlara bağımlılığının temel nedeni, demir sanayilerinin yapısıydı. Demir, ya elle çalışan körüklerle ya da ateşin doğal yukarı doğru hava akımıyla havalandırılan köy fırınlarında üretiliyordu. Çark neredeyse bilinmiyordu ve hayvanlar, rüzgar ve düşen su nadiren enerji kaynağı olarak kullanılıyordu. Bu nedenle Afrikalılar mekanik olarak çalışan körükler veya hava pompaları kullanmıyorlardı. Yetersiz havalandırma nedeniyle, fırınları dökme demir üretmek için asla yeterince ısınmıyordu. Bunun yerine, süngerimsi demir külçesi, demirciler tarafından tekrar tekrar dövülerek dövme demir veya çelik haline getiriliyordu. Elde edilen metal, el aletleri için yeterliydi ancak namlu veya hassas parçalar için yeterince tutarlı değildi. Ayrıca verimlilik sorunu da vardı. Çünkü Afrika demirinin maliyeti çok yüksek ve arzı çok düşüktü bu da silah talebini karşılamaya veya Avrupa'dan gelen ucuz ateşli silahlarla rekabet etmeye yetmiyordu. 1870'ten sonra hızlı ateş eden dipçik yüklemeli tüfeklerle gelen Avrupalılar, Afrika'da bir silahlanma yarışı başlattı, çünkü bu durum Afrikalılara bu yeni silahları edinmek için güçlü bir teşvik sağladı. Afrikalılar birkaç kez silahları doğrudan üreticilerden satın alabildiler, örneğin, Mısır Hidivi İsmail, 1866 ile 67 yıllarında dipçik yüklemeli tüfekler ve çelik topçu silahları satın almak için Avrupa'ya bir heyet gönderdi. Genel tüccarlardan ve silah kaçakçılarından yapılan alımlar daha yaygındı. Avrupa orduları periyodik olarak giderek daha güçlü silahlarla yeniden silahlandıkça, eski modelleri özel girişimcilere satıldı ve onlar da bunları dünyanın dört bir yanına dağıttılar. Böylece, üçüncü, Napolyon 1866'dan sonra ulusal muhafızları dağıttığında, 600.000 tüfeği tüccarlara satıldı ve bunların çoğu Afrika'ya gönderildi. Fransız ordusu 1874'te Gras tüfekleriyle yeniden silahlandığında, eski Chessepot tüfekleri Lige'deki silah üreticilerine gitti, onlar da bunları yeniden inşa edip tüccarlara sattılar, 1890'lara gelindiğinde, sepot tüfekleri Afrika kıyıları boyunca serbestçe bulunabiliyordu. 1890'larda fonu, Fransa-Prusya ve Amerikan iç savaşlarından kalan çok sayıda Chessepot ve diğer silahları satın alabiliyordu, Dreyse, Mauser, Mitraeus, Montigny, Spencer, Winchester ve diğerleri. İngiliz konsolosluk raporlarına göre, Alman, Portekizli ve Fransız yetkililer, her türlü ateşli silah ve mühimmatı İngiliz Doğu Afrika'sına sokmak için işbirliği yapmıştı. Güney Afrikalı siyahlar aralarında yaşayan beyazlardan modern silahlar edindiler. Yerleşimcilerin bazen kaybettikleri veya verdikleri güncel tüfekleri vardı. Maden işletmecileri siyah işçileri en iyi şekilde tüfeklerle işe alabileceklerini keşfettiler. Gelir elde etmek için çaresiz kalan hükümetler, ateşli silahlara uygulanan yüksek vergilerden ve ithalat vergilerinden yararlandı ve bunların yaygınlaşmasını teşvik etti. Livingstone gibi misyonerler bile, müritlerine öz savunma için silah sağladı. Lesotho veya Griqualand batıda olduğu gibi, bazı Güney Afrikalıların Avrupa istilasına direnme yeteneği, bu silah alımlarıyla ilişkilendirilebilir. Ancak modern silahların satın alınmasının önündeki engeller çok büyüktü. Engellerden biri maliyetti. 1895'te, Orta Sudan'daki Rabah'ın başkenti Dikwa'da bir Martini Henry'nin fiyatı 100 Maria Theresa doları iken, Rabah'ın başlıca ihracat malı olan bir kölenin fiyatı 3 ila 7 dolardı. Ve 1898'de Somali'de ayaklanan Muhammed bin Abdullah, Sözde Deli Molla, satın aldığı her tüfek için 5 veya 6 dişi deve takas etmek zorunda kalmıştı. Modern tüfeklerin yüksek fiyatı, yalnızca üretim ve nakliye maliyetlerini değil, aynı zamanda tabi oldukları birçok siyasi kısıtlamayı da yansıtıyordu. Afrika'daki Avrupalılar, Afrikalıların bu silahlara sahip olmasından endişe duyuyor ve bunu engellemeye çalışıyorlardı. Yüzyılın ortalarından itibaren, Natal ve Cape Colony'deki beyaz yerleşimciler, ateşli silahları kayıt altına almak, satışlarını kısıtlamak veya hatta Afrikalıları tamamen silahsızlandırmak için birçok plan önerdiler. 1854'te Britanya, Afrikalılara dipçikten doldurmalı tüfek satışını durdurmayı, ancak Orange Free State'e satışına devam etmeyi kabul etti. 1880'lere gelindiğinde, Afrika'ya dipçikten doldurmalı tüfeklerin akışı Avrupalılar arasında artan bir endişeye neden oldu. Zanzibar'daki İngiliz Başkonsolosu Evan Smith, 1888'de şunları yazdı. Doğu Afrika'ya yapılan bu muazzam silah ithalatını kontrol altına almak için bazı adımlar atılmadığı takdirde, bu büyük kıtanın kalkınması ve barışçıl hale getirilmesi, büyük çoğunluğu muhtemelen birinci sınıf dipçikten doldurmalı tüfeklerle donanmış devasa bir nüfus karşısında gerçekleştirilmek zorunda kalacaktır. Silah akışını durdurmak için, 1890 Brüksel Antlaşması, 20. Kuzey Paraleli ile 22. Güney Paraleli arasındaki Afrikalılara dipçikten doldurmalı tüfek satışını yasakladı, ancak bu bölgede düz namlulu tüfeklerin satışına izin verdi. Avrupalı sömürgeci güçler bu önlemden memnun kalmadılar ve 1892 ve 1899'da benzer yasalar çıkardılar. Ancak genel olarak, politika amacına ulaştı. Silah kısıtlamalarının etkisi en çok Sokoto, Bornu ve Vadae'nin Orta Sudan Krallıklarında fark edildi. Orada, gördüğümüz gibi, ateşli silahlar biliniyordu, ancak nadir ve değerliydi. Bunun nedeni kolayca anlaşılabilir. Silahların Orta Sudan'a ulaşması için, her birinin ticareti kısıtlamak için nedenleri olan birkaç başka devletten geçmesi gerekiyordu. 1830'dan sonra Cezayir'in Fransız işgali ve 1835'ten sonra Trablus'un Osmanlı işgali, kuzeyden gelen silah ticaretini fiilen durdurdu. 1854'ten sonra Avrupalı tüccarlar Nijer Nehri boyunca ilerledikçe, tüfeklerinin bir kısmı yorubalınt ve ibadana ulaştı. Ancak 1890 Brüksel Antlaşması, tüfek ticaretinin ilerleyen sınırları Orta Sudan devletlerine ulaşmadan önce modern silahların açık ithalatına son verdi. 1890'dan sonra Sirenai Kayı ve bazı sahra vahalarını ele geçiren Sanusiler, bu kesintiyi kısmen yeni bir silah kaynağı sağlayarak telafi ettiler. Yüzyıl boyunca vadayıda bulunan silah sayısı ticaretin sonuçlarını göstermektedir. 1836 ile 1858 yılları arasında Sultan Muhammed Salih eş Şerif'in 300 tüfek biriktirdiği, Sultan Ali'nin 1859 ila 1874 4.000 tüfeğe sahip olduğu ve Sultan Daud Muranın 1902 ila 1909, 2500'ü dipçikten doldurmalı olmak üzere 10.000 silaha sahip olduğu görülmektedir. Ancak Daud Murra'nın askerleri silahlarını kullanmak üzere eğitilmemişti. Orta Sudan'da ateşli silahlar o kadar değerliydi ki, yöneticiler askerlerine ancak savaş arifesinde silah emanet ediyorlardı ve barut ve mühimmat hedef atışına harcanamayacak kadar kıymetliydi. Yüzyıllardır silahlarla iç içe olmalarına rağmen, Orta Sudan Krallıkları Avrupalılar tarafından işgal edildiklerinde henüz ateşli silahlar çağına yeni girmişlerdi. 7. Bölüm Silah Boşluğu ve Sömürge Çatışmaları 1870'ten sonra Avrupalılar ve Afrikalılar arasındaki çatışmalar, tarihin en dengesiz çatışmaları arasında yer almaktadır. Afrikalılar için bu karşılaşmalar şaşkınlık ve umutsuz mücadeleler getirirken, Avrupalılar için savaştan çok avlanmaya benziyordu. Dipçikten doldurmalı tüfekler, kinin profilaksisinin sıtma engelini aşması kadar kesin bir şekilde Afrikalıların direnişini kırdı. Elbette, tek başına bir köyden geçen bir kaşiften, diğer uçta tam ölçekli bir askeri harekata kadar çok çeşitli karşılaşma biçimleri vardı. Ancak hepsinde kullanılan silahların kalitesi belirleyiciydi. Tüm kaşifler tüfek taşıyordu, Livingstone, Cameron veya Bart gibi bazıları ise onları yalnızca avlanma ve kendini savunma amacıyla kullanıyordu. Geçtikleri topraklardaki insanlarla dostluk kurarak ve atış yetenekleriyle onları etkileyerek kendilerine yer edindiler, örneğin, Seyvergne'ın de Braza'nın Senegalli ortağı Malamine, Winchester tekrarlı tüfeğiyle Stanley Pool çevresindeki bölgenin en ünlü avcısı ve yerel şeflerin dostu oldu. Ancak bu tür dostane karşılaşmalar istisnaydı. Avrupalı gezginler çoğu zaman silahlarının gücünü sergilemek zorunda hissediyorlardı. 1893'te Batı Afrika'yı gezen Alman kaşif yüzbaşı Klink, makineli tüfeğinin gücünü bir duvarı yıkarak gösterdi. Böylece, ev sahiplerinin sevgisini gösterse bile, onların saygısını kazandı. Bornu'yu ziyaret eden Gustav Rovey Çelefes, bir köyün sakinleri orada kamp kurmamıza şiddetle karşı çıkma eğilimi gösterdiklerinde, birkaç kör atışın onları aklı başına getirdiğini yazdı. Tüm kaşifler arasında, Henry Morton Stanley kadar kendini bir fatih olarak gören başka kimse yoktu. 1877 ila 78 seferi sırasında doğudan batıya geçerken, Victoria Gölü kıyısındaki Bambörek köyünün sakinleriyle bir anlaşmazlığa düştü. Kaçmak için, sadece mızrak ve oklarla donanmış köylülere fil avı tüfekleriyle ateş etti. Birkaç ay sonra 250 adamıyla geri döndü ve yerleşimi tamamen yok etti. Zanzibar'daki İngiliz konsolosu Sir John Kirk, olayı modern silahların eline verdiği gücün, daha önce hiç silah sesi duymamış yerliler üzerinde pervasızca kullanılması açısından Afrika keşifleri tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay olarak nitelendirdi. Daha sonra Kongo nehri boyunca seyahat ederken Stanley, kendisini mızrak ve oklarla karşılayan insanlarla karşılaştı. Adamları birkaç kez Winchester ve Snyder tüfeklerinin ateşiyle düşmanlarını püskürttü. Ardından Stanley, onları takip ettiğini yazdı. Köylerine kadar, sokaklarında çatışmalara giriyorum, onları karma karışık bir halde ötesindeki ormanlara sürüyorum ve fil dişi tapınaklarını yerle bir ediyorum, Çılgın bir hızla kulübeleri ateşe veriyorum ve kanoları nehrin ortasına çekip sürüklenmelerine izin vererek sahneyi sonlandırıyorum. Stanley, son büyük yolculuğu olan 1886-88 Emin Paşa yardım seferinde, 100.000 mermi ile birlikte 510 Remington tüfeği, 50.000 fişekle birlikte 50 Winchester tekrarlı tüfek ve mucidinin hediyesi olan bir maksim makineli tüfeği getirmişti. Ayrıca ticaret malı olarak 27.262 yarda kumaş ve 3.600 pound boncuk ve yiyecek olarak Picadilly'deki Fortnum ve Mason firmasından en seçkin yiyeceklerden 40 hamal yükü getirmişti. Tarihte hiçbir zaman turistler ve fatihler arasındaki ayrım bu kadar bulanıklaşmamıştı. Kaşiflerin ardından ordu geldi. 70'li ve 80'li yıllarda, ordularının tüm Afrika direnişini alt edebileceğine dair kibirli inançlarını ortaya koyan Avrupalı devlet adamları, gelecekteki fetihlerinin nerede olacağını belirtmek için kıtanın haritalarına çizgiler çizdiler yıldız. 1873 ila 74'te General Volseli, Batı Afrika'nın en güçlü krallıklarından biri olan Eşinti'yi, tüfekler, Gatling silahları ve 7 poundluk sahra toplarıyla donanmış 6500 kişilik bir kuvvetle yendi. Benzer şekilde, mızrakları, tane silahları ve zehirli oklarıyla donanmış Senegalli hükümdar Lamine'nin ordusu, Gras Kropeçeklerle donanmış 1400 kişilik bir Fransız kuvveti tarafından yenilgiye uğratıldı. 1890'larda, sömürgeci birliklerin cephaneliğine maksim makineli tüfeklerinin ve hızlı ateş eden hafif topçu silahlarının eklenmesi, Avrupa-Afrika çatışmalarını daha da dengesiz hale getirerek savaşları katliamlara veya bozgunlara dönüştürdü. 1891'de, Porto-Novo yakınlarında, 2,5 saat süren bir savaşta 25 bin mermi ateşleyen 300 kişilik bir Fransız birliği, fon ordusunun tamamını mağlup etti. 1897'de, toplar, maksim makineli tüfekleri ve Snyder tüfekleriyle donanmış 32 Avrupalı ve 507 Afrikalı askerden oluşan bir kraliyet Nijer şirketi kuvveti, Sokoto Nupe Emirliği'nin 31 bin kişilik ordusunu yendi, nupe askerlerinin bazılarında dipçikten doldurmalı tüfekler olmasına rağmen, yetersiz eğitimleri nedeniyle düşmanlarının başlarının üzerinden ateş etmek zorunda kaldılar. Chad'da, çoğu Senegalli Tireyor olan 320 kişilik bir Fransız kuvveti, 1899'da Sudanlı köle tacirlerinin en vahşisi olduğu söylenen 12.000 adamı ve 2500 topuyla Rabah'ı mağlup etti. Sokoto halifeliği, 27 subay, 730 asker ve 400 hamaldan oluşan bir İngiliz kuvvetinin saldırısının ardından nihayet 1903'te düştü. Ve 1908'de Vaday'ın 10.000 kişilik ordusu 389 Fransız askeri tarafından bozguna uğratıldı. Belki de tüm sömürge seferlerinin en ünlüsü en azından İngilizce konuşulan dünyada General Kitchener'ın 1898'de Sudan'ı fethiydi. İngilizler, Sudanlı dervişlerin yetenekli ancak fanatik savaşçılar olduğuna inanıyor ve 1885'te General Gordon'u yenmelerinden onları sorumlu tutuyordu. Bu nedenle Kitchener'ın seferi, en yeni silahlarla donatılmıştı, dipçikten doldurmalı ve tekrarlayan tüfekler, maksim makineli tüfekler, sahra topçuları ve yüksek patlayıcı mermiler ateşleyen Altın Eğir Savaş Gemisi. Bir noktada İngiliz Devekol ordusu, dervişlerin saldırısı karşısında neredeyse yenilgiye uğramıştı. Seferde yer alan Winston Churchill, İngilizlerin verdiği cevabı şöyle anlattı. Ancak kritik anda savaş gemisi olay yerine geldi ve maksim makineli tüfeklerinden, seri ateşli silahlardan ve tüfeklerden çıkan ateşle aniden alevler saçmaya başladı. Menzil kısaydı, etkisi muazzamdı. Sular üzerinde zarifçe süzülen korkunç makine, güzel beyaz bir şeytan, kendini duman içinde sardı. İlerleyen binlerce insanla dolu kereri tepelerinin nehir yamaçları, toz ve kaya parçaları bulutlarına büründü. Hücum eden dervişler birbirine karışmış yığınlar halinde yere yığıldı. Arkadaki kitleler kararsızca durakladı. Onlar için bile çok sıcaktı. Ondurman'daki çınır, 40 bin kişilik ana derviş ordusuyla karşı karşıya geldi. Churchill'e göre, piyadeler, düşmanın uzakta olması ve subayların dikkatli davranması nedeniyle, acele etmeden ve heyecanlanmadan, istikrarlı ve sakin bir şekilde ateş ettiler. Ayrıca askerler işe ilgi duyuyor ve büyük özen gösteriyorlardı. Ancak bir süre sonra, salt fiziksel eylem sıkıcı hale geldi. Derviş tarafı ise çok farklı görünüyordu. Ve tüm bu süre boyunca, karşı taraftaki ovada kurşunlar eti parçalıyor, kemikleri kırıp döküyordu, korkunç yaralardan kan fışkırıyordu, cesur adamlar ıslık çalan metalin, patlayan mermilerin ve fışkıran tozun cehenneminde mücadele ediyor, acı çekiyor, umutsuzluğa kapılıyor ve ölüyorlardı. 5 saat süren çatışmanın ardından 20 İngiliz, 20 Mısırlı müttefik ve 11 bin derviş ölü olarak yerde yatıyordu. Böylece Ondurman Savaşı sona erdi. Bu, bilimin silahlarının barbarlar üzerinde kazandığı en önemli zaferdi. 5 saat içinde, modern bir Avrupa gücüne karşı şimdiye kadar kurulmuş en güçlü ve en iyi silahlanmış vahşi ordu, Neredeyse hiç zorluk çekmeden, nispeten az riskle ve galipler için önemsiz kayıplarla yok edildi ve dağıtıldı. 19. yüzyılın sonlarında Afrika'da Avrupalıların üstün ateş gücüyle Afrikalı direnişini kolayca alt ettiği genel kuralı, istisnasız değildir. Birkaç örnekte, özellikle Batı Sudan ve Etiyopya'da, Afrikalılar Avrupalıları uzun yıllar boyunca geri püskürtmeyi başarmıştır. Bu vakalar aynı zamanda yeni silahların önemini de göstermektedir. Anavatanı Yukarı Nijer ve Yukarı Senegal arasındaki yüksek dağlık bölge olan Samori Ture, geleneksel İslami askeri dini liderlik rolünü üstlenen sonradan görme bir liderdi. Eskimiş askeri geleneklerden etkilenmedi ve zamanının diğer Afrikalı yöneticilerinden daha iyi bir şekilde modern silahların önemini kavradı. Bölgede tüm birliklerini silahlarla donatan ilk liderdi. 1870'lerin başlarında, diğer Sudanlı yöneticilere karşı taktiksel üstünlük sağlayan ve takipçi kazanmasına yardımcı olan bir dizi tüfek satın aldı. 1886 yılına kadar çoğu Chessepot olmak üzere 50 adet dipçikten doldurmalı tüfek edinmişti. 1890'dan itibaren Sierra Leone'deki satıcılardan temin edebildiği kadar Gras ve Mauser tüfeği satın aldı. Tekrarlı tüfeklerle, Gras Kropeçek ve Lebel, donanmış Fransız birlikleriyle yaptığı birkaç savaştan sonra Samori, bu silahları Sierra Leone'den satın alarak veya savaş alanında ele geçirerek elde etmek için her türlü çabayı gösterdi. Tekrarlı tüfeklerinin sayısı 1887'de 36 iken, nihayet yenilgiye uğradığı 1898 yılında 4000'e yükseldi. Son 10 yılında, modern silahlarını akıllıca kullanarak ve ordusunun hareketliliğini sağlayarak ilerleyen Fransız kuvvetlerine karşı direnmeyi başardı, aslında, yöntemleri dervişlerin kitlesel saldırılarından ziyade, 20. yüzyılın sonlarındaki kurtuluş savaşlarının gerilla taktiklerine daha çok benzemeye başladı. Samori'nin kariyerinin en ilginç yönü, kendi silah endüstrisini kurma girişimiydi. Saint Louis'deki cephaneliğe Fransız tekniklerini öğrenmesi için bir demirci gönderdi. Haftada 12 silah üreten, çoğunlukla Gras Kropeche'in kopyaları olan 300 ila 400 demirci çalıştırdı, ayrıca günde 200 ila 300 fişek üretiyorlardı, eşleri ise barut yapıyordu. Ancak modern silahların üretimi, makine aletleri ve yüksek kaliteli çelik gerektirir ve Samori'nin ev yapımı silahları, Fransız ilerlemesini uzun süre durduracak kadar çok sayıda veya hassas değildi. Sonunda, Fransızlar Sierra Leone ve Libya'dan gelen tedariklere erişimini kestiğinde yenilgiye uğradı. Etiyopya'da da benzer bir durum yaşandı, ancak daha büyük ölçekte. Tevodros'un, 1855 ila 68, hükümdarlığı döneminde çeşitli bölgesel ordular tüfek, süvari ve topçu birlikleri kullandı. 1868'de bir İngiliz kuvveti, kısmen arkadan doldurmalı topları sayesinde Mekdela'da Tevodros'un ordusunu yendi. İngilizler evlerine döndüler, ancak teknolojik mirasları kaldı. Tevodros, misyoner zanaatkârları top dökümü için kullandı. Rakip bir savaş ağası olan Bezbiz Kasa, birliklerini eğitmek için Kirkham adında bir İngiliz çavuşu işe aldı. 1871'de rakiplerini yendikten sonra Kasa, İmparator Yohenist IV oldu. Etiyopya'da 1880'ler, çeşitli bölgesel beyler arasında ve batıda Sudanlı Mehdistlere ve doğuda İtalyanlara karşı savaşlarla geçti. Bu savaşlar sırasında ülkeye yabancı silahlar akın etti. Şovalı Menelik, Kızıldeniz'deki Massava'da İtalyanlardan arkadan doldurmalı toplar ve mühimmat temin edebildi. 1896 yılına gelindiğinde, Meneli'in ordusu, herhangi bir Afrikalı hükümdarın sahip olduğundan daha iyi donanımlıydı. Cephaneliğinde birkaç bin adet dipçikten doldurmalı tüfek, birkaç makineli tüfek ve hatta bazı sahra topları bulunuyordu. 17 bin kişilik bir İtalyan ordusu Etiyopya'ya ilerlediğinde, eşit derecede iyi donanımlı ve hatta daha iyi eğitimli bir orduyla karşı karşıya kaldı. İtalyanların 1 Mart 1896'da Aduva'da yenilgiye uğraması, savaş alanındaki taktiksel hatalardan ziyade, Meneli'ye silah tedarik etmeyi kabul ettikleri Vichel Antlaşması'ndan kaynaklanıyordu. Sadece silahlar değil, sömürge savaşlarında kullanılan strateji ve taktikler de, hem birbirleriyle karşı karşıya gelen ordular hem de 1. Dünya Savaşı öncesindeki Avrupalı askeri teorisyenlerin düşünceleri hakkında ortaya koydukları açısından dikkatimizi hak ediyor. Asya ve Afrika'daki Avrupa kuvvetleri, savaşın klasik kurallarının çoğunu çiğnedi. Ormanlık ve çalılık arazilerde genellikle dar patikalarda tek sıra halinde ilerlemek zorunda kaldılar. Zorlu arazide kilometrelerce uzanan açık ikmal hatlarına tamamen bağımlıydılar, Bazen askerlerin yanı sıra hamallar ve yük hayvanları içinde yiyecek ve ekmek getirmek zorundaydılar. Bu koşullar altında gerilla taktiklerine karşı savunmasız kalırlardı. Cezayir'de ve Hindistan'ın kuzeybatı sınırında olduğu gibi birkaç durumda, gerilla taktikleri kullanan yerli direniş güçleri, çok sayıda emperyalist askeri uzun süre meşgul etmeyi başardı. Ancak gerilla taktikleri nadirdi. Çünkü o dönemdeki çoğu batı dışı toplumda yaygın olandan daha esnek bir sosyal yapı ve daha yüksek bir siyasi bilinç seviyesi gerektiriyordu. Sudan'dan Güney Afrika'ya ve Batı Afrika'dan Çin'e kadar Avrupalıların en sık karşılaştığı savaş yöntemi, çok sayıda savaşçının cepheden saldırısı veya hücumuydu. Bu savaşçılar genellikle üstün cesaret sergiliyorlardı ve taktikleri ve disiplinleri, alıştıkları savaş türlerine uygundu. Ancak modern tüfeklere karşı bu yöntemler eskimişti. Koşarken ateş etmek, ayakta şarj etmek veya yakın mesafeden cirit fırlatmak, bu yeni koşullar altında intihar anlamına geliyordu. Savaşçı kitlelerinin açık saldırısına karşı, emperyalist güçler Napolyon döneminin meydanını, aşılmaz bir mermi yağmuruyla çevrili insan kalesini yeniden canlandırdılar. Bu, sayıları ne kadar fazla olursa olsun, daha düşük silahlarla donanmış saldıran güçlere karşı neredeyse yenilmez bir savunmaydı. Böyle bir savaş, Ekim 1893'te Güney Afrika'da, Zimbabwe yakınlarında gerçekleşti. 50 kişilik bir İngiliz Güney Afrika Polisi Birliği, Kral Lobe'nin 5000 kişilik Enedebele savaşçılarıyla karşılaştı. Enedebeleler mızrak ve kalkan taşıyordu, İngilizlerin ise 4 maksim, 1 Nordenfeld ve 1 Gardner tüfeği vardı. Bir buçuk saat içinde 3000 enedebele öldü. İmparatorluk tarihinin süslü üslubuna sahip İngiliz yazar Yarbay Graham Haçays'ın, çatışmayı şöyle anlattı. Irkçı fanatizmle alevlenmiş vahşi kabile mensupları, mızraklarla silahlanarak ordularını kurdular ve büyük bir güçle savaşa çıktılar, binlerce savaş davulu, dağılmış köyler arasında vahşi bir kresendo ile ilkel, intikam dolu bir ritimle çalıyordu. B -S A, P, Britanya Özel Kuvvetleri, Gönüllü Rodezyalılar tarafından aceleyle takviye edilmesine rağmen, baştan beri sayıca çok azdı. Savunmada durarak, içinde kadınların, çocukların ve erzakların toplandığı bir vagon kampı kurdular ve matabeleleri saldırıya kışkırttılar. Kampın köşelerine maksim makineli tüfekler yerleştirildi ve matabele ordularının, ölümcül mızrakların darbelerinin çok ötesinde defalarca nasıl yere serildiği kaydedildi. Emperyalist savaş bir paradoks sunar. Avrupalıların stratejisi öncelikle saldırgan nitelikteydi; düşmanı kendi topraklarında aramak, güçlerini ve hükümetini yok etmek ve topraklarını ele geçirmekti. Ancak taktikleri öncelikle savunmacıydı. Bu saldırgan strateji ve savunma taktiklerinin birleşimi. Avrupalıların yeni artan ateş gücü ve Afrikalılar ile Asyalıların gerilla savaşı taktiksel yanıtını geliştirme konusunda kaçınılmaz zaman gecikmesinin bir sonucuydu. 1871 ila 1914 dönemi boyunca sömürge savaşlarının sanatı ve teorisine çok az ilgi gösterilmiştir. O dönemde ve günümüzde çoğu Avrupalı askeri yazar bu dönemi bir barış dönemi olarak görmüş ve dolayısıyla bu küçük savaşlara pek dikkat etmemiştir. 19. yüzyıl sömürge savaşları üzerine yapılan çok az sayıdaki çalışmadan biri de Albay Charles Colwell'in Küçük Savaşlar, İlkeleri ve Uygulamaları adlı eseridir. 1906'da yayınlanan bu subaylar için ders kitabında yazar, saldırı stratejisi ve savunma taktiklerinin ilginç yan yana duruşunu kabul etmiş ancak bunun sonuçlarını incelememiştir. Avrupa'nın ateş gücündeki üstünlüğünü varsaymış ve neredeyse hiç yorum yapmamıştır. Bunun yerine, rakipler arasındaki sözde ahlaki farklılıkları tekrar tekrar vurgulamıştır. Bir yanda, coşku, kararlılık, cesaret, canlılık, cüretkarlık ve diğer asil erdemlerle dolu Avrupalı ve Avrupalı liderliğindeki askerler, diğer yanda ise barbar, vahşi, fanatik veya en iyi ihtimalle yarı medeni ırklardan oluşan ordular. Sierra Leone'de eski bir bölge komiseri olan Charles B., Volis'te benzer yazarlardan biriydi, Bölgeye atanan İngiliz subayları için bir kılavuz olan Batı Afrika Savaşları adlı eseri biraz daha gerçekçiydi. O da garip ve tehlikeli çevre, iklimin sinir bozucu etkileri ve kendi ormanlarının vahşi hayvanları gibi kurnaz vahşiler hakkında coşkulu ifadeler kullandı. O da Batı Afrika Savaş makinesindeki vazgeçilmez unsur olan İngiliz subayı önderliğindeki İngiliz ordusunun sert disiplini ve coşkulu birlik ruhundan övgüyle bahsetti. Ancak en azından kişisel deneyimlerinden modern tüfeklerin ve maksim makineli tüfeklerinin değerini biliyordu ve meydan savaşı durumunda köşelerinde maksim makineli tüfeklerin bulunduğu kare düzenini savunuyordu. Sömürge savaşlarının deneyimi, 1. Dünya Savaşı'nın felaketle sonuçlanan taktiklerini açıklamaya yardımcı olabilir. 40 yıl boyunca, Britanya, Fransa ve Almanya'nın savaştığı tek savaşlar sömürge savaşlarıydı ve bunlar yalnızca Napolyon'un zaferin anahtarının ezici ateş gücüyle desteklenen bir saldırı stratejisi olduğu ilkesini doğruladı. Birinci Dünya Savaşı generallerinin yanlış anladığı şey, yeni tüfeklerinin ve makineli tüfeklerinin savunma silahları olduğu ve sömürge zaferlerinin, zayıf silahlanmış düşmanlara karşı savunma taktikleriyle elde edildiğiydi. Koluğul, Volis ve Haçay'sının kast ve kültürü, sömürge güçlerinin etrafında sahte bir ahlaki ve ırksal üstünlük havası yarattı, bu da taktiklerdeki teknolojik devrimi gizledi. Flanders siperlerindeki tüfekli veya makineli tüfekli asker, ondurman meydanındaki veya Enedebellum'daki vagon kampındaki muadili kadar düşman saldırısına karşı savunmasızdı. Ancak bunun tersine, Flanders siperinin tepesinden çıkan asker, herhangi bir derviş veya enedebele savaşçısı kadar savunmasızdı. Birinci Dünya Savaşı'nın sürprizi, taarruzun intihara dönüşmüş olması, Avrupa Savaşçısı'nın varsayılan tüm erdemlerinin, canlılık, yaşam enerjisi, cesaret, birlik ruhu ve benzeri, aynı tüfek ve makineli tüfeklerden gelen mermi yağmuruna karşı önemsiz kalmasıydı. Modern piyade silahlarının Avrupa savaş alanlarındaki etkisi, Afrika'dakinin tam tersi oldu. Avrupa güçlerinin alışkın olduğu hızlı ve kolay başarıyı getirmek yerine, yeni ateşli silahlar zaferi imkansız hale getirdi. 3. Bölüm İletişim Devrimi 8. Bölüm Buharlı Lokomotifler ve Hindistan'a Karayolu Romalılar gibi, İngilizler de her zaman iletişime büyük önem vermişlerdir. Ve belki de İngiliz sömürge yönteminin dehası, yönetim becerisi kadar mühendislik becerisinde de yatıyordu. 15. ve 16. yüzyıllarda evlerini terk edip uzak diyarlara giden Avrupalılar, Avrupa ile temas kurmadan aylarca veya yıllarca hayatta kalabilecek, kendi kendilerine yetebilecek durumda olmak zorundaydılar. Bunu büyük ölçüde yerel kaynaklarla kendilerini tedarik ederek başardılar. 19. yüzyılda Asya ve Afrika'daki Avrupalılar, seleflerine göre çok daha fazla kaynağa sahipti. Ancak karşılığında, Avrupa'ya çok daha sıkı bir şekilde bağlıydılar. Tüfekler ve fişekler, buhar motorları, konser ve bezelye, kinin, resmi kırtasiye malzemeleri ve binlerce diğer ihtiyaç, Uzak diyarlardaki Avrupalıların gücünü ve rahatını sağlamak için fabrikalarda hassas bir şekilde üretilip dünyanın yarısına kadar teslim edilmek zorundaydı. Dahası, mallar ve bilgiler Avrupa emperyalizminin can damarıydı, iş anlaşmaları, idari raporlar, haber bültenleri ve kişisel mesajlar sömürgecileri destekledi ve kendi halklarının desteğini sağladı. 19. yüzyılın yeni emperyalizmi, yalnızca eski emperyalizmlerden önce geldiği için yeni değildi. Niteliksel olarak farklı bir olguydu. Tarihte ilk kez, sömürge metropolleri en uzak kolonileriyle neredeyse anında iletişim kurma ve daha önceki hiçbir imparatorlukta nakliye maliyetlerine katlanılamayacak kadar büyük hacimli malların kapsamlı ticaretini yapma imkanına kavuştular. Dünya, 19. yüzyılda önceki bin yıllardan daha derin bir dönüşüm geçirdi ve bu dönüşümler arasında Avrupa'yı dünyanın geri kalanıyla bağlayan iletişim ve ulaşım ağının ortaya çıkışı kadar göz kamaştırıcı sonuçlar veren çok az şey vardı. 1830'lara kadar, bir İngiliz Hindistan'daki biriyle yazışırken, Doğu Hindistan gemisiyle Afrika'yı dolaşan mektubunun hedefine ulaşması 5 ila 8 ay sürüyordu. Hint okyanusundaki Musonlar nedeniyle, mektubunu gönderdikten iki yıl sonrasına kadar cevap alamıyordu. 1850'lere gelindiğinde, Londra'dan gönderilen bir mesaj trenle Fransa üzerinden, vapurla İskenderiye'ye ve İskenderiye'den Kahire'ye, Deveil Süveyş'e, ardından vapurla Bombay veya Kalküta'ya gidiyor ve Londra'dan ayrıldıktan 30 ila 45 gün sonra ulaşıyordu. Cevap da 30 ila 45 gün daha sürüyordu. Toplamda 2 ila 3 aylık bir gidiş dönüş yolculuğu anlamına geliyordu. 20 yıl sonra, bir mektubun bombaya ulaşması hala bir ay sürüyorsa, bir telgraf 5 saat gibi kısa bir sürede oraya ulaşabiliyor ve cevap aynı gün geri gelebiliyordu. Ve 1924'te Britanya İmparatorluğu sergisinde Kral V. George kendisine bir telgraf gönderdi, dünyayı tamamen İngiliz hatlarıyla dolaştıktan 80 saniye sonra ona ulaştı. İmparatorluk çağındaki birçok İngiliz'in elde ettikleri dünya imparatorluğunu endüstrilerinin inanılmaz zekasının makul bir ödülü olarak görmelerine şaşmamalı. Buharın gemi hareket ettirmek için uygulanabilir bir yöntem olduğu kanıtlanır kanıtlanmaz bazı insanlar okyanusları buharla geçmeyi hayal ederken diğerleri bu fikri saçma ve doğaya aykırı olarak alaya aldı. Sıklıkla olduğu gibi her iki taraf da haklıydı. Buharın vaadi açıktı. En iyi yelkenli yolculuğunu bile zamana karşı bir kumar haline getiren değişken rüzgarlardan kurtulma özgürlüğü. Ancak bu başarıya ulaşmak uzun ve zordu. Buharla çalışan okyanus geçişleri ancak 1830'larda teknolojik olarak mümkün hale geldi ve bu tür girişimlerin mali olarak kendilerini haklı çıkarmaları ancak 1850'lerde mümkün oldu. Denize açılan ilk buharlı gemiler, yardımcı motorlara sahip yelkenli gemiler olan hibrit gemilerdi. 1819'da Amerika'dan İngiltere'ye Atlantik'i geçen Savan'a, 27 günlük yolculuğunun 4 günden azında buhar motorunu kullandı. Hindistan'a ulaşan türünün ilk örneği olan Enterprise adlı buharlı gemi, 1825'te Falmouth'tan Kalküta'ya yaptığı 113 günlük yolculuğun 63 gününde buhar kullandı. Nihayet 1838'de Sirius ve Great Western adlı iki buharlı gemi, Atlantik'i yalnızca buharla geçti ve iki yıl sonra Atlantik boyunca düzenli buharlı gemi seferleri başladı, böylece halka nihayet yelkenli gemilere bir alternatif sunuldu. Uzun gecikmenin nedeni buhar motorlarının İngiliz madenlerinden su pompalamaya başlamasından bu yana bir asırdan fazla bir süre geçti düşük basınçlı buhar motorunun denizde enerji kaynağı olarak serbest rüzgarla rekabet etmeye uygun olmamasıydı. 1830'lardan önce buhar makineleri büyük ve hassastı ve sık sık ayar ve yağlama gerektiriyordu. Deniz suyuyla beslenen kazanlar, biriken tuz tortularının kazınabilmesi için her üç veya dört günde bir kapatılmak zorundaydı. Yüksek dalgalar sık sık buharlı gemilerin çarklarına zarar veriyordu. Bu gemiler o kadar riskliydi ki, Parlamento 1831'de buharlı seyirde sık sık meydana gelen felaketleri ve bunların tekrarını önlemenin en iyi yollarını göz önünde bulundurmak için bir komite atadı. En kötüsü de, buhar motorları aşırı derecede yakıt tüketiyordu. Kömürün ucuz olduğu Britanya yakınlarında veya ağaçlarla kaplı Mississippi Nehri boyunca bu büyük bir sorun teşkil etmeyebilirdi. Ancak denizde ya çok büyük miktarda kömür taşımak zorundaydılar ya da yelkenli gemilerden tedarik edilmeleri gerekiyordu. Kömür kaynağına olan uzaklık elbette sorunu daha da artırıyordu. Örneğin, Great Western'ın 440 beygir gücündeki motoru, Atlantik'i geçmek için 650 ton kömür yakıyordu, bu da saatte beygir gücü başına ortalama 8 pound'a denk geliyordu. İlk cünırt yolcu gemisi olan 1840 tarihli Britanya'nın toplam kargo kapasitesi 865 tondu ve bunun 640 tonu kömürden oluşuyordu, bu da saatte beygir gücü başına yaklaşık 5 pound'a denk geliyordu. İlk buharlı gemilerin dezavantajları, onları avantajlarının yüksek maliyet faktörünü ağır bastığı görevlerle sınırlandırdı. Uzun mesafeli taşımacılıkta bu durum iki koridorda ortaya çıktı. Bunlardan biri, trafiğin yoğun olduğu ve zenginlerin okyanusu hızlıca geçmek için neredeyse her fiyatı ödemeye hazır olduğu İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasıydı. Diğeri ise İngiltere ile Hindistan arasıydı. Tarihsel olarak, Avrupa ile Hindistan arasında 3 rota olmuştur. Bunlardan biri Mısır üzerinden, Kızıldeniz'den ve Arap Denizi'nden geçer, ikincisi Suriye üzerinden Mezopotamya'ya, ardından Fırat ve Basra Körfezi'nden Arap Denizi'ne ulaşır, üçüncüsü ise Afrika'yı dolaşır. Her dönemde, denizcilik teknolojisine ve Orta Doğu politikasına bağlı olarak, bu rotalardan biri veya diğeri öncelik kazanmıştır. 19. yüzyılın başlarında Doğu Hindistan şirketi, Afrika'yı çevreleyen Cape Rotasını tercih ediyordu. Güvenliydi, çünkü Britanya, Napolyon savaşlarında Hollanda ve Fransız filolarını denizlerden silmişti. Ayrıca, aktarma gerektirmiyordu, yol boyunca Türkler, Mısırlılar ve Araplarla karmaşık ve hassas ilişkiler kurulmasını da zorunlu kılmıyordu. Ancak çok uzundu, yılın yarısında Hindistan'a doğru, diğer yarısında ise Hindistan'dan uzaklaşan Mus'un rüzgarları, bir mevsimde her iki yönde de seyahati kolaylaştırırken, diğer mevsimde imkansız hale getiriyordu. Bu nedenle, bir Doğu Hindistan gemisinin gidiş-dönüş yolculuğunu tamamlaması yaklaşık iki yıl sürüyordu. Orta Doğu'dan geçen her iki rotada İngilizler tarafından karayolu olarak adlandırılıyordu. Mezopotamya üzerinden geçen rota, Avrupa ile Suriye arasında ve yine Basra Körfezi'nin başından Hindistan'a kolay bir yolculuk imkanı sunuyordu. Ancak arada, yabancı düşmanı Arap kabilelerinin ve güvenilmez Türk yöneticilerinin yaşadığı, bazen Osmanlı İmparatorluğu'nun belirsiz dış politikasına tabi bir bölge bulunuyordu. Kızıldeniz rotası daha az siyasi zorluk sunuyordu. Ancak yelkenli gemiler için neredeyse aşılmaz doğal engeller vardı. Kızıldeniz, değişken rüzgarları, uzun süren sakinlikleri ve ani şiddetli fırtınalarıyla meşhurdu. Dibinde tehlikeli bir şekilde batık kayalar ve mercan resifleri bulunuyordu, kıyıları girintiliydi ve kıyı sakinleri batık gemileri yağmalama fırsatını memnuniyetle karşılıyordu. Nadiren de olsa, cesur bir Avrupalı gezgin veya acil bir posta paketi, Overland Route'un labirentlerinden geçmeyi başarırdı. Çünkü 19. yüzyılın başlarında Cape Root, çoğunlukla Doğu'ya giden yol haline gelmişti. Ancak Doğu sularında buharın ortaya çıkmasıyla her şey değişecekti. Doğu Hindistan şirketi için, karını İngiltere'nin Doğu ile ticaretindeki tek elinden ve mükemmel Doğu Hindistan gemi filosundan alan bir kuruluş için, Afrika'yı dolaşarak yapılan uzun yolculuk hayatın bir gerçeğiydi. Ancak, Hindistan ve İngiltere arasındaki ticaret hacmi hızla artarken, her iki ülkedeki iş adamları daha kısa bir rota için feryat ediyordu. 1796 ile 1817 yılları arasında, İngiltere'nin doğuya ihracatı 26.400 tondan 109.400 tona yükseldi. Özellikle İngiltere'nin Hindistan'a kumaş ihracatı önemliydi. 1814'te 201.182 sterlin değerinde 817.000 yardadan 1832'de 3.238.248 sterlin değerinde 51.833.913 yardaya yükseldi. Bu ticareti yürüten girişimciler 19. yüzyılda iletişimdeki gelişmelerin katalizörleriydi. 1822 yılında Britanya'da buharlı gemi taşımacılığına büyük bir ilgi olduğunu gören deniz subayı James Henry Johnston, Kalküta ile Süveyş arasında bir buharlı gemi seferi başlatmaya karar verdi. Projesini Kalküta'daki Anglo-Hinklilere satmak için Hindistan'a gitti. Onları ikna etmek için fazla çaba gerekmedi. Hubli nehrindeki küçük dayananın performansından etkilenen bir grup Anglo-Kalküta'lı, Büyük Britanya ve Hindistan arasında buharlı gemi taşımacılığını teşvik derneğini kurdu. Bu buhar komitesi, 69.903 rupilik bir buhar fonu oluşturdu, Hindistan Genel Valisi Lord Amherst 20.000 rupi, OUDH Nevab'ı 2.000 rupi ve Kalküta'nın çeşitli iş adamları da geri kalanını katkıda bulundu. Para, buharlı gemisi Bengal ile İngiltere arasında ortalama 70 gün süren 4 ardışık sefer yapabilen herkese ödül olarak sunuldu. Bu, elbette, Ümit Burnu rotasını izlemeyi gerektiriyordu. Johnston, ödülü kazanacak bir gemi inşa etmek için İngiltere'ye döndü. Johnston, Londra kapitalistleri arasında geniş destek buldu ve açık denizler için tasarlanmış ilk İngiliz buharlı gemisini inşa etmeye başladı. Uygun bir şekilde Enterprise adını taşıyan gemi, 141 fit uzunluğunda ve 464 ton ağırlığında olup, o dönem için büyüktü ve 2 adet 60 beygir gücünde mode motoruna sahipti. İnşaatçıları, geminin Cape Town'da bir yakıt ikmal molasıyla 60 gün içinde Calcutta'ya ulaşacağını güvenle bekliyorlardı ve gemiyi Ağustos 1825'te deneme seferi bile yapmadan denize açtılar. Ne yazık ki, gemi çok yavaş ve motorları çok fazla yakıt tüketiyordu, bu yüzden kısa sürede yakıtı tükendi. Toplamda Kalküta'ya ulaşması 113 gün sürdü ve bunun sadece 63 günü buharla ilerledi. Böylece ödülü kaybetti ve Kalküta'daki buharlı gemi meraklılarını hayal kırıklığına uğrattı. Bengal hükümeti gemiyi Burma Savaşı'nda kullanmak üzere satın aldı ve komite, Cesur bir girişimin takdiri olarak ödülün yarısını buharlı gemi Johnston'a verdi. Enterprise gemisinin seferi Kalkıta için bir başarısızlık olsa da, tüm Hindistan için öyle değildi. Musonlar nedeniyle, Avrupa'dan gelen bir yelkenli gemi Hindistan'ın doğu kıyılarına batı kıyılarından daha hızlı ulaşabiliyordu. Ancak buharlı gemiler rüzgarlarla değil, mesafeyle hareket ederdi, ve 1820'lerin teknolojisi keyip rotası için uzun mesafeli bir buharlı gemi üretemese de, Bombay'dan karayollarını açmayı ve bu şehri Hindistan'a yeni bir giriş kapısı yapmayı vaat ediyordu. Bu nedenle Bombay'daki Anglo-Hintliler, Kalküta'daki Anglo-Hintlilerin büyük hayal kırıklığına uğramasına rağmen, karayolu fikrini benimsediler. Her topluluk kendi hükümetinin desteğini aldı, bir tarafta Bombay başkanlığı ve Hindistan donanması, 1830'a kadar Bombay Deniz Kuvvetleri olarak biliniyordu, diğer tarafta Kalküta ve Madras Başkanlıkları ve Hindistan Genel Valisi. Ve rakipler arasında uzaktaki Doğu Hindistan şirketi ve İngiliz hükümeti tereddüt ediyordu. Özel girişimler için çok pahalı olan buharlı gemi teknolojisi, böylece Britanya Hindistan'ının karmaşık siyasetine takıldı. Britanya ile Hindistan arasında buharlı gemi taşımacılığını başlatma başarısı, iş girişimcilerinden ziyade Bombay başkanlığı hükümetine aittir. 1823'te ve yine 1825 ila 26'da Bombay valisi Mount Stuart Elphinstone, Londra'daki yönetim kurulundan Kızıldeniz'de buharlı gemi seferi başlatılmasına izin vermesini istedi. Hiçbir yanıt alamayınca planlarına devam etti ve Bombay deniz kuvvetlerine Arap ve Kızıldeniz kıyılarını haritalandırmaya başlama emri verdi. 1827'den sonraki halefi Sir John Malcolm, Elphinstone'un planlarını, Hint Donanması müfettişi Sir Charles Malcolm ve Kraliyet Donanması Akdeniz Filosu komutanı Amiral Sir Pulteney Malcolm'un da yardımıyla başarıyla uyguladı. 1828'de Süveyş'e giden yol boyunca kömür stokları depolandı ve Bombay Deniz Kuvvetleri Enterprise gemisini satın aldı. Bu gemi arızalanınca Malcolm kardeşler Bombay'da yeni bir gemi inşa ettirdiler. Tüm planı şiddetle yasaklayan yönetim kuruluna yıldız alaycı bir saygı göstererek, gemiye başkanları Hugh adını verdiler. Hugh tik ağacından yapılmış, 140 fit uzunluğunda ve 25 fit genişliğinde bir gemiydi ve 2 adet 80 beygir gücünde mode siley motoruyla çalışıyordu. Enterprise'ın yetersiz yakıt tedariki nedeniyle başarısız olduğunu bilen Charles Malcolm, Hulinsey'in iyi bir şekilde tedarik edilmesini sağladı. Gemi, 20 Mart 1830'da Bombay'dan yola çıktı, ambarı, kamaraları ve güvertesi o kadar kömürle doluydu ki neredeyse hareket edemiyordu. Buna rağmen, varış noktasına üçte bir mesafede, adehte kömürü tükendi. Süveyş'e yolculuğun neredeyse üçte biri 12 gün yakıt ikmali ile geçti. Tüm yakıt, Afrika'nın etrafından yelkenli gemilerle ton başına 13 sterline varan bir maliyetle getirilmişti ve Bombay ile Süveyş arasındaki gidiş dönüş yolculuğu 1700 sterlin gibi çok yüksek bir maliyete sahipti. Ancak bu para iyi harcanmıştı, çünkü Hülinzi'nin başarısını sağladı. Enterprise gemisinin Hindistan'a ulaşması bir yelkenli geminin ulaşması kadar uzun sürerken, Hülinzi'nin Bombay'dan taşıdığı posta Londra'ya rekor bir süre olan 59 günde ulaştı. Kızıldeniz rotasının açılması, İngiliz buharlı gücünü ve dolayısıyla İngiliz siyasi gücünü dünyanın yeni bir bölgesine aniden taşıdı. Hülinzi'ye bir kömür ikmal istasyonu sağlamak için, Afrika boynuzu açıklarındaki Sokotra Adası'nın hükümdarı, 1835'te adasını Bombay başkanlığına satmaya davet edildi, Reddettiğinde, birlikler adayı zorla ele geçirdi. Kısa süre sonra Aden'in Sokotra'dan daha iyi bir liman ve daha sağlıklı bir iklim sunduğu anlaşıldı. Hükümdarı, sultan, korkutuldu ve rüşvet verildi. Ancak 1839'da ancak zorla teslim oldu. Aden'in fethi, Burma veya Pencap'ın fethi gibi, ikincil emperyalizmin klasik bir örneğidir. Bir bölge İngiltere tarafından değil, İngiliz Hindistan'ı tarafından ele geçirildi ve daha sonra isteksizce İngiliz hükümeti tarafından kabul edildi. Bu arada, Kızıldeniz rotası gelişiyordu. Hülinzi gemisi Bombay ve Süveyş arasında hızla sefer yapıyordu, bir sefer sadece 21 gün sürüyordu. Süveyş'ten Posta, develerin sırtında Kahire'ye, oradan da Mavnalarla Nil üzerinden İskenderiye'ye taşınıyordu. İskenderiye'de, bazen bir ay kadar, bir ticaret gemisinin onu Malta'ya götürmesini bekliyordu, burada İngiliz Amiralliğinin düzenli buharlı gemi seferleri başlıyordu. Faydaları azdı, bazı ilk seferlerde sadece iki yolcu ve bir düzine mektup taşınıyordu ve maliyetler o kadar yüksekti ki, yönetim kurulu defalarca daha fazla buharlı gemi seferini yasakladı ve postayı almak için İskenderiye'ye bir buharlı gemi göndermeyi reddetti. Ancak 1834'te parlamentoyu bir seçim komitesi atamaya zorlayan aynı kamuoyu baskısı hala güçlüydü. 1835'te İngiliz Postanesi, Mısır üzerinden Hindistan'a mektup kabul edeceğini duyurdu. Fransızlar, Marsilya'dan İskenderiye'ye hızlı bir buharlı gemi seferi başlattı ve İngiliz gemilerinden bazı trafiği aldı. Ertesi yıl, Fırat rotasının başarısızlığına ikna olan Piakok, Yöneticileri iki yeni gemi sipariş etmeye ikna etti, 617 tonluk ve 210 beygir gücünde bir motorla çalışan Atalanta ve 765 tonluk ve 220 beygir gücünde bir motorla çalışan Berenice. Denizde seyreden buharlı gemiler artık işlevsel makinelerdi, Atalanta, yalnızca buhar gücüyle 68 günde Hindistan'a, yani Ümit burnuna ulaştı. Fırat Seferi üyeleri Haziran 1837'de İngiltere'ye döndüğünde, eski Hindistan Genel Valisi Lord William Bentinck, avam kamerasında Kızıl Deniz üzerinden Hindistan ile buharlı gemiyle iletişim kurmanın en iyi yollarını araştırmak üzere başka bir seçici komite kurulmasını önerdi. Bentinck uzun yıllardır buharlı gemi meraklısıydı. 1828'den 1834'e kadar Hindistan genel valisi olarak Ganj nehrinde buharlı gemi seferlerini başlatmıştı. Daha sonra Glagow'dan milletvekili olarak, Hindistan'a buharlı gemiyle iletişim kurma projelerinin neredeyse tamamına adını vermişti. Ona göre, bu, Hindistan'ın, ahlaki gelişiminin en büyük motoru, iki ülke arasındaki iletişim kolaylaştıkça ve kısaldıkça, medeni Avrupa, Adeta bu geri kalmış bölgelere yaklaşacaktır, büyük bir akarsuda gelişmenin başka hiçbir şekilde beklenemeyeceği gibi. Banting yeni seçici komitenin başkanı seçildi ve Hop House üye oldu. Komite, Hulingzi, Atalanta ve Serenice adlı buharlı gemilerin avantajlarını ve Kızıldeniz rotasında ek buharlı gemilerin maliyetini ve faydasını tartıştı. Piyakok, buharlı gemi hizmetinin maliyetleri ve Hindistan'a giden çeşitli rotaların göreceli mesafeleri hakkında bir kez daha ifade vermeye çağrıldı. 15 Temmuz 1837'de yayınlanan seçici komite raporu, zaten açık olanı yalnızca doğruladı, Kızıldeniz Rotası'nın zaferi. 1838'de yönetim kurulu bir adım daha ileri giderek, Gururlu eski Hint donanmasının posta ve yolcu taşımacılığı için buharlı bir hizmete dönüştürülmesini emretti. Kısa süre sonra yeni buharlı gemiler eklendi, 1838'de Semiramis, 1839'da Zenobia ve Victoria, 1840'da ise Auckland, Kleopatra ve Sesostris. Mısır üzerinden düzenli aylık buharlı seferler artık bir gerçeklikti. Bombay hükümetinin teknolojik çözümü, Palmerston ve Kalküta Buhar Lobisi'nin daha politik düşüncelerine üstün gelmişti. Hint donanması Kızıldeniz rotasını açtıktan kısa bir süre sonra özel girişimlerde devreye girdi. Bunu yapan ilk firma Peninsular and Oriental Steam Navigation Co. veya kısaca P.O. oldu. Başlangıçta Dublin and London Steam Packet Co. olarak kurulmuştu. Ancak 1835'te İspanya'daki Vigo'ya bir hizmet ekledikten sonra Peninsular Steam Navigation Co. adını aldı. İki yıl sonra, İngiliz hükümeti tarafından özel bir firmaya verilen ilk sözleşme olan Cebelitarık'a posta taşıma sözleşmesini kazandı, bundan sonra karlı ve güvenilir posta sözleşmelerinin güvencesi altında büyümeye başladı. 1840 yılında, Peninsular and Oriental adıyla Malta ve İskenderiye'ye hizmet vermeye başladı ve Bombay'dan Süveyş'e Hint donanmasının posta servisiyle bağlantı kurdu. 1842'de Süveyş'ten Kalküta'ya bir sözleşme ile Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'na girdi ve böylece Doğu Hindistan'daki Anglo-Hintlilerin uzun zamandır süre gelen hayalini gerçekleştirdi. Bu hizmet için, Hint donanmasının silahlı buharlı gemilerinin yanında oldukça küçük kalmasına neden olacak kadar lüks ve büyük, 1800 ton, 520 beygir gücü, bir gemi olan Hindostan'ı inşa etti. Ertesi yıl, Doğu Hindistan şirketinden Bombay Suez rotasını devralmayı teklif ederek, şirkete yılda yaklaşık 30 bin sterlin tasarruf sağlamayı önerdi, ancak gurur nedeniyle bu teklif reddedildi. Bu arada, karayolu üzerinden yapılan yolcu trafiği hızla artıyordu, 1839'da 275 olan yolcu sayısı 1845'te 2100'e, 1847'de ise 3000'den fazla kişiye ulaştı. 1840'ların ortalarında ise her karayolu postasında 100.000 mektup bulunuyordu. 1845'te P.O. düzenli seferlerini Penang, Singapur ve Hong Kong'a genişletti. 1850'lerin ortalarına gelindiğinde, bir zamanlar zorlu ve riskli olan Doğu'ya yolculuk hızlı ve nispeten kolay hale gelmişti. Süveyş-Bombay güzergahı için, Doğu Hindistan şirketinin 1854'te nihayet vazgeçtiği güzergah, P, o dünyanın en büyük buharlı gemisi olan 3500 tonluk Himalaya'yı hizmete soktu. 1840'larda 8 veya 9 not olan hızlar, 1850'lerin ortalarında 11 ila 14 nota yükseldi, Londra'dan Bombay'a tüm yolculuk artık sadece bir ay sürüyordu. 1860'ların başlarında P ve O'nun 39 gemisi sadece Hindistan'a değil, Malaya, Singapur, Çin ve Avustralya'ya da hizmet veriyordu. Bu filoya yakıt sağlamak için şirket, Düzinelerce yelkenli kömür gemisi ve ayrıca Kahire ile Süveyş arasında birkaç yüz deveden oluşan bir sürü kullanıyordu. 9. Bölüm Verimli Buharlı Gemilerin Ortaya Çıkışı 1820'ler ve 1830'lardaki buharlı gemilerin işletilmesi o kadar karsızdı ki, kullanımları hükümetlerle sınırlı kaldı ve o da sadece Hindistan ile iletişim gibi acil siyasi ihtiyaçlar olduğunda gerçekleşti. Sıradan yük ve yolcu taşımacılığı uzun yıllar yelkenli gemilere bağımlı kaldı. Hatta P, o bile sadece posta sözleşmeleri sayesinde varlığını sürdürdü. Denizde seyreden buharlı geminin, doğu denizlerinde uzun yolculuklarda yelkenli gemilerle ekonomik olarak rekabet edebilecek, sübvansiyon almayan özel bir girişim nesnesi haline gelmesi için, onu tamamen farklı bir makineye dönüştürecek birkaç iyileştirme yapılması gerekiyordu. Bunlar demir gövde, pervane ve yüksek basınçlı motordu. Demir, gemi yapımında ahşaba göre büyük avantajlar sunar. Ahşaptan o kadar daha güçlüdür ki, 2,5 inçlik bir demir kiriş, 2 fitlik bir meşe kirişin işini yapabilir. Bu nedenle, demir bir gemi, aynı deplasmana sahip ahşap bir gemiden dörtte bir daha hafif olabilir, altıda bir daha fazla kargo alanına sahip olabilir ve yine de aynı derecede güçlü olabilir. Geminin ağırlığındaki tasarruf ve ek kargo alanı, tam yüklü bir demir geminin ağırlığının %65'inin kargo olabileceği anlamına gelirken, ahşap bir gemide bu oran sadece %50'dir. Hafifliği ayrıca, demir bir geminin daha az enerjiyle daha uzağa gitmesini sağlar, bu da yakıt tüketimi yüksek buharlı gemiler için önemli bir husustur. Yapısal sınırlamalar nedeniyle, en iyi meşe ağacından yapılmış bir geminin uzunluğu en fazla 300 fit, yaklaşık 91 metre, olabilirdi. 18. yüzyılda, 150 fit, yaklaşık 45 metre uzunluğundaki ticaret gemileri büyük kabul ediliyordu, en büyük Doğu Hindistan gemilerinden biri olan Hop, 200 fit, yaklaşık 61 metre uzunluğunda ve 40 inç, yaklaşık 101 santimetre genişliğindeydi. Savaş gemileri bile küçüktü, Nelson'ın Victory gemisi 186 fit, yaklaşık 57 metre, uzunluğunda ve 52 inç, yaklaşık 151 santimetre, genişliğindeydi, 1418 tarihli Grace Diodan neredeyse hiç büyük değildi. Buna karşılık, demir bir gemi neredeyse her boyutta olabilirdi. Britanya'nın en cesur mühendisi Isambard Kingdom Brunei, bir geminin su içindeki hareketine karşı direncinin boyutlarının karesiyle, kapasitesinin ise küpüyle arttığını hesapladı. Bu da onu, 1858'de Great Eastern'ı denize indirene kadar giderek daha büyük gemiler inşa etmeye yönlendirdi. 692 feet uzunluğuyla, 20. yüzyıldan önce inşa edilen diğer tüm gemileri gölgede bırakıyordu. Ve eğer kapasitesine uygun motorlar, limanlar ve müşteriler olsaydı, Brunei'nin haklı olduğunu kanıtlamış olurdu, çünkü gövdesi her vadi yerine getirmişti. Şekil açısından da demir avantajlar sunuyordu. Ahşap bir geminin açık denizlerin gerilimlerine dayanabilmesi için oldukça sağlam olması gerekiyordu ve 1847'deki ortalama ahşap yelkenli gemi, genişliğinden 4,3 kat daha uzundu. Demir, daha az dirençle karşılaşan ve daha fazla yelken taşıyan, dolayısıyla daha hızlı olan uzun ve ince gövdeli gemiler inşa etmeyi mümkün kıldı. Nitekim 1870'lerin en hızlı yelkenli gemileri, uzunlukları genişliklerinin 6, 7 hatta 8 katı olan demirden yapılmış gemilerdi. Diğer şekillerde ahşaba göre demir de daha kolay elde edilebilir, örneğin, Geniş düz tabanlı ve hareketli omurgalı, nehirler için yeterince sığ ancak okyanus dalgalarına dayanacak kadar güçlü karakteristik gambot. Demir gemiler, ahşap gemilere göre sadece daha uygun maliyetli değil, aynı zamanda daha güvenlidir. Birincisi, demir ahşaptan daha güçlü ve esnektir, bu nedenle çarpışma veya karaya oturma durumunda yırtılma olasılığı daha düşüktür. İkincisi, demir gemiler su geçirmez bölmelerle inşa edilebilir yıldız, bu da gövde kırılırsa su baskınını tek bir bölmeyle sınırlandırır. Son olarak, demir bir geminin yanma olasılığı daha düşüktür, bu, özellikle buharlı gemilerde önemli bir husustur. Son olarak, demir gemiler ahşap gemilerden daha dayanıklıdır. Özellikle buharlı gemilerde görülen birçok soruna maruz kalmazlar, Kazanların yakınında kuru çürüme, sıcak sularda kurtçuklar ve su böcekleri ve motorun titreşimlerinden kaynaklanan gevşeme. En iyi koşullarda, iyi meşe ağacından yapılmış, uygun şekilde işlenmiş ve 10 yıl kurutulmuş bir ahşap gemi 100 yıla kadar dayanabilir. Ancak ahşap gemiler çok sık 2 veya 3 yıl sonra çürümeye başlar ve ortalama olarak sadece 12 ila 15 yıl dayanırlar. Öte yandan, demir gemiler düzenli olarak boyanırsa batana veya hurda olarak satılana kadar dayanırlar. Demir gemilerin avantajları uzun süre belirgin değildi. Demir kullanımının gemi yapımına girmesi, tecrübesizliğin ve asırlık bir endüstrinin ön yargılarının üstesinden gelmek için büyük bir ekonomik teşvike ihtiyaç duyuyordu. İlk demir tekneler, 18. yüzyılın sonlarında yapılan küçük deneysel teknelerdi, 1777'de Yorkshire'daki Foss Nehri'nde 12 ayaklık bir gezi teknesi ve demir ustası John Wilkinson'ın 1787'de inşa ettiği 70 ayaklık kanal teknesi Tırayıl. İlk demir buharlı gemi olan Erin Mambi, 1820'de Staffordshire'daki Horsley Demir fabrikasından çıktı. Parçalar halinde üretilen gemi Londra'ya taşındı ve Thames Nehri'nde monte edildi. Böylece uzun bir İngiliz buharlı gemi kitleri dönemini başlattı. 1821'de Manş Denizi'ni geçerek Sen Nehri'ne doğru yol aldı ve sonraki 30 yıl boyunca yolcu hizmeti verdi. Demir gemi yapımı denizcilik konularında eşi benzeri görülmemiş yeniliklerin yaşandığı 1830'larda ciddi anlamda başladı. 1837'de Lord ailesi 198 feet uzunluğuyla o zamana kadar inşa edilmiş en büyük demir buharlı gemi olan Rainbow'u inşa etti. Ertesi yıl, Atlantik buharlı gemiler tarafından fethedildi, Great Western ve Sirius, rekor kıran 15 günde okyanusu geçerek New York'a birbirlerinden birkaç saat arayla ulaştılar. Aynı yıl, iki gemiye yeni bir tahrik yöntemi olan vidalı pervane takıldı. Bunlardan biri Sir Francis Pettit Smith'in Archimedes'i idi, diğeri ise Lair tarafından inşa edilen Robertev, Stoktındı ve İsveçli John Ericson tarafından tasarlanan bir pervaneye sahipti. Eşit büyüklükte ve güçte iki yelkenli gemi, pervaneli Redla ve çarklı Aleko arasında yapılan bir halat çekme yarışında ilki kolayca kazandı ve pervanenin üstünlüğünü kanıtladı. Bu cihaz özellikle okyanus yolculukları için uygundu. Çünkü yüksek dalgalar, çarkların suya girip çıkmasına, çarklara zarar vermesine ve makineleri zorlamasına neden oluyordu. 10 yıl içinde, neredeyse tüm yeni buharlı gemiler pervaneli olarak inşa edildi. Ve 1839'da Profesör George Harry, Nemesis örneğinde gördüğümüz gibi pusula sorununu çözdü. Teknik itirazlar artık demir buharlı gemilerin kabulünü engelleyemez hale geldi. Bu yeni teknolojilerin doruk noktası, 1843'te denize indirilen Brunei'nin Büyük Britanya gemisiydi. Bu gemi, gemi yapımındaki en son fikirleri bir araya getirdi. Şimdiye kadar inşa edilen en büyük gemiydi, demirden yapılmıştı ve pervanesi vardı. Lüks bir şekilde donatılmış olan bu gemi, ilk gerçek okyanus gemilerinden biriydi. 1843'ten beri süre gelen kariyeri, 1840'lardaki demir gemi yapımının mükemmelliğini göstermektedir. 1846'da İrlanda kıyılarında başka herhangi bir gemiyi batıracak kayalara çarptı, ancak neredeyse hiç hasar görmedi. Kısa sürede onarılan gemi, 40 yıl daha hizmet vermeye devam etti. 1886'dan 1937'ye kadar depolama gemisi olarak hizmet verdi, ardından Falkland adalarında tekrar karaya oturtuldu. Bugün, kurtarılıp onarılan Büyük Britanya, inşa edildiği Bristol Limanı'nda, Buhar ve Demir Çağı'nın kahramanlık dönemine bir müze ve anıt olarak yatıyor. Gövdesi her zamanki gibi sağlam. Ahşap gemilerden demir gemilere geçiş, ekonomik güçlerinde bir sonucuydu. 18. yüzyılda ve Napolyon savaşları sırasında, Britanya, güvenliği ve şanı için gerekli olan gemileri inşa etmek için son büyük ormanlarını feda etti. Ahşap bir geminin ton başına maliyeti, 1600'de 5 sterlinden 1775'ten sonra 20 sterline ve 1805'te 36 sterline yükseldi. Sadece ahşap, o dönemdeki bir savaş gemisinin maliyetinin %60'ını oluşturuyordu. İngiliz gemi inşaatçıları giderek daha çok yabancı keresteye, özellikle İskandinavya ve Kuzey Amerika'dan gelen keresteye yöneldiler. Bu arada, Britanya kadar güçlü bir denizcilik geleneğine sahip genç Amerika Birleşik Devletleri, gelişen tersanelerini beslemek için ucuz ve bol keresteye erişebiliyordu. 1840 yılına gelindiğinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2 milyon 140 bin tonluk gemi hacmi vardı. Britanya'nın ise 2.724.000 tondu ve İngiliz ticaret filosunu geçme tehdidinde bulunuyordu. Sanayi devriminin temel taşları olan buhar ve demir, Britanya'yı kurtardı. Ham demir üretimi arttıkça ucuzladı. 1810'da ton başına 6,30 sterlin olan fiyatı, 1820'de 4,50 sterline, 1830'da 3,44 sterline ve 1840 ile 1870 yılları arasında ortalama 2,60 sterline düştü. Bu arada üretim şu şekilde arttı. 1800-200 bin ton. 1810-360 bin. 1820-400 bin. 1830-650 bin. 1841 milyon 400 bin. 1850-2 milyon. 1864 milyon 1875 milyon 500 bin. bu faktörler demirin erdemleri kadar gemi inşaatçılarını ve müşterilerini ikna etti ve İngiliz gemi inşa ve denizcilik üstünlüğünü yarım yüzyıldan fazla sürdürdü. 1850 civarında demir buharlı gemi artık bir yenilik olmaktan çıktı ve standart gemi olarak kabul edildi. Bu dönüm noktası, Aaron Mambi gibi bir yeniliğin doğuşundan veya Büyük Britanya gibi özellikle ünlü bir örnekten çok daha belirsizdir. Belki de 1848'de, ahşap gemilerini rahatsız eden termitlerden bıkan Peninsula and Oriental şirketi, Hint okyanusu için ilk demir buharlı gemilerini satın aldığında gerçekleşti. Ya da belki de 50'li yılların ortalarında gerçekleşti. O zamana kadar İngiliz postanesi, postanın ahşap çarklı buharlı gemilerle taşınmasında ısrar ediyordu ve bu isteğe saygı göstererek Junert Line, ilk demir gemisi Persia'yı satın almak için 1856'ya kadar bekledi. Yine 1856'da, Londra'daki Lloyd şirketi, demir ticaret gemileri için şartnameler yayınladı. Bu gibi muhafazakar kurumlar nihayet bir yeniliği kabul ettiğinde, onun gerçekten kabul gördüğünden emin olabiliriz. 1840'ların en iyi buharlı gemileri örneğin Great Britain neredeyse her açıdan Clermont veya Hulinsy'den ziyade 20. yüzyılın büyük okyanus gemilerine daha yakındı, sadece motorları hala nispeten ilkeldi. 19. yüzyılın başından beri mühendisler, Buhar basıncını artırarak motorları daha verimli hale getirmeyi biliyorlardı. Aslında, Cornwall'daki kalay madenlerinden su pompalayanlar gibi sabit kara motorları, herhangi bir deniz motorundan daha verimliydi. Deniz motorlarının sorunu, kazanlarında tuz birikintileri bırakan deniz suyu kullanmalarıydı. Yüksek basınçlı motorlarda bu birikimler son derece tehlikeliydi. Sonuç olarak, 1850'lerin deniz motorlarının basıncı yaklaşık 25 pound, inç kare ile sınırlıydı. Ancak 1834'te Samuel Hall, buharı tuzsuz damıtılmış su şeklinde kazanlara geri dönüştürme yöntemini icat etmişti, bu, kazanları korozyondan kurtardı ve daha yüksek basınçlara olanak sağladı. Hall'ın yüzey kondansatörü, 1850'lerin sonlarına kadar kademeli olarak geliştirildi ve bu dönemde neredeyse tüm yeni deniz taşıtlarına dahil edildi. Yüzey kondansatörlerinin sağladığı yüksek basınçlar, bu basıncı daha etkili bir şekilde kullanan bir cihazın, yani bileşik motorun geliştirilmesine yol açtı. Charles Rudolph ve John Elder tarafından patentlenen bu sistem, iki silindir kullanıyordu, küçük bir silindir kazandan gelen yüksek basınçlı buharla beslenirken, daha büyük bir silindir ise küçük silindirden çıkan düşük basınçlı buharla dolduruluyordu. Bu cihaz 1854 gibi erken bir tarihte tanıtılmış olsa da, asıl kullanımını 1860'larda gösterdi. 1862'de inşaat mühendisi Alfred Holt, özellikle Doğu denizlerinde uzun mesafeli ticaret için klitoru inşa etti. 3 yıl sonra Hint Okyanusu ve Uzak Doğu'ya seferler düzenleyen Ocean Steamship Co. yukurduğu Agamemnon, Ajax ve Açılsadlı 3 adet daha bileşik motorlu buharlı gemiyi denize indirdi. Motorunun basıncı inç kare başına 9 pound olan ve saatte beygir gücü başına 5 pound kömür tüketen 1843 tarihli Britanya'nın aksine Volton gemilerinin basıncı yaklaşık 60 psi ve kömür tüketimi saatte beygir gücü başına 2,25 pound idi. 1865'te bunlardan biri sefere çıktı. İngiltere'den 8500 mil uzaklıktaki Mauritius'a yakıt ikmali yapmadan gidilebiliyordu. Bu sırada Rudolf ve Elder, Uzak Doğu'ya hizmet veren Pasifik Buharlı Gemi Şirketi için çift motorlu gemiler inşa ediyordu. Nihayet denize açılan buharlı gemiler Sıradan kargolar taşıyan özel nakliyecilerin ilgisini çekecek kadar ekonomik hale gelmişti. 10. Bölüm, Süveyş kanalı, buhar veya ütü gibi bazı teknolojiler, bilinmezlik içinde doğar ve evrimleştikçe çevrelerini yavaş yavaş değiştirirler. Diğerleri ise tam tersine, uzun zamandır müjdelenen bir milenyumun niteliğini taşır. 19. yüzyılın hiçbir olayı, Süveyş kanalının açılışı kadar büyük bir beklentiyle karşılanmamış veya bu kadar dramatik ve coşkulu bir şekilde kutlanmamıştır. 17 Kasım 1869'da Fransa İmparatoriçesi Eugeni, 3 günlük Süveyş yolculuğu için imparatorluk yatı Aygıl ile kanala girdi. Avusturya İmparatoru, Prusya Veliat Prensi, Rusya Büyük Dükü ve bir dizi diğer devlet adamı, reklam meraklısı, Gazeteci ve parti katılımcısı 68 vapurla onları takip etti. Şampanya aktı, konuşmalar havayı doldurdu. Yüzyılın en önemli sosyal olayıydı ve inanılmaz bir rakam olan 1.300.000 sterline mal oldu. Kanalın öyküsü ironilerle doludur. Firavunlar döneminde Kızıldeniz'den nile uzanan kanallar varken, Akdeniz Kızıldeniz kanalını ilk öneren kişi 8. yüzyıl halifesi Harun El Raşid'di. Napolyon Bonaparte, 1797 ila 98'deki Mısır işgali sırasında mühendislerine önerilen kanal güzergahını incelemelerini emretti. Onların bir hatası Kızıldeniz'in Akdeniz'den 81 santimetre daha yüksek olduğu sonucuna vardılar projeyi birkaç on yıl erteledi. Hülinzi'nin öncülük ettiği Kızıldeniz yolu, bir kanalın gerekliliğini açıkça ortaya koydu. Normalde kolay olan bir yolculukta, Mısır'dan geçiş, doğuya giden rota üzerindeki en ciddi darboğaz olduğu ortaya çıktı. Yolcular, çölü geçmek, kamp kurmak veya Süveyş'in kötü şöhretli sefil otellerinden birinde beklemek için 8 ila 10 gün süren bir sefalet içinde zaman geçirmek zorundaydı. Ayrıca, Hindistan'a giden vapurlar için gerekli tüm kömür, develerin sırtında Süveyş'e getirilmek zorundaydı. 1830'larda Kaşif Francis Chisney ve Fransız mühendisliğini Linent de Bellefons, Seleflerinin hesaplamalarındaki hatayı fark ederek Mısır Paşası Mehmet Ali'ye deniz seviyesinde bir kanal önerdiler. 1841'de, İngiltere ve Mısır arasındaki savaşın ortasında, P. Ve onun genel müdürü Arthur Anderson, karayolu ulaşım durumunu incelemek üzere Mısır'a gitti. Mehmet Ali tarafından nazikçe karşılanan Anderson, kendisine bir kanala duyulan ihtiyacı dile getirdi. 1846 ila 47'de, Pozitivist Kont de Saint Simon'un öğrencisi Prosper Enfantin, Süveyş kanalı çalışmaları derneğini kurdu. Birkaç mühendis ekibi önerilen kanalın güzergahını inceledi ve hepsi aynı sonuca vardı, Kızıldeniz ve Akdeniz aynı seviyedeydi ve aralarında kum tepeleri ve tuz bataklıklarından oluşan düz bir arazi vardı, bu da kanal inşaatçıları için ciddi bir mühendislik zorluğu oluşturmuyordu. Süveyş kanalının 20 yıl daha erken tamamlanmasını engelleyen tek şey siyasi engellerdi. Mehmet Ali, kanal fikrine pek sıcak bakmıyordu ve yerine geçen yeğeni Abbas, 1849-54'da bu fikri onaylamıyordu. Proje ancak Muhammed Said Paşa olduktan sonra başladı. Said, Linent, de Bellefonds ve Prosper Enfantin tarafından önerilen planı hayata geçirmeyi uman Fransız konsolosu Ferdinand de Lesseps'in yakın arkadaşıydı. 30 Kasım 1854'te Said, de Lesseps'e kanalın inşası için imtiyaz verdi. Ancak önemli bir engel daha vardı. Palmerston'ın yakın doğu sorununa ilişkin yorumu. Palmerston, Süveyş kanalının ikinci bir boğaz olacağını, tüm büyük güçler için stratejik öneme sahip bir su yolu olacağını kabul ediyordu. Eğer inşa edilirse, Mısır Osmanlı İmparatorluğundan ayrılacak ve kanalı kontrol eden Avrupa ülkesinin yörüngesine girecekti. Ancak Britanya'nın Osmanlı İmparatorluğunu Rusya'nın emellerine karşı desteklemesi gerekiyordu. Dahası, projeyi bir Fransız yönetiyordu ve Fransız hükümeti projeyi destekliyor gibi göründüğünden, İngiliz hükümeti de buna karşı çıkmak zorundaydı. Bu politika, İngiliz iş dünyasında son derece popüler değildi. Gemi inşaatçıları, pamuk üreticileri, P.O. Demiryolu Şirketi, Doğu Hindistan Şirketi ve Kelkutta Review, Anglo-Hind topluluğunun sesi, hepsi kanalı destekliyordu. İngiliz hükümetinin 1857 Hind isyanına geç yanıt vermesi, tartışmalarını daha da güçlendirdi. Hükümetin pozisyonu her geçen yıl daha da zayıfladı. Bir çözüm olarak alternatifler sundu. Bunlardan biri, yolcular için büyük bir rahatlama sağlayan ancak yük taşımacılığı için pek bir önemi olmayan, 1850'lerde inşa edilen Kahire Süveyş idi. Diğeri ise, eski Mezopotamya rotasının yeniden canlandırılması olan ve Chesney'nin 20 yıl önceki hayali gibi aynı derecede başarısız olan Fırat Vadisi Demiryolu projesiydi. Kanal en mantıklı çözüm olsa da, uzun bir mücadeleden sonra zafere ulaştı. De Lesseps yavaş yavaş hedefine doğru ilerledi. 1856'da, İngiliz iş dünyası ve denizcilik çevrelerinin desteğini kazanmasını sağlayan büyük bir halkla ilişkiler kampanyası yürüttü. Kahire, İstanbul, Paris ve Londra arasında durmaksızın seyahat ederek tek kişilik bir diplomatik misyon yürüttü. Sonuç olarak, kanal için harcanan 300 milyon frankın, 12 milyon sterlin, üçte biri siyasi, tanıtım ve diğer masraflara gitti. 1859'da de Lesseps, muhalefetin olup bitmiş bir duruma tahammül edebilecek kadar zayıfladığını hissetti. Bu yüzden, çoğunlukla Fransız sermayesiyle Süveyş Denizcilik Kanalı evrensel şirketini kurdu ve inşaata başladı. Akdeniz'den Kızıldeniz'e bir kanal kazmak, o dönemin mühendislik bilgisi dahilindeydi. Nitekim dünyanın her yerinde limanlar ve gemi kanalları, sürekli artan gemi boyutları ve sayılarına uyum sağlamak için derinleştiriliyor ve genişletiliyordu. Zorluklar, görevin büyüklüğünde ve çevrede yatıyordu. 1864 yılına kadar kazı çalışmaları, Mısır hükümetinin kanal şirketiyle yaptığı sözleşme kapsamında sağladığı Angarya işçileri tarafından yapılıyordu. İnşaatın en aktif aşamasında, 20 bin veya daha fazla adam bir ay boyunca çalışıyor, ardından yerlerine 20 bin kişi daha geliyordu. Kanal alanına gidiş-dönüş yolculukları da dahil olmak üzere, bu adamlar yaklaşık 3 ay boyunca evlerinden uzakta kalıyorlardı. İnşaat alanında büyük lojistik sorunlar vardı. İlk yıllarda, tatlı sunilden taşınmak zorundaydı, sadece bu iş için 3 bin deve ve eşek kullanılıyordu. Buna rağmen, adamlar sık sık susuz kalıyor ve dizanteri ve kolera salgınları yaşıyorlardı. 1862'den sonra, Nil'den gelen bir tatlı su kanalı, Süveyş ile Akdeniz arasında yer alan İsmailiye'ye ye ulaşarak bu sorunu hafifletti. Aletler Avrupa'dan ithal ediliyordu ve bu durum, tekerleksiz bir toplumda bazı durumlarda kültürel şoka neden oluyordu. Başlangıçta yerlileri el arabasını kullanmaya ikna etmekte zorluk çekildi. Öyle ki, bazıları el arabalarını başlarında taşımaya başladı. Ya sadece birkaç avuç toprak alan küçük bir sepet kullanıyorlardı ya da biri toprağı bir çuvala doldururken diğeri onu götürüyordu. Kanalın kazılmasından bile daha zor olan iş, kuzey ucunda yeni bir liman inşa etmekti. Sığ ve sürekli değişen bir kum plajında yer alan Port Said, denize doğru uzanan, biri 2 mil uzunluğunda olmak üzere iki iskeleye ihtiyaç duyuyordu. İskeleleri ve şehrin kendisini inşa etmek için, en yakın taş ocağından, İskenderiye'nin batısında 150 mil uzaklıktan gemilerle taş getirildi. Daha sonra, limanı fırtınalardan ve akıntılardan korumak için, kanal kazılarından elde edilen yerel olarak üretilen 327 bin metreküp beton blok denize döküldü. İnşaat ilerledikçe, kanala her zaman şüphe yıl bakan İngiliz hükümeti, Angarya işçiliğinin kullanımını şiddetle kınamaya başladı. Eleştirmenler, köylülerin gönülsüz köleliğine duyulan insani öfkenin ardında, Amerikan İç Savaşı'ndaki pamuk kıtlığı sırasında Lancashire sanayisinin çok ihtiyaç duyduğu Mısır pamuk hasadına yönelik bir endişenin de yattığını belirtti. Motivasyonları ne olursa olsun, İngilizlerin Osmanlı ve Mısır hükümetleri üzerindeki baskısı, kanal şirketine teknolojik bir devrim dayattı. 1863 yılına gelindiğinde, işçiler mekanik tarama makinelerinin geçebileceği kadar dar bir kanalı, kıslak boyunca neredeyse tamamen kazmışlardı. Bu noktada, Haziran 1864'te aşamalı olarak kaldırılan Angarya işçiliğinin yerini almak üzere şirket, bir yıl sonra gelmeye başlayan makineler sipariş etti. Bunlar, biri hareketli bir kolun ucunda, Diğeri gövde üzerindeki bir çerçeveye bağlı iki tamburun etrafına sonsuz bir zincirle çekilen demir kepçeli tarama makineleriydi. Bu tarama makinelerinin en büyükleri birkaç metre uzunluğundaydı, 75 beygir gücünde motorlara sahipti ve tanesi 20 bin sterline mal oluyordu. Taramadan çıkarılan malzemeyi taşımak için, de müteahhitlerinden biri olan Fransız mühendis Lavallay, iki yeni makine tasarladı. Uzun kanal, tarama makinesinden aşağı doğru eğimli, 246 fit uzunluğunda bir kanaldı ve bu kanal boyunca taramadan çıkarılan malzeme, bir su akışı ve zincirle çekilen bir dizi kürek tarafından süpürülüyordu. Kanalların kıyılarının uzun kanyon için çok yüksek olduğu yerler için, Kazılan malzeme kutularının bir zincirle çekildiği ve içeriklerinin yüksek uçtan aşağıya boşaltıldığı 164 fit uzunluğunda eğimli bir düzlem olan bir asansör tasarladı. Kuru kazı için, vagonları sabit buhar motorları veya eşekler tarafından çekilen tramvaylar inşa edildi. 1868 yılının sonlarına doğru bu makinelerin maliyeti inanılmaz bir rakam olan 2 milyon 400 sterline ulaşmıştı. Her ay 20 bin sterlin değerinde kömür yakıyor ve 10 bin beygir gücünden fazla güç üreterek 2 milyon 600 bin metreküp toprağı kazıyorlardı. 1865 ila 1869 yılları arasında toplamda 78 milyon 500 bin metreküp toprak makineyle kazılırken, 1861 ila 1864 yılları arasında 50-20 milyon metreküp toprak kazılmıştı. İlk Firavunlardan beri Mısır geleneği olan büyük insan gücüyle inşaat, şimdiye kadar bir araya getirilmiş en büyük mekanik enerji yoğunluğuna yerini bırakmıştı. Çalışmalar tamamlanmaya yaklaşırken, Osmanlı hükümeti ve İngilizler nihayet muhalefetlerini geri çekti. 1869'da İngiliz diplomasisi, kanalın tarafsızlaştırılması ve güvenliğinin sağlanması için aktif olarak çaba gösteriyordu. Süveyş kanalı, Avrupa ile Doğu arasındaki mesafeyi önemli ölçüde kısalttı. Cape rotası ile karşılaştırıldığında, Londra'dan Bombay'a yolculuk %51, Kalküta'ya %32 ve Singapur'a %29 oranında kısaldı. En önemli etkileri Doğu-Batı ticareti ve gemi inşaatı üzerinde oldu. Kanalın işletmesinin ilk 10 yılı zordu, çünkü yelkenli gemiler kullanamıyordu ve Doğu'ya uzun yolculuk için donatılmış az sayıda buharlı gemi vardı. Ancak 1882 yılına gelindiğinde kanal tam kapasiteyle çalışıyordu. 1887'den sonra gemilere elektrikli farların takılması gece yolculuğuna olanak sağladı ve geçiş süresini yarıya indirdi. Kanal, içinden geçen giderek daha büyük ve daha çok sayıda gemiyi barındırmak için birkaç kez düzeltilmek, genişletilmek ve derinleştirilmek zorunda kaldı. Aşağıdaki tablo bu trafiğin büyümesini göstermektedir. Gemi sayısı ve tonaj kapasitesi. 1870 bölü 486 436. 609. 1875 1494 2099 984. 1880 2026 3057 422. 1885 3624 6 335753. 1890 3389 6.890.094 1895 3434 8448.383 1900 3441 9.738.152 Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan Süveyş Kanalı küresel bir başarıydı. Çoğunlukla Mısırlı işçiler ve Fransız parası ve makineleriyle inşa edilen kanal Esas olarak Büyük Britanya'nın çıkarlarına hizmet ediyordu. Kanalda geçiş ücreti ödeyen ilk gemi İngiliz gemisiydi ve birkaç yıl içinde, kanalı kullanan gemilerin dörtte üçü veya daha fazlası İngiliz tescilli gemiler haline geldi. Kanal kar etmeye başlayınca, Hidiv İsmail daha da borç batarına saplandı. 1875'te Kanal Şirketi'ndeki 176.602 hissesini İngiliz hükümetine 3.976.582 sterline sattı. 4 yıl sonra, savurgun zevkleri ve batı güçlerinin kendisine borç vermedeki cömertliği nedeniyle iflas eden Hidiv İsmail, Osmanlılar tarafından tahttan indirildi. 1882'de Britanya, Mali istikrar adına Mısır'ı İmparatorluğuna kattı. Hindistan'a giden Kızıl Deniz rotasının mantığı, sonunda uzun süredir devam eden İngilizlerin toprak genişlemesi konusundaki tereddütlerini aşmıştı. 11. bölüm Denizaltı çatısı. Günümüzü bilgi patlaması olarak nitelendirmek artık sıradan bir durum haline geldi. Yüksek öğretimin amacı artık bilgi birikimi, az miktarda bilgiyi nasıl depolayacağımız değil Araştırma metodolojisi, büyük miktarda bilgiyi nasıl edineceğimiz ve işleyeceğimiz olmuştur. Hızlı veri edinimi, iş dünyasının kaygıları arasında emek, makineler ve ham maddeler kadar merkezi bir yer edinmiştir. Hükümetler istihbarat servislerine giderek daha fazla bağımlı hale gelirken, medyanın etkisi altındaki kamuoyu, tıpkı borsa gösterge makinelerindeki yatırımcılar gibi her gün haberleri bekliyor. Veriye ve hıza olan bağımlılık elbette yeni bir şey değil. Hızlı bilgiye duyulan ihtiyaç, Hindistan ile buharlı gemi iletişiminin açılmasının ardındaki etkenlerden biriydi. Ancak bu durum daha da ileri giderek, mesajları daha önce hayal bile edilemeyecek hızlarda küresel mesafelere ileten bir telgraf telleri ve denizaltı kabloları ağı oluşturdu. Tarihçi yıldız Bernard Finn'in sözleriyle, bu kablolar muhteşem Victoria teknolojisiydi. Kara telgrafçılığı, su altı telgrafçılığının olgunlaşmasından 20 yıl önce zaten mevcuttu. Bu gecikme, istek veya para eksikliğinden değil, teknolojiden kaynaklanıyordu. 1860'lara kadar okyanus derinlikleri bilinmiyordu ve binlerce kilometre öteye elektrik sinyalleri iletmenin fiziği henüz emekleme aşamasındaydı. Bu sorunları çözmek için hem bilimsel araştırmalar hem de maliyetli deneme yanılma yöntemleri gerekti. Sualtı telgrafçılığına yönelik ilk girişim, 1839'da Kalküta'daki Hubli Nehri'ne döşenen bir kablo gibi görünüyor. Ancak 1843 yılına kadar iyi bir yalıtım malzemesi keşfedilmemişti, bu malzeme, Malezya ağacının öz suyundan elde edilen doğal bir plastik olan gutta perçaydı. 1850'de John ve Jacob Brett, İngiliz kanalına bir kablo döşediler. Bu kablo, gutta perça ile kaplanmış tek bir bakır telden yapılmıştı. İlk döşenmesinden birkaç saat sonra, bir balıkçının çapası kabloyu kopardı. Ertesi yıl, ilk kablonun yanına başka bir kablo döşendi. Bu kablo, gutta perça ile yalıtılmış, demir telle kaplanmış, daha sonra jütle sarılmış ve tekrar ziftle kaplanmış dört bakır telden yapılmıştı, bu şekilde korunan kablo, sonraki yüzyıla kadar sorunsuz çalıştı. 2 yıl sonra, 1852'de, İngiltere ve İrlanda'yı birbirine bağlayan bir kablo döşendi. Denizaltı telgrafçılığı böylece doğmuş oldu. Altın arama çılgınlığı ve demiryolu patlamalarıyla kolayca cezbedilen yatırımcı kitlesi, yeni teknolojiye gereğinden fazla aceleyle sarıldı. Spekülatörler, bir kablo Manş denizini geçebiliyorsa, aynı kablonun daha uzun bir parçasının Atlantik okyanusunu da geçebileceğini düşündüler. 1857 ve 1858 yıllarında iki buharlı gemi Britanya'dan Amerika'ya bir kablo çekti. Birkaç mesaj gönderildi. Bunlardan biri, Kanada'dan Hindistan'a gönderilecek iki alaylık asker siparişinin iptal edilmesiydi ve bu da İngiliz hükümetine 50 bin sterlin tasarruf sağladı. Sonra hat devre dışı kaldı. Hindistan'a giden ilk denizaltı kablosunun da benzer bir kaderi oldu. Britanya'yı Hindistanla bağlama planı. 1856'da kurulan ve Basra Körfezi'ne kara hattı, oradan da Karaçiye denizaltı kablosu döşemeyi amaçlayan Avrupa ve Hindistan bağlantı telgraf şirketi LTD, tarafından formüle edildi. 1857 Hindistan isyanı sırasında, Hindistan'daki 4500 mil uzunluğundaki kara hatları, İngilizlerin birliklerini hızla hareket ettirmesine ve isyanı birkaç ay içinde bastırmasına yardımcı oldu. Bu nedenle, Britanya ile telgraf bağlantısı sorunu, avam kamerasının ve Palmerston'ın kendisinin de dikkatini çeken önemli bir konu haline geldi. 1856'da, İstanbul'u İskenderiye'ye ve Süveyş'i Aden ve Karaçı'ya bağlamak için Kızıldeniz ve Hindistan Telgraf Şirketi kuruldu. 1859'da ilk Kızıldeniz kablosu döşendi. Bu, gutta perça ile kaplanmış ve kenevirle örtülmüş tek telli bir bakır teldi ve mil başına bir ton ağırlığındaydı. Su altındaki tepeler arasında asılı kalacak şekilde geren ilkel makinelerle döşenmişti. Bazı yerlerde toprak solucanları yalıtımını kemirmişti, diğer yerlerde ise kablo o kadar çok yosunla kaplanmıştı ki ağırlıkları altında koptu. Hindistan'a giden ve 800 bin sterline mal olan ilk kablo, tek bir mesaj bile iletmedi. Atlantik Okyanusu ve Kızıl Deniz kablolarındaki felaketler İngiliz hükümetini harekete geçirdi. Ticaret Kurulu ve Atlantik Telgraf Şirketi, denizaltı telgraf teknolojisini incelemek üzere ortak bir komite atadı. William Thomson, daha sonra Lord Kelvin, Atlantik kablo projesine danışmanlık yaptı, mesaj gönderme ve alma için aletler tasarladı ve derin deniz sondaj yöntemleri icat etti. Kablo yapımı ve döşeme yöntemleriyle ilgili sorular incelendi. Ortak komite Eylül 1860'da çalışmalarını tamamladığında, kablo üretimi ve döşemesi ile elektrik iletiminin temel teknikleri mükemmelleştirilmişti. Telgraf nihayet denizleri ve okyanusları aşabilir hale gelmişti. Bunun ardından denizaltı kablolarının döşenmesi için bir yarış başladı. 1861'de Fransızlar, Fransa'nın güneyindeki Port Vendir'den Cezayir'e, İngilizler ise Malta'dan İskenderiye'ye birer kablo döşediği, her ikisinin de açık bir sömürgecilik amacı vardı. 1862 ila 1864 yılları arasında Karaçı'yı Basra Körfezi'ne bağlayan yeni bir denizaltı kablosu döşendi, bu kablo, önceki kablodan dört kat daha ağırdı ve iyi çalıştı. Körfezde Pers ve Osmanlı topraklarından geçerek İstanbul'a uzanan bir kara hattına bağlandı. Buradan da Avrupa'ya çeşitli kara hatları uzanıyordu. 1865'te Amerika'ya ilk kablo döşenmesinden bir yıl önce Telgraf İngiltere'yi Hindistan'a bağladı. Bu hattın varlığı bile Hindistan'ın İngilizlerin gözündeki önemini gösterse de, performansı emperyal amacının çok gerisinde kaldı. Londra ve İstanbul arasında hatlar kendi resmi Telgraflarının yabancı mesajlara göre öncelikli olduğu çeşitli devletlerden geçiyordu. Ayrıca, telgraflarının kıta yetkilileri tarafından casusluk yapılarak, değiştirilerek veya istendiği zaman ertelenerek izlenebilmesi İngilizlerin hassasiyetini incitiyordu. İstanbul'un ötesindeki telgrafların kaderi daha da kötüydü. Orada, kötü kontrol edilen bölgelerden geçen uzun hatlar sık sık bozuluyordu. Bakır teller çalınıyordu. İngilizceye tam olarak hakim olmayan Türk ve Fars katipler, telgrafların alınması ve yeniden iletilmesi gereken yol üzerindeki birçok aktarma istasyonunda mesajları bozuyordu. Sonuç olarak, İngiltere ve Hindistan arasındaki telgrafların barış noktasına ulaşması genellikle bir hafta, bazen de bir ay veya daha fazla sürüyordu. İmparatorlukla ilgili tüm krizlerde olduğu gibi, Avam Kamarası 1866'da bu ülke ile Doğu Hint Adaları arasındaki mevcut telgraf ve posta iletişim sisteminin pratik işleyişini araştırmak üzere bir başka seçici komite atadı. Hindistan'a iki yeni hat döşendi. Bunlardan biri, İngilizlere ait bir kara hattı olan Indo-European Telegraph Co., idi ve Belçika, Almanya, Rusya ve İran üzerinden Basra Körfezi'ndeki İngiliz denizaltı kablosuna bağlanıyordu. Diğeri ise tamamen İngilizlere ait bir denizaltı kablosuydu ve Cebelitarık, Malta ve İskenderiye'ye, Süveyş'ten Aden ve Bombay'a uzanıyordu, sadece İskenderiye'den Süveyş'e İngiliz operatörler tarafından işletilen bir kara hattı vardı. Nihayet 1870'te, İngiltere ve Hindistan, mesajları yaklaşık 5 saat içinde düzenli olarak ileten verimli bir telgraf hattıyla birbirine bağlandı. 1870'lerde. Amerika ve Hindistan'a uzanan kabloların başarısının ardından güçlü bir denizaltı kablo endüstrisi ortaya çıktı. Daha fazla teknolojik gelişme ve İngiliz hükümetinin aktif politikasıyla desteklenen bu endüstri, dünyanın dört bir yanına kablolar döşedi. 1861'de patentlenen körp iletimi, ana darbeden hemen sonra ters bir darbe göndererek sinyali keskinleştirdi. 70'lerin ortalarında tanıtılan çift yönlü telgraf Mesajların aynı hat üzerinden eş zamanlı olarak zıt yönlerde gönderilmesine olanak tanıyarak kapasitesini ikiye katladı. Sifon kaydedici ve diğer otomatik makineler, insan elini delikli bantla değiştirdi. Bu ve diğer gelişmeler telgrafları hızlandırdı ve maliyetlerini düşürdü. Hindistan'a giden ilk telgraf hattında 20 kelimelik bir mesaj 101 şiline mal oluyor ve birkaç gün sürüyordu, Yüzyılın sonunda böyle bir mesaj 4 şiline mal oluyor ve yarım saat sürüyordu. Ve müşteriler buna karşılık verdi, 1870'te birkaç düzine telgraf gönderilirken, 1895'te 2 milyon telgraf iletildi. Yeni iletişim aracı sadece var olmakla kalmadı, İngiliz-Hint ilişkilerinin günlük rutinlerine nüfuz etti ve onları dönüştürdü. Kısa süre sonra denizler ve okyanuslar boyunca düzinelerce başka kablo döşendi. 1871'de bir kablo Hindistan'ı Penang, Saigon, Hong Kong ve Shanghai'e bağladı ve bir diğeri Singapur'dan Java ve Port Darwin'e uzandı, Avrupa artık Güneydoğu Asya, Çin ve Avustralya ile temas halindeydi. İki yıl sonra kablolar Avrupa'yı Brezilya ve Arjantin'e bağladı ve 1875'te bir kablo Güney Amerika'nın batı kıyısına ulaştı. 1876'da Avustralya kablosunun bir uzantısı Yeni Zelanda'ya ulaştı. 1879'da Afrika'nın doğu kıyısı boyunca Aden'den Zanzibar ve Mozambik'e uzanan ve Güney Afrika'ya ulaşan bir başka kablo döşendi. Son olarak 1885'te Afrika'nın batı kıyısı boyunca iki kablo Avrupa'yı Batı ve Güney Afrika'ya bağladı. Bu süre zarfında Kuzey Denizi Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'deki en eski kablo güzergahları boyunca, talep arttıkça eski kabloların yanına yeni kablolar eklendi, örneğin, 1900 yılında Fransa ve Cezayir arasında 7 kablo vardı. İlk kablolar, bir dizi girişimci veya aceleyle kurulmuş şirketler tarafından döşenmiştir. 70'li yıllarda bu gruplar dev bir tekel altında birleşmiştir. 1864'te Manchesterlı bir tüccar olan John Pender, Gutta Percha Co. ve glass and Co. U-Telegraph Construction and Maintenance Co. veya T.C. May adı altında bir araya getirdi. 1866'da, T.C. May'nin ürettiği Amerika'ya giden kabloyu döşeyen Atlantic Telegraph Co. da hisse sahibi oldu. 1870'e gelindiğinde Pender, British Indian Submarine Telegraph Co.'nun başkanıydı. İki yıl sonra, kısa süre sonra Pender ailesi tarafından kontrol edilen Eastern and Associated Companies veya Electra House Group haline gelen Eastern Telegraph Co., U. Kurdu. 1900 yılında dünyadaki yaklaşık 190 bin mil denizaltı kablosunun %72'si, çoğunlukla Eastern and Associated'e ait olmak üzere, İngilizlere aitti, bu durum birçok yabancı yazar tarafından üzüntüyle belirtilmiştir. Özel yatırımcıların mülkiyetinde olmasına rağmen, 70'li yılların kablo ağı serbest girişimciliğin bir zaferi değil, hükümetin cömertliğinin bir ürünüydü. İlk büyük kazanç, 1870 yılında İngiliz hükümetinin yerel telgraf şirketlerini millileştirmesi ve denizaltı kablolarına yatırım için sermaye serbest bırakmasıyla geldi. Daha sonra kablo şirketlerine yıllık veya toplu ödeme şeklinde sübvansiyon sağladı, örneğin, Aden Güney Afrika kablosunu döşemek için Eastern and South African Telegraph Co. ya 1.100.000 sterlin ve Batı Afrika hattı için Afrika Direct Telegraph Co. ya yılda 19.000 sterlin ödedi. Posta sözleşmeleri Peninsular and Oriental ve Cunard hatlarını iyi ve kötü zamanlarda refah içinde tuttuğu gibi sübvansiyonlarda kablo şirketlerini destekledi. Eastern, 1873 ile 1901 yılları arasında hiçbir zaman yıllık %6,75'ten daha az kar elde etmedi. 70'li yılların kablo ağı, ekonomik kablolardan, yani işletmeler ve özel müşteriler için faydalı olan hatlardan oluşuyordu. 1880'den sonra bu tür fırsatlar tükendi ve yeni bir dönem başladı. Amirallik ve Sömürge, Savaş ve Dışişleri Bakanlıkları telgraf yoluyla iletişim kurmaya alışmışlardı ve bu imkanı Britanya İmparatorluğu'nun tüm bölgelerine yaymak istiyorlardı. Chauvinist duygular yükseldikçe, İngiliz telgraflarının İngiliz olmayan topraklardan geçmesi giderek daha rahatsız edici hale geldi. Bu nedenle, siyasi nedenlerle giderek daha uzak ve ekonomik değeri giderek daha düşük hatlar döşendi. Bu hatlardan biri, 1882'deki İngiliz-Mısır işgalinin bir parçası olarak döşenen Süveyş-Suakin hattıydı. Bir diğeri ise 1899 ila 1901 yılları arasında Britanya'dan Ümitburnu'na uzanan ve Boer Savaşı'nda kullanılan doğrudan bir kabloydu. Amiralliğin baskısıyla bu hat, 1901 ila 02 yıllarında Mauritius'a ve oradan da Seylan, Singapur ve Avustralya'ya uzatıldı. Bu hatlar Doğu kablolarını kopyalasa da içlerinden geçmiyordu. Mısır veya Kızıldeniz, bu nedenle stratejik olarak daha güvenli kabul ediliyordu. Stratejik kabloların en önemli örneği, yalnızca İngiliz topraklarından geçen bir kablo ağıyla dünyayı birbirine bağlamayı amaçlayan tamamen Kırmızı Rota projesiydi. 1890'lara gelindiğinde Kanada ve Avustralya'ya birkaç kablo döşenmişti. Eksik olan bağlantı ise Britanya Kolombiya'sından Yeni Zelanda'ya uzanan bir kabloydu. Eastern and Associated gibi vatansever bir firma bile bu kadar açıkça karsız bir projeye dahil olmak istemediğinden, Plan Büyük Britanya, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya hükümetlerinin ortak olduğu bir konsorsiyum olan Pasifik Kablo Kurulu'na devredildi. 1902'de bu hat tamamlandı ve böylece Britanya İmparatorluğu'nun tüm bölgeleri, güneşin asla batmadığı bir kablo ağıyla iletişim kurabilir hale geldi. Kablolar, yeni emperyalizmin vazgeçilmez bir parçasıydı. En basit haliyle, dünyanın en ıssız bölgelerindeki bir avuç çoğunlukla terk edilmiş adaya değer kattılar, Ascension, St. Helena, Norfolk, Rodriguez, Fening ve Kokos. Amerika Birleşik Devletleri için Guam ve Midway gibi, bu adalarda Britanya için aktarma istasyonları görevi görüyordu. Bazı durumlarda, kablolar imparatorluğun genişlemesine yardımcı oldu, 1879 ve 1901'de Güney Afrika, 1882'de Mısır ve 1885'te Batı Afrika Britanya'nın kanatları altına girdi. Ancak daha da önemlisi, kablolar Avrupa İmparatorluklarını birbirine bağlamaya hizmet etti. Barış zamanlarında, emperyalist ulusları dünyanın dört bir yanındaki kolonilerine bağlayan, sürekli artan ticari iletişimin can damarlarıydılar. Kriz zamanlarında ise değerli diplomasi araçlarıydılar, 1898'deki Faşoda çatışmasında Kitchener-Nile batırılmış bir su altı telgraf kablosu aracılığıyla Londra ile iletişim kurarken, Fransız rakibi Marchant Paris'ten kopmuştu. Ve savaş zamanlarında, kablolar bizzat güvenliğin kendisiydi. Birinci Dünya Savaşı'nda, Telgraf sayesinde bir arada tutulan İngiliz ve Fransız İmparatorlukları, metropollerine asker, yiyecek ve ham madde tedarik etti. Ve Alman İmparatorluğu, Ağustos 1914'te kabloları kesildiğinde, dünyanın İngilizlerin izniyle iletişim kurduğunu öğrendi. 12. Bölüm Küresel Denizokrasileri, Süveyş Kanalı ve Kablolar Dramatik Dönüm Noktaları Olsa da, Dünya iletişim Ağı gemi inşa ve denizciliğin daha kademeli evriminden de faydalandı. Mühendislik tarafında, başlıca gelişmeler çelik gövdelerin ve üç kademeli genleşmeli motorların doğup edilmesiydi. Bu arada, denizciliğin ekonomisi, giderek daha büyük ve daha özel gemilere, limanlarda ve diğer navigasyon altyapılarında iyileştirmelere ve bu araçlardan en verimli şekilde yararlanmak üzere tasarlanmış organizasyonlara yol açtı. Gemi yapımında çeliğin kullanımı, ahşaptan demire geçişin doğal bir sonucu olarak ortaya çıktı ve önceki geçişin ahlaki ve sosyal kaygılarını içermedi. Çelik, dönme demirden daha güçlü olduğu için, eşit mukavemet ve boyutlardaki bir demir gemiye göre çelik bir gemi %15 daha hafif inşa edilebiliyordu. Bu da daha yüksek hızlar ve daha düşük yakıt tüketimi sağladı. İlk çelik gövdeli gemi, Lerdin 1858'de Livingstone'un Zambezi Nehri Seferi için inşa ettiği küçük nehir vapuru Ma Roberts'tı. Ne yazık ki, gövdesi çok paslandı ve motoru çok zayıf olduğu için kötü hizmet verdi. Sonunda Zambezi kıyılarında battı. Ardından, Amerikan İç Savaşı'nda abluka kırıcı olarak kullanılan Banshee ve ekonomiden ziyade hız için tasarlanmış bir dizi başka çelik savaş gemisi geldi. Çelik, ancak 1870'lerin sonlarında, çeliğin fiyatı dövme demirin fiyatıyla rekabet edebilir hale geldikten sonra, ticaret gemilerinin yapımında demirin yerini aldı. İlk büyük çelik okyanus gemisi, 1879'da Yeni Zelanda'daki Union Steamship Co. için inşa edilen 1777 tonluk rotomahana idi. P, o şirketi, çelik gövdeli Ravenna'nın demir gövdeli gemilere göre daha iyi hizmet verdiğini fark ettikten sonra, demir gövdeli gemilerin siparişini durdurdu. 1885 yılına gelindiğinde, tüm yeni buharlı gemilerin %48'i çelikten inşa ediliyordu ve 1900 yılına gelindiğinde, %5'i hariç tamamı benzer şekilde inşa edilmişti. Çelik, demirin doğal halefi olduğu gibi, 3 kademeli genleşmeli motorda bileşik motorun halefiydi. Kazanların, boruların ve motor parçalarının üretiminde çelik kullanımı, mühendislerin buhar basıncını 1860'larda 60 psi'den 70'lerin sonlarında 150 psi'ye, ardından 90'larda 200 psi'ye çıkarmalarına olanak sağladı. Bu daha yüksek basınçlarda, buhar ikinci bir silindirden geçtikten sonra bile genleşme gücünün tamamını kaybetmiyordu, Mühendisler bu kalan enerjiyi yakalamak için üçüncü bir silindir eklediler. Ortaya çıkan motor, aynı güçteki bir bileşik motora göre önemli ölçüde daha az yakıtla daha hızlı ve daha sorunsuz çalışıyordu. 1860'lar ve 1870'lerin yolcu gemileri, saatte beygir gücü başına 1,75 ila 2,50 pound kömür yakıyordu. İlk büyük üç kademeli motorlu gemi olan Aberdeen, Sadece 1,25 pound yakıyordu. Özellikle çok uzun rotalar için uygun olan bu gemi, Pilimout'tan Melbourne'e 42 günde giderek bir rekor kırdı. Daha sonraki 3 kademeli motorlar, saatte beygir gücü başına 1 pound kadar az kömür yakıyordu. Başka bir deyişle, bir kağıt yaprağındaki enerji, böyle bir motorda yakılırsa, 1 ton yükü 1 mil hareket ettirebilirdi. 3 kademeli motor, birkaç 4 kademeli motorla birlikte, 19. yüzyıl dünyasında devrim yaratan Newcomen Watt pistonlu buhar motorunun son ve en mükemmel ifadesi olacaktı. Ancak 1. Dünya Savaşı'na gelindiğinde, buhar türbini ve dizel motoru gibi iki yeni buluş, onun yerini almaya başlamıştı. Denizcilikteki ilerlemenin hızı işte böyleydi. Sürekli verimlilik arayışında olan nakliyeciler, Brunei'nin büyük bir geminin, Diğer koşullar eşit olmak kaydıyla, birkaç küçük gemiden daha düşük maliyette kargo taşıyabileceği yönündeki bulgularını unutmamışlardı. 1850'lerde Brunei, Great Eastern gemisine olan dünya talebini büyük ölçüde yanlış hesaplamıştı, ancak 1890'ların dünyası bu tür büyük gemilere oldukça hazırdı. En büyükleri, hikayeleri sık sık anlatılan okyanusun yıldızları olan Atlantik yolcu gemileriydi. Ancak daha mütevazı ticarette de her 10 yılda bir daha büyük gemiler görülüyordu. 1850'lerde 2000 tonluk bir buharlı gemi büyük kabul ediliyordu. 1890'lara gelindiğinde 6000 ila 8000 tonluk gemiler oldukça yaygındı. 1860'da ortalama P-O yolcu gemisi 1490 ton, en büyüğü ise 2283 ton ağırlığındaydı, 1897'de ortalama 4896 tona, en büyüğü ise 8000 tona yükseldi. 1914'te 20000 ton veya daha fazla ağırlıktaki buharlı gemiler alışılmadık değildi. Buharlı gemilerin sayısı ve büyüklüğü de arttı. Denizcilik tarihçisi Adam Kirkaldy dünyanın buharlı gemilerinin tonajı hakkında şu rakamları veriyor. 1850 700 bin tonlar 1860, 1.500.000. milyon 500 bin 5.500.000. milyon 700 bin 1885 milyon 500 bin 1890 10.200.000. milyon 200 bin 1916 milyon bin 1910 26 milyon 200 bin900. Buharlı gemilerin verimliliğinin artması, gemi sayısının artmasından kaynaklanan rekabet ve süveyş kanalı sayesinde mesafelerin kısalması, bu dönemlerde navlun oranlarında önemli bir düşüşe katkıda bulundu. Denizcilik tarihçisi A. Fraset McDonald'a göre, Bombay'dan İngiltere'ye bir ton kargonun nakliye maliyeti 1869'da 10 veya 12 sterlinden 1893'te 20 veya 30 şiline düştü, bu da %90'lık bir düşüş anlamına geliyor. Daha uzun rotalardaki oranlar ise daha da fazla düştü. Diğer yazarlar daha az aşırı düşüşlerden bahsetse de, Hepsi oranların en az %60 düştüğü ve bu düşüşün büyük ölçüde güvenli ve güvenilir buharlı gemilerde taşınan mallar üzerindeki daha düşük sigorta ve elleçleme ücretlerinden kaynaklandığı konusunda hemfikir. Gemilerin boyut ve sayısındaki artışa paralel olarak ticarette de büyük bir genişleme yaşandı. 1860 ile 1910 yılları arasında, İngiltere'nin Hindistan ile ticareti 3 kat artarak 38 milyon 600 bin sterlinden 116 milyon 100 bin sterline, Avustralya ile 17 milyon 100 bin sterlinden 60 milyon sterline ve Güney Afrika ile 3 milyon 900 bin sterlinden 29 milyon 900 bin sterline yükseldi. Üstelik tüm bunlar fiyatların kademeli olarak düştüğü bir dönemde gerçekleşti. Ortalama olarak tasarlandığı gemilerden 3 kat daha büyük gemileri barındırmak zorunda kalan Süveyş kanalı, büyük gemilerin aynı anda geçebilmesi için derinleştirildi ve genişletildi. 1914 yılına gelindiğinde, tüm önemli limanların rıhtım derinliği en az 36 fit, yaklaşık 11.8 metre idi. Yeni gemileri kaldırabilecek kadar derin ve geniş limanlar genişletildi ve beton dalga kıranlarla korundu. Süveyş sonrası dönemin en önemli limanları arasında Karachi, Mombasa, Singapur, Port Said ve Aden gibi yepyeni sömürge şehirleri yer alıyordu. Şangay ve Bombay gibi daha eski şehirler ise tanınmayacak kadar dönüştürülmüştü. 1892 yılına gelindiğinde, Afyon Savaşı'nda Çin'den alınan küçük ada Hong Kong, Liverpool'dan daha fazla ve neredeyse Londra kadar gemi trafiğine ev sahipliği yapıyordu. Dünyanın tüm limanları geçen vapurlara kömür satıyordu, ancak bazıları neredeyse tamamen kömür ikmal istasyonları ve uğrak limanlarıydı ve başka pek az ticaret yapılıyordu, Port Said, Mauritius, Eşin, Las Palmas, St. Vincent ve Papit bunlardan birkaç örnektir. Aden, Cibuti, Singapur ve Honolulu gibi diğerleri ise önemli deniz üsleri haline geldi. Buharlı gemiler denizleri fethettiğinde, bu yelkenli gemilerin aleyhine değil, onların yardımıyla oldu. Okyanus gemilerinin ilk yılları, buharlı gemilerle rekabetleri sonucu mükemmelliğe yaklaşan yelkenli gemilerin en büyük çağıyla aynı zamana denk geldi. Doğanın güçleriyle uyum içinde hız arayışında olan yüzyıl ortası deniz mimarları, estetik ve teknolojinin zaferleri, denizin katedralleri olan Çin yelkenli gemilerini yarattılar. 40'lı ve 50'li yıllarda deniz ticaretindeki artış o kadar büyüktü ki, her gemi türünün oynayacağı ve giderek büyüyen bir rolü vardı. Buharlı gemiler Kuzey Atlantik yolcu hizmetini ve Hindistan'a posta hizmetini devralırken, yelkenli gemiler diğer denizlerin sıradan yük trafiğini taşıdı. Süveyş kanalı kepçe çağına son verdi, ancak yelkenli gemileri dünyanın okyanuslarından tamamen silmedi. Yelkenli gemiler, yüzyılın sonuna kadar iki tür ticarette varlıklarını sürdürdüler. Bunlardan biri, dünyanın kömür madenlerinden en uzak bölgelerden hacimli kargo taşımacılığıydı, Avustralya yünü ve buğdayı, Hindistan pirinci ve jüt, Amerikan batı kıyısından tahıllar ve Şili'den nitratlar. Diğeri ise ve daha önemlisi dünyanın tüm okyanuslarındaki buharlı gemilerin yakıt ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan kömür sevkiyatıydı. Hindistan, Güney Afrika, Japonya ve başka yerlerde kömür keşfedildikten sonra bile, gemiler hala daha kaliteli galler antrasit kömürü için daha yüksek fiyat ödüyordu. 1879'da Britanya 11.703.000 ton, 1895'te ise 33.101.000 ton kömür ihraç etti ve bunun büyük bir kısmı yelkenli gemilerle taşındı. Ancak yüzyılın başı, yelkenli gemi çağının sonunu işaret etti. 1875'te, Lloyds Register'daki 61.902 gemiden 56.537'si, %91'i, yelkenli gemiydi, tonajları ise dünya genelinin %72'sini temsil ediyordu. O zamana kadar Britanya, yelkenli gemilerden daha fazla buharlı gemi üretiyordu. 1899 ila 1900'de tüm gemilerin %60'ı, 38.180 gemiden 22.856'sı, rüzgarla hareket ediyordu, ancak tonajları dünya genelinin sadece dörtte birini, 27.673.528 tondan 6.795.782 ton, temsil ediyordu. 1880'lerden sonra yelkenli gemilerin sonunu getiren iki değişiklik oldu. Bunlardan biri, buharlı gemilerin boyutları ve üç kademeli motorları sayesinde yakıt verimliliğinin artmasıydı, buharlı gemiler artık çok daha uzağa gidebiliyor, kömür de yelkenli gemiler kadar ucuza taşınabiliyordu. Diğer olay ise sadece ekonomik bir mesele olmaktan öte, zamana karşı yeni bir tutumdu. Dünyanın kaderini kontrol etme duygusuyla dolu olan sanayi elitleri, hem hız hem de öngörülebilirlik gerektiren olaylar talep ediyordu. Yelkenli gemiler arasında, sadece clipperler hız konusunda buharlı gemilerle rekabet edebiliyordu ve bu konuda haklı olarak ünlü oldular. Ancak clipperler bile bir programa uyamıyordu. İnsanların zihinlerine ilk olarak demiryollarının deneyimiyle yerleşen, belirli olayların belirli zamanlarda gerçekleşmesini meşru bir şekilde bekleyebilecekleri düşüncesi bir kez yerleştikten sonra, bir gönderinin veya kişinin öngörülebilir bir anda varmayabileceği düşüncesi giderek daha dayanılmaz hale geldi. Açık denizin endişeleri, durgunluğu ve değişken rüzgarları, takvimlerine ve saatlerine bağımlı sanayi insanının düşmanı haline geldi. Denizcilik dünyasında, planlama ruhu, nakliye hatları kurumunda somutlaşmıştı. 1875'te düzenli bir programa göre çalışan bir buharlı gemi, yıllık taşıma kapasitesi bakımından, benzer tonajdaki üç yelkenli gemiye eşdeğerdi. 1900'e gelindiğinde bu oran dörtte bire yükselmişti. Pahalı buharlı gemilerin sahipleri, yatırımlar muazzam ve eskime hızlı olduğu için, Gemilerini maksimum kapasitede kullanmak için her türlü teşvike sahipti. Başka bir deyişle, müşterilerinin programlarını kendi zaman çizelgelerine uydurmak zorundaydılar ve müşteriler de işbirliği yapmaya fazlasıyla istekliydi. Çünkü transit halindeki mallar, işe yaramaz şekilde bağlı kalan sermayeyi temsil ediyordu. En eski buharlı gemi hatları büyük ölçüde sügvanse ediliyor ve düzenleniyordu. Örneğin, Peninsular Ent Oriental 1845'ten itibaren Hindistan ve Çin'e yaptığı seferler için yılda 160.000 sterlin alıyordu. 1860'lara gelindiğinde İngiliz hükümeti, birçoğu gururla kraliyet postası adını taşıyan buharlı gemi şirketleriyle yapılan posta sözleşmeleri için yılda 1 milyon sterlinden fazla harcıyordu. Postayı taşımanın yanı sıra bu sözleşmeli buharlı gemiler savaş zamanlarında hükümete nakliye aracı olarak hizmet veriyordu. Aslında bu amaçla amirallik şartnamelerine göre inşa edilmişlerdi. Ve birçoğu gerçekten de hizmet verdi. P ve O gemileri 1852 Burma seferinde, 1857 Hindistan isyanında ve 1884 Sudan seferinde görevlendirildi. Kelkut'ta Ent Burma Steam Navigation Co.'nun gemileri 1857'de ve 1863 Habeşistan seferinde hizmet verdi. Junnard şirketine ait yolcu gemileri 1878'de Kıbrıs'ta, 1882'de Mısır'da ve 1884 ila 85'te Sudan'da kullanıldı. P.O. ve Britanya Hindistanı gibi Afrika'ya giden hatlar da başlangıçlarını posta sübvansiyonlarına borçluydu. Bu nedenle Güney Afrika'ya hizmet veren Union Castle hattı kökenlerini 1857'de Cape Town'a posta sözleşmesini alan daha sonra Union Steamship Co. olarak adlandırılan Union Steam Collier Co. ya dayandırır. Britanya ve Batı Afrika arasında öncü hat ise African Steamship Co. idi. 1851 yılında Liverpool'lu tüccar Thomas Stirling ve yorulmak bilmeyen McGregor Lauer tarafından kuruldu. Amacı, Lerd'in Nijer Nehri üzerindeki planlanan buharlı gemi hizmeti aracılığıyla Britanya'yı Nijer Havzasına bağlamak ve böylece Batı Afrika iç kesimlerinin palmiye yağı ve diğer ürünlerini üretici fiyatlarından Avrupa'ya taşımaktı. Bunun iki yönlü bir faydası olacaktı. Hem Afrikalı hem de Avrupalı aracıları atlayarak, faydalı bir ticareti aşırı yüksek fiyatlarla engelleyen bu aracıları ortadan kaldıracaktı. Ayrıca, batık palmiye yağını, yelkenli gemileri haftalarca geciktiren kötü şöhretli Batı Afrika kıyı durgunluklarından kaçınarak daha taze bir şekilde Avrupa'ya ulaştıracaktı. Ancak bir buharlı gemi hattı kurmak için yeni firmanın bir sübvansiyona ihtiyacı vardı. 1852'de Laert, Britanya ile Batı Afrika arasında ayda bir kez posta taşımak için yıllık 21.250 sterlinlik bir sözleşme aldı. Ancak posta miktarı ve İngiliz hükümetinin cömertliği konusunda sınırlamalar vardı. Buharlı gemiler, yük taşımacılığında güvenli, güvenilir ve hızlı bir araç olma özellikleriyle denizleri fethetti. Batı Afrika ticaretinde bu durum 1860'larda, İngiliz ve Afrika Buharlı Gemi Şirketi'nin Afrika Buharlı Gemi Şirketi ile rekabet etmeye başlamasıyla gerçekleşti. 1880'e gelindiğinde yelkenli gemilerden 3 kat daha fazla buharlı gemi Lagos'a giriyor ve 6 kat daha fazla tonaj taşıyordu. Daha sonraki yıllarda rakipler birleşerek hala Batı Afrika kıyılarına hizmet veren Elder Dempster hattını kurdu. Hint Okyanusu'nda sübvansiyonsuz nakliye hatlarının ortaya çıkışı, daha önce bahsedilen 3 teknolojik gelişmeyle aynı zamana denk gelmektedir. Bileşik motor Süveyş kanalı ve denizaltı kablosu. Kablo, diğer iki gelişme kadar önemliydi çünkü nakliye şirketlerinin merkezlerinin gemileriyle iletişim kurmasını ve göndericilerin sevkiyatlarını güncel programlara ve müşterilerinin ihtiyaçlarına göre koordine etmesini sağlıyordu. Ayrıca, plansız veya gezgin vapurlara da hizmet ederek, onları dünya emtia piyasasındaki en son fiyatlara göre yönlendiriyordu, başka bir deyişle, onları düşük fiyattan alabilecekleri yerlerden yüksek fiyattan satabilecekleri yerlere götürüyordu. Artık bir geminin ekonomik kaderi kör şansa ve kaptanın iş zekasına emanet edilmiyordu. Gemilerin tüm filoları artık dünyanın diğer ucundaki merkezlerden kontrol ediliyordu. 1880'lere gelindiğinde, Hint okyanusu ve uzak doğu sularında faaliyet gösteren birçok İngiliz şirketine ait buharlı gemi hattı vardı. İlki Peninsular and Oriental olsa da, buharlı gemi hatları arasında gerçek öncü, rakibi British idi. Bu, dindar ve enerjik bir İskoç olan William McKinnon'ın eseriydi. 1823'te Ardleshire, Cambertown'da doğan McKinnon, Glasgow'da katip olarak çalışmaya başladı. 1847'de şansını denemek için Hindistan'a gitti ve Hindistan'ın önde gelen ticaret şirketlerinden biri olan Smith, McKinsey and Co., da önemli bir konuma yükseldi. Bu arada, Kalküta'daki Anglo-Hinkliler, Peninsular and Oriental'ın aylık hizmetinden memnun kalmamış ve dünyanın geri kalanıyla daha iyi iletişim talep etmişlerdi. Mekin'in ve birkaç ortağı fırsatı gördüler ve 1856'da 3 buharlı gemiyle Kelkut'ta Ant Burma Steam Navigation Co. yukurdular. Ertesi yıl Kalküta Rangoon Posta Taşımacılığı Sözleşmesini kazandılar ve 1862'de şirketin adı British India Steam Navigation Co. olarak değiştirildi. McKinnon şirketin yöneticisi ve başlıca hissedarıydı. McKinnon'un gelişen şirketi kısa süre sonra Hint Okyanusu'na bileşik motoru tanıttı ve daha sonra Süveyş kanalını kullanan ilk şirket oldu. Hızla büyüyen pazardan yararlanan McKinnon, hatlarını her yöne genişletti, Basra Körfezi'ne, Singapur ve Malakka'ya, Hollanda Doğu Hint adalarına, İngiltere'ye, Avustralya'ya ve Çin'e. 1869 yılına gelindiğinde filosunda, mevcut en modern buharlı gemilerde dahil olmak üzere 50 gemi bulunuyordu. P, o uzun mesafeli yolcu ve posta taşımacılığına odaklanırken, British India Doğu denizlerinin en önemli kargo hattı haline geldi. Portekizli kaptanların 400 yıl önce keşfettiği gibi, doğu limanları arasında yük taşımacılığı Avrupa'ya gidiş geliş taşımacılığı kadar karlıydı. Böylece 1893 yılına gelindiğinde British India Line'ın yarımada ve doğu rotalarından iki kat daha fazla mesafe kat eden gemisi kalmamıştı. McKinn'in başarılı bir nakliye patronundan çok daha fazlasıydı. Times gazetesinin de belirttiği gibi, Calvinist ahlak anlayışıyla hareket eden Dünyevi ve ahlaki işlerde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan eski moda bir İskoç presbiteryeninin mükemmel bir örneğiydi. 1870'lerde Afrika'daki köle ticaretinin kaldırılmasına hevesli olan Zanzibar'daki İngiliz konsolosu Sir John Kirk ile arkadaşı oldu. Ayrıca Belçika Kralı 2. Leopold ve General George Chinley Gordon ile de dost oldu. 1872'de British India Line Aden, Zanzibar ve Natal arasındaki posta sözleşmesini kazandı. Mekin'in için bu, Afrika işlerine daha derinden dahil olmanın başlangıcıydı. 1880'lere gelindiğinde, iş hayatına olan ilgisini kaybetmeye başladı ve Afrika'ya karşı aralıklı bir takıntı geliştirdi. İlerlemeye ve Hristiyan ahlakına olan inancı, İngiliz yönetiminin daha az şanslı olanlara medeniyetin ve kurtuluşun nimetlerini getireceğine inanmasına yol açtı. Bu nedenle, İngiliz İmparatorluğunu Doğu Afrika'ya genişletmek amacıyla kurulan Imperial British East Africa Co., yukurdu. Tıpkı McGregor Lord gibi, Mackinin Haçlıların motivasyonlarını sanayi devriminin yöntemleriyle birleştirdi. İngilizler, anakara ile kolonileri birbirine bağlamak için yeni gemi taşımacılığını benimseyen tek ülke değildi. 1840'larda, Marsilya ve İskenderiye arasında sefer yapan Fransız Buharlı gemileri o kadar hızlı ve lükstü ki, birçok İngiliz yolcu onları tercih etti ve sadece Süveyş'in doğusunda P, o gemilerini kullandı. 1860'larda Compagni des Services Maritimes des Messageries Imperials, daha sonra Messageries Maritimes olarak değiştirildi, Akdeniz'den Hint Okyanusu'na kadar operasyonlarını genişletti. P, o gibi hükümet destekli bir hat olan bu şirket, önce Cezayir'e, ardından Çin ve Çin'e Fransız bayrağı altında seferler düzenledi. Hizmet ve hız açısından Peninsular and Oriental ile rekabet eden şirket, Hindistan, Singapur ve Avustralya'ya da hizmet vererek önemli bir İngiliz müşteri kitlesi kazandı. 1875 yılına gelindiğinde, tüm Fransız buharlı gemilerinin neredeyse üçte ikisine sahipti. Fransa'nın Afrika toprakları büyük ölçüde ihmal edildi. 1856'dan itibaren, küçük bir çarklı gemi olan, Guyen, Güney Amerika'ya gidiş gelişinde Dakar'da mola verdi. Ancak, düzenli seferler, Moril et Prom, Bordeaux Senegal ve Compagni Fabre Fresinet, Marsilya Batı Afrika, gibi daha küçük firmalar altında 80'li yıllara kadar başlamadı. Benzer şekilde, 1880'lerde Belçikalı bir hat olan Board etçi, Belçika ile Kongo'yu birbirine bağladı ve ilk Alman buharlı gemi hatları olan Wörmen, Atlas ve Slom'un Afrika limanlarında ortaya çıktı. Fransızların, Belçikalıların ve Almanların Britanya'nın gerisinde kalmasının nedeni, sanayileşmelerindeki gecikmeden ziyade, Afrika'yı fethetmelerindeki gecikme ve 19. yüzyılda Hindistan'la karşılaştırıldığında ekonomik önemsizliğidir. İmparatorluklar arasında en sıra dışı olanı Deniz imparatorluğudur. Minoslular, Yunanlılar, Fenikeliler ve Vikingler bir süre çevrelerindeki denizlere hükmettiler. Ancak yalnızca bir kez, gerçek anlamda küresel bir deniz egemenliği, yani filosu ve ticaret filosu dünyanın neredeyse tüm denizlerinde egemen olan bir ulusu olmuştur. Bu, 19. yüzyılda Büyük Britanya'ydı. Britanya'nın gücünü, İngiliz ulusal karakterinin eşsiz erdemlerine veya ilahi lütfa bağlayanlar vardı. Diğerleri çoğunlukla yabancılar bunu yalnızca Albayon'un hainliğinin ve açgözlülüğünün kanıtı olarak gördüler, bir Arap şeyhinin Çesney'inin Fırat Seferi üyesine açıkladığı gibi, İngilizler karıncalar gibidir, biri bir parça et bulursa, 100 tanesi peşinden gelir. Ancak denizcilik egemenliği, ilahi lütuf veya hainlikten daha fazlasını gerektirir, üstün teknoloji ve bunu destekleyecek bir ekonomi gerektirir. 19. yüzyılın başlarında, Britanya'nın zorlu mücadelelerle kazandığı denizcilik üstünlüğü, sınırsız ucuz kereste kaynaklarına dayalı Amerikan gemi inşa patlamasıyla tehdit edildi. Demir gemilere geçiş, Britanya'nın hakimiyetini kurtardı. 1840'da dünya tonajının dörtte birini oluşturan Britanya'nın payı, 1850'de %42,7'ye yükseldi ve 1. Dünya Savaşı'na kadar %40 ile 50 arasında kaldı. 1890 ile 1914 yılları arasında, dünya deniz ticaretinin yarısı Britanya'ya ait gemilerle gerçekleştirildi ve Britanya, dünyanın yeni gemilerinin üçte ikisini inşa etti. Britanya'nın buhar motoru ve metal gövdeli gemi endüstrilerindeki liderliği, başka bir faktörle daha da pekiştirildi. Dünyanın en iyi buharlı gemi kömürünün en zengin yataklarına kıyılarına birkaç mil mesafede sahipti. Daha sonra Hint Okyanusu yakınlarında Natal, Bengal ve Borneo'da keşfedilen kömürün büyük bir kısmı, en uygun kömür ikmal istasyonları gibi, Britanya kolonilerinde bulunuyordu. Aslında Britanya tıpkı küresel denizaltı kablo ağında olduğu gibi dünyanın denizcilik kömür tedarikini de neredeyse tekeline almıştı. Bu faktörlerin önemi 20. yüzyıldaki eşdeğerleri olan petrol ve radyo ile karşılaştırıldığında açıkça görülmektedir. Çünkü bunların hiçbiri hiçbir ülkeye kömür ve kabloların bir zamanlar Britanya'ya verdiği avantajı sağlamamıştır. Britanya'nın denizdeki egemenliğinin gölgesinde, daha küçük deniz devletleri de imparatorluk unvanını talep edebilirdi. Fransa ve Almanya gibi bazıları, Avrupa içinde gerçek büyük güçlerdi. 1871 yenilgisinden sonra statülerinden emin olmayan Fransızlar, Britanyalılardan daha fazla toprağa sahip olmanın tesellisini bulurken, Almanlar ise geç de olsa edindikleri birkaç ücra koloniden yarı gururlu, yarı utanmış bir haldeydiler. Avrupa standartlarına göre küçük ve zayıf olan uluslar, İtalya, Portekiz, Belçika, Hollanda, kolonileri imparatorluk statüsüne ulaşmak için kullandılar. Sonuç olarak, dünyanın yarısı, buharlı gemi hatları ve halatların ince ağlarıyla birbirine bağlı deniz devletleri olan Avrupa deniz aşırılarıydı. 19. yüzyılda nakliye ve iletişimdeki muazzam genişleme, dünya ekonomik ilişkilerindeki daha büyük bir değişimin parçasıydı. Tarih boyunca ve 19. yüzyıla kadar doğu ve batı arasındaki ticaret iki özellik taşıyordu. Bunlardan biri Orta Doğu veya Afrika çevresinden yapılan yüksek ulaşım maliyetiydi. Bu da ticareti yalnızca en değerli mallar için karlı kılıyordu. Çay, porselen, baharat, çivit, ipek, inci, mücevher ve külçe altın. Diğeri ise ticaretin dengesiz yapısıydı. Doğu, Avrupalıların arzuladığı ürünleri sunarken Avrupalıların karşılığında külçe altın ve daha sonra afyon dışında pek bir şey sunamadığı bir durum söz konusuydu. Buharlı gemiler bu eski sistemi yıktı ve yerine her iki tarafında düşük navlun oranlarıyla büyük hacimli malları takas ettiği yeni bir ekonomik ilişkiyi teşvik etti. Avrupa, sanayisinin ürünlerini, pamuk, makine, demir ve kömür, doğunun hem maddeleri ve ucuz tarım ürünleriyle, buğday, pirinç, jüt, kauçuk, Guttapörça, kalay ve diğer ürünler, takas etti. Buhar, kablolar ve Süveyş kanalı, 500 yıl önceki büyük keşiflerden daha fazla doğu ve batı arasındaki ilişkilerde devrim yarattı. Portekiz kalyonları ve İspanyol kalyonları, dünyanın dört bir yanındaki halkları birbirleriyle temasa geçirerek küresel ekümenayı tamamlamıştı. 19. yüzyılın yeni teknolojileri bu temasları, sürekli bir mal, insan ve fikir akışına dönüştürdü. Sınırlı ticaret bağlantılarına sahip izole geçim ekonomilerini, temel mallar konusunda tek bir dünya pazarının parçaları haline getirdi. Geleneksel ticaret, teknoloji ve siyasi ilişkileri paramparça etti ve bunların yerine batı teknolojisine dayalı yeni bir küresel uygarlığın temellerini attı. 13. Bölüm Hindistan demiryolları fakat kanunlardan, yollardan, köprülerden, kanallardan hatta eğitimden bile daha güçlü bir etken Hinduu uyuşukluğundan uyandırmaya destinedi. Buhal motoru ilerlemesiyle ön yargıları alt üst ediyor, alışkanlıkları kökünden söküyor ve neredeyse hayatın kendisi kadar sıkıca bağlı kalınan ve çok sevilen gelenekleri değiştiriyordu. Kaptan Edward Davidson, Bengal hükümetinin demiryolları danışman mühendisi Sonuçta asıl amaç, Hintlilerin demiryollarını kurmasını sağlamak ve böylece karın büyük bir kısmını elde etmemize olanak tanımaktır. H.Y.D.E. Clark, Hindistan Demiryolları Lobicisi. Hindistan, Ortaçağ'dan beri Avrupalı İmparatorluk arayanları cezbetmiştir. Clambus'un aradığı, da Gama'nın bulduğu ve Portekiz, Hollanda, Fransa ve Britanya'nın daha sonra birçok kez uğruna savaştığı bir ödüldü. Ancak da Gama'dan 300 yıl sonra bile, Avrupa etkisi hala ağırlıklı olarak kıyı bölgelerindeydi ve Bombay, Madras, Kalküta ve diğer limanlardan uzaklaştıkça zayıflıyordu. İç ulaşım zorlukları, Avrupa varlığına karşı büyük bir engel teşkil ediyordu. Hindistan, Afrika'daki hastalık bariyerine kıyasla nüfuz etmeye karşı aşılmaz engeller sunmuyordu. Dekan, Bengal körfezine doğru eğimli ve batı ucunda aniden alçalan geniş bir platodur. Ganj ovası da aynı şekilde erişilebilirdir. Yine de iç bölgelere doğru ilerlemeyi engelleyen birkaç engel vardı. Kurak mevsimde, toprak yollar yayalar, öküz arabaları ve yük hayvanları için açıktır, ancak yağmurlu yaz musonlarında geçilmez hale gelirler. Ganj nehri hariç, Hindistan'ın nehirleri kurak mevsimde neredeyse geçilemez durumdadır. Buhar çağından önce, Hindistan'ın doğal yolları yavaş seyahat ve iletişim için yeterliydi, ancak çoğu yükün ekonomik olarak taşınmasına kapalıydı. Tahıl, öküz arabalarıyla 50 milden fazla taşınamazdı, çünkü bu mesafenin ötesinde hayvanlar taşıdıklarından daha fazla yiyorlardı. Bombaya taşınan pamuk balyaları, yol tozundan o kadar kirlenmiş veya yağmurdan o kadar ıslanmış halde geliyordu ki neredeyse değersiz hale geliyordu. Sadece değerli afyon, çivit ve şellak yükleri uzun mesafeli nakliye masraflarını karşılayabiliyordu. Hindistan, izole köylerin ve geçimlik tarımın ülkesiydi. 1840'lar, batı dünyasında ve özellikle de Britanya'da demiryolu çılgınlığının yaşandığı bir dönemdi. Demiryolu meraklıları, tüm dünyayı demir raylarla ve gürültülü trenlerle kaplamayı hayal ediyordu ve dünyanın az sayıda bölgesi, Britanya'nın kıymetli kolonisi kadar bu yeni icada muhtaç görünüyordu. Hindistan'ın demiryolu sisteminin inşası, sömürge döneminin en anıtsal projesi haline geldi, 19. yüzyılın en büyük uluslararası sermaye akışını içeriyordu ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Rusya'nın ardından dünyanın dördüncü en uzun demiryolu ağını oluşturdu. Bugünün Hindistanı, kitleler için otomobil veya hava yolculuğunu karşılayamayacak kadar fakir olduğundan, muhtemelen dünyanın en çok demiryoluna bağımlı ülkesidir. Yine de, tüm bariz faydasına rağmen, bu demiryolu ağı tarihçiler arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor, çünkü sömürgeci girişimin ihtişamını ve sefaletini büyük ölçekte gösteriyor. Hindistan demiryollarının oluşumunda çeşitli farklı çıkarlar bir araya geldi. Vizyonerler, girişimciler ve gazeteciler vardı, demir yollarına duydukları isteğin gerekçelerini çoğu zaman belirsiz bir şekilde ifade ediyorlardı. Örneğin, Büyük Hindistan Yarımadası Demiryolunun girişimcisi John Chapman, 1850'de onurlu bir yetkinlik kazanma ve Hindistan'daki yurttaşlarımıza modern zamanların en büyük icadının avantajlarından yararlanma imkanı sağlama konusunda çifte umuttan bahsetmişti. The Economist 1857'de Hindistan'daki demiryollarının İngiliz sanatlarını, İngiliz insanlarını ve İngiliz görüşlerini yayacağını belirtmişti ve mühendis Davidson bunları İngiliz yönetiminin sağlam ve değişmemiş anıtları olarak değerlendirmişti. Diğerlerinin de demiryollarında doğrudan, mali bir çıkarı vardı. Londra'daki Anglo-Hind tüccarları ve Doğu Hindistan ticaret evleri, Demir yollarını işlerini iç kesimlerdeki kasabalara genişletmenin bir yolu olarak gördüler. Hindistan'a yeni gelen P.O. şirketi, Kalküta'nın kuzeybatısındaki Raniganj kömür madenlerine giden bir demir yoluna büyük ilgi gösterdi. Çatal bıçak takımı, mutfak eşyası, ateşli silahlar ve çeşitli metal eşya üreticileri, alt kıtanın iç kesimlerinde büyük bir potansiyel pazar gördüler. Ancak hepsinden önemlisi, Hindistan Demiryolu projelerini destekleyenler Lancashire'ın pamuk baronlarıydı. İki amaçları vardı, ürünlerini Hindistan halkına satmak ve Amerika Birleşik Devletlerinden daha güvenilir bir pamuk kaynağı sağlamak. 1846'daki Amerikan Pamuk Krizi, Bombay'dan pamuk bölgelerine giden demiryoluna büyük bir ivme kazandırdı ve Chapman 1848'de Lancashire tüccarlarının bunu, Manchester'dan Liverpool'a kendi hatlarının bir uzantısından başka bir şey olarak görmediklerini belirtti. Son olarak, askeri nedenler de vardı. Demiryollarının stratejik değeri, Almanya, Rusya ve Amerikan batısı tarihinde bilinen bir konudur, Hindistan'da da güçlü bir motivasyon kaynağıydı. Hindistan Genel Valisi Lord Dalhavzi, 1853'te yönetim kuruluna tutanakta, Demiryollarının herhangi bir olayın tam istihbaratının hükümete şu anda mümkün olanın beş katı hızda iletilmesini ve askeri gücünün herhangi bir noktada yoğunlaştırılmasını, şu anda aylar sürecek bir işlemin birkaç gün içinde gerçekleştirilmesini sağlayacağını yazmıştı. Dalhavzi'nin tahmini, 1857'deki Hindistan isyanında gerçekleşti ve bu da 1858 ve 1859 yıllarında demiryolu inşaatında büyük bir artışa yol açtı. Hindistan Demiryolu Sistemi'nin öncüsü, Avrupa'dan Hindistan ve Çin'e ray döşemeyi hayal eden bir demiryolu mühendisi ve vizyoner olan Rowland MacDonald Stevelson'dı. Kampanyası, birçok yönden, 1842'de, P ve onun zaferiyle sonuçlanan buharlı tren iletişimi açma mücadelesinin bir devamıydı. 1841'de Doğu Hindistan Şirketi Yönetim Kurulunu Hindistan'daki demir yollarına sübvansiyon sağlamaya ikna etmeye çalıştı, ancak reddedildi. Daha sonra lobi faaliyetlerine yöneldi. Kalküta gazetesi The Englishman'da, Kalküta'dan dışa doğru yayılan bir demiryolu ağı planını sundu ve bunu her zamanki iş ve güvenlik nedenleriyle gerekçelendirdi. Planı, Bengal hükümeti ve Kalküta tüccarları tarafından gönülden onaylandı. Bazı Londralı iş adamlarının desteğiyle Stevenson, yönetim kuruluna bu kez cesurca karlarının %4 oranında garanti edilmesini talep eden yeni bir demiryolu şirketi önerisi sundu. Yönetim kurulu bu planı da reddetmiş olsa da, yine de Mart 1845'te Doğu Hindistan demiryolu şirketini kurdular. Aynı zamanda, John Chapman önderliğindeki başka bir grupta Bombay'dan yayılan raylar döşemeyi planlayan Büyük Hindistan Yarımadası demiryolunu kurdu. O yılın ilerleyen aylarında Stevenson, Kalküta'dan Delhi'ye giden güzergahı incelemek için Hindistan'a gitti ve şirketinin hissedarlarına olumlu bir rapor sundu. Bu arada Chapman, ülkenin batı yarısını incelemek için mühendis G.T. Clark ile birlikte Bombay'a gitti. Eksik olan tek şey, kar garantisiyle birlikte Doğu Hindistan şirketinin onayıydı. Bu nedenle, girişimciler güçlü bir tanıtım kampanyası düzenleyerek The Times, D Economist ve Lancashire ile Midlandstan bir dizi bankacı, iş adamı, demiryolu mühendisi ve parlamento üyesinin desteğini aldılar. Demiryolu lobisinin etkisi o kadar büyüktü ki, Doğu Hindistan şirketi pes etti ve 1847'de girişimcilere 25 yıl boyunca %5 kar garantisi, ayrıca ücretsiz arazi ve diğer olanaklar sağladı. 1849'da Chapman'ın Great Indian Peninsula şirketine Bombay'dan 34 mil uzaklıktaki Kalyan'a bir hat inşa etme yetkisi verildi. Çalışmalar Şubat 1852'de başladı ve Nisan 1853'te Tana'ya kadar olan ilk 24 millik bölüm hizmete girdi. Finansal ve siyasi engeller aşıldıktan sonra, birkaç ek şirket daha ortaya çıktı, Madras Guarantid, 1852, Bombay. Baroda ve Central India, 1855, Sint, Punjab ve Delhi, 1856, Eastern Bengal, 1858, Great Southern of India, 1858, ve Kelkut'ta ve South Eastern, 1859. Ve bunların hepsine %4,5 veya 5 kar garantisi verildi, herhangi bir açık Hindistan hazinesi tarafından karşılanacak, Herhangi bir fazlalık ise demiryolu şirketi ve hazine arasında eşit olarak paylaşılacaktı. Özellikle Hintli tarihçiler tarafından eleştirinin hedefi haline gelen şey, demiryollarının kendisi değil, bu garanti politikası olmuştur. Eleştirmenler, bu garantinin Hint demiryollarının hissedarlarına, neredeyse tamamı zengin İngilizler, şirketlerinin kötü performans göstermesi durumunda zararın Hindistan vergi mükellefleri tarafından karşılanacağı sözünü verdiğini, yani kazanırsam ben kazanırım, kaybedersem sen kaybedersin mantığına dayandığını belirtiyorlar. Dahası, bir eleştirmenin de belirttiği gibi, yatırımcı için verdiği fonların Hubli nehrine mi atıldığı yoksa tuğla ve harca mı dönüştürüldüğü önemli değildi diyerek, bu garantinin yolsuzluğu, israfı ve savurganlığı teşvik ettiği de öne sürülüyor. Öte yandan, garantiyi destekleyenler, 1845 ile 1875 yılları arasında Hindistan demiryollarına yatırılan yaklaşık 95 milyon sterlinlik sermayenin aksi takdirde Britanya'dan asla çıkmayacağını savunuyorlar. Bu durum, demiryolu inşaatındaki riskli bir spekülasyonu, Hindistan hükümetinin mali gücüne ve Hindistan halkından vergi alma yeteneğine yönelik altın değerinde bir yatırıma dönüştürdü. Garanti sayesinde Hindistan demiryolları 1870'ten önce neredeyse diğer tüm yabancı veya sömürge demiryollarından daha düşük bir faiz oranıyla para toplayabildi. Hindistan hazinesinin ilk yıllarda demiryollarını sübvanse etmek zorunda kaldığı doğru olsa da bu sübvansiyon demiryollarının sosyal değerinin finansal getirilerinden daha ağır basması nedeniyle haklıydı. Garanti sorununu bir kenara bırakırsak, gerçek şu ki Hindistan makul bir maliyetle iyi inşa edilmiş bir demiryolu ağına sahip oldu. İnşaat büyük ölçüde kolaydı çünkü Hindistan'ın büyük bir kısmı düzdü ve iş gücü boldu. Ancak iki tür arazi mühendisleri zorladı. Bunlardan biri, dekan platosunun kenarının 1800 ila 2000 fit yüksekliğinde sivri bir uçurumla kıyı ovasına indiği batı gâtlarıydı. Büyük Hindistan Yarımadası demiryolunun baş mühendisi James T. Berkeley, uçurumlarla iki noktada yüzleşmeyi seçti. Delhi'ye doğru Tulget ve Madras'a doğru Borget. 9,326 mil boyunca 972 fit yükselen Tulget, 13 tünel ve 6 viyadük gerektiriyordu. 15,86 mil boyunca 1831 fit yükselen Borget ise 25 tünel ve 8 viyadük inşa edilmesini gerektiriyordu. En dik kısımlarda, Y şeklinde geri dönüş istasyonları trenlerin durmasına, lokomotiflerini diğer uca geçirmesine ve bir sonraki bölümü ters yönde geçmesine olanak sağlıyordu. Bu geçitlerin inşası eşi benzeri görülmemiş çabalar gerektirdi. Boğul geçidinde bir dönemde 42 bine kadar işçi çalışırken, kazı ve tünel açma işlemleri günde 2,5 ton barut tüketiyordu. Boğul geçidi, 7 yıllık yoğun çalışmanın ardından 1863'te, tul geçidi ise 1865'te tamamlandı. Diğer doğal engel ise sık sık yıkıcı seller getiren Hindistan'ın büyük nehirleriydi. Bu nehirleri aşmak için mühendisler, Avrupa'dakilerden çok daha büyük köprüler ve yollar inşa etmek zorunda kaldılar. 36 adet 100 fitlik açıklığı olan Krishna Nehri Köprüsü 3855 fit uzunluğundaydı. Jamna Nehri üzerinde ise biri 10 adet 250 fitlik, diğeri 12 adet açıklığı olan iki köprü vardı. Gatların ve nehirlerin aşılması, demiryolu inşaatındaki en anıtsal başarılar arasındaydı ve Hintlilerin emeğine, İngiliz mühendislerinin beceri ve cesaretine bir övgü niteliğindeydi. Başka yerlerde ise büyük zorluklar pek yoktu. 1854'te Kalküta'dan Ganj Nehri üzerindeki 121 mil uzaklıktaki Rani Ganja uzanan bir hatla başlayan Doğu Hindistan demiryolu, 12 yıl sonra 1130 mil uzaklıktaki Delhi'ye ulaştı. Burada 1870'te Bombay'dan gelen Büyük Hindistan Yarımadası hattıyla birleşti. Ertesi yıl demiryolları Bombay'ı Madras'a bağladı. 1872'ye gelindiğinde Hindistan'da 5000 milden fazla demiryolu hattı vardı. İlk hatlar, Hint ordusu mühendislerinin gözetiminde inşa edildiği için yüksek teknik standartlara uygundu. Demiryolları Yıldız ayrıca, dünyanın en geniş hat açıklıklarından biri olan 1,67 metre veya 514 fit genişliğinde inşa edildi, bu da alt kıtanın büyüklüğüyle orantılı hız ve yükleri karşılıyordu. Ve her şey göz önüne alındığında, maliyet oldukça makuldü. Hint hükümetinin desteği sayesinde, demiryolları hiçbir yasal masrafa girmedi, ücretsiz arazi aldı ve ucuz iş gücü istihdam etti. 1868'e kadar inşa edilen Hint demiryollarının ortalama maliyeti mil başına 18.000 sterlin iken, Britanya'da bu rakam mil başına 62.000 sterlindi. Ana hatların başarılı bir şekilde inşa edilmesi, garanti sistemine yönelik eleştirileri dindirmedi. 1869'da Genel Vali Lord Lawrence, tüm karların şirketlere, tüm zararların ise hükümete gittiği bu sistemi sona erdirmeyi önerdi. Bunun üzerine Hindistan hükümeti 1869 ile 1880 yılları arasında A 2.175 mil ekleyerek kendi demir yollarını inşa etmeye girişti. Bu girişimin bir nedeni de kıtlık bölgelerine yiyecek götürme ihtiyacıydı, çünkü kıtlık zamanlarında öküzlerin açlıktan ölmesiyle geleneksel yiyecek taşıma yöntemleri ortadan kalkıyordu. Para tasarrufu için yeni hatların çoğu metre genişliğinde inşa edildi. Bu da Hindistan'ı iki uyumsuz sistemle karşı karşıya bıraktı ve bağlantı noktalarında gecikmelere ve mal hırsızlığına yol açtı. Devlet inşaatı o kadar verimsizdi ki, 1880'de devlet garanti sistemine geri döndü ve mevcut özel hatları satın almaya, eski sahipleriyle eski hatlarını yönetmek için sözleşmeler imzalamaya başladı. 1902 yılına gelindiğinde, Britanya Hindistan'ı, bugünkü Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Myanmar, 25.936 mil uzunluğunda demiryoluna sahipti. Bu, Asya'nın geri kalanının toplamından daha fazla, Afrika'nın 3 katından fazla ve hem toplamda hem de kişi başına düşen uzunlukta Japonya'dan daha fazlaydı. Toplam uzunluğun üçte birini oluşturan ana hatlar devlet mülkiyetindeydi. Hindistan demiryollarının tarihi, 19. yüzyılı serbest girişim çağı olarak adlandırmanın tehlikelerini göstermektedir. İmparatorluklar, devlet ve özel kapitalizmin karma bir ekonomisiyle inşa edilmiş ve sürdürülmüştür. Bu sistem, özel sektörün verimliliğini ve açgözlülüğünü devletin verimsizliği ve sosyal vicdanıyla dengelemek üzere tasarlanmıştır. Demiryolları sadece raylar ve trenlerden ibaret değildir. Yepyeni bir yaşam biçimi, yeni bir medeniyetin öncüleridir. Hint toplumu üzerindeki etkileri, Batı'daki muadillerinden çok farklıydı. Çünkü inşa edildikleri sömürgeci bağlam söz konusuydu. Gelin, demiryollarının sonuçlarına kısaca bir göz atalım. 19. yüzyılın ortalarındaki birçok ilerici batılı, demiryollarının Hindistan'a sanayi devrimini getireceğine inanıyordu. Demiryolu mühendisi Edward Davidson, demiryollarının bu durum, bu imparatorluk içinde de, batı dünyasının çeşitli krallıklarında gelişmiş ve yaygınlaşmış iletişimin getirdiği gibi, girişimciliğin teşvik edilmesine, ürünlerin çoğalmasına, gizli zenginliğin keşfedilmesine ve sosyal gelişmede benzer ilerlemelere kesinlikle ve hızla yol açacaktır. İletişim devrimi ve Karl Marx 1853'te şu kehanet bulunmuştu. İngiliz sömürge yönetiminin, Hindistan'a demiryolları kazandırmanın tek amacının, pamuk ve diğer ham maddeleri daha düşük maliyette elde etmek olduğunu biliyorum. Ancak demir ve kömür kaynaklarına sahip bir ülkenin ulaşımına bir kez makineyi dahil ettiğinizde, onu imalattan uzak tutamazsınız. Demiryolu ulaşımının acil ve güncel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tüm endüstriyel süreçleri devreye sokmadan, devasa bir ülke üzerinde demiryolu ağı kuramazsınız ve bu süreçlerden, demiryollarıyla doğrudan bağlantılı olmayan endüstri dallarına da makine uygulaması doğmalıdır. Bu nedenle, demiryolu sistemi Hindistan'da modern endüstrinin gerçek öncüsü olacaktır. Demiryolu sisteminden kaynaklanan modern endüstri, Hindistan'ın ilerlemesi ve gücünün önündeki en önemli engeller olan, Hindistan kastlarının dayandığı kalıtsal iş bölümünü ortadan kaldıracaktır. Ne yazık ki, böyle bir şey olmadı. Hindistan demiryollarına harcanan özel sermayenin neredeyse tamamı İngiltere'den sağlandı, 1868'de Hindistan demiryolu hisselerinin 50.000 sahibinden sadece 400'ü Hintliydi, çünkü hisseler yalnızca Londra'da işlem görebiliyordu. Demiryolu şirketlerinin, Doğu Hindistan şirketinin ve İngiliz hükümetinin politikası, İngiliz müteahhitleri işe almak ve Hint girişimlerini engellemekti. Demiryolları için sağlanan sermayenin 5'te 2'si İngiltere'de harcandı. Vasıflı işçiler, ustabaşılar ve mühendisler İngiltere'den getirildi ve onlara kendi ülkelerindeki ücretin iki katı, ayrıca ücretsiz yolculuk, sağlık hizmeti ve ödenekler ödendi. Raylar, lokomotifler, vagonlar ve diğer demir eşyalar ithal edildi. Hintli kereste tüccarlarının güvenilmez uygulamalarından kaynaklanan uygun Traverse kerestesi eksikliği, demir yollarının Hindistan'a İngiltere'de kreozotlanmış Baltık köklerinden traversler getirmesine yol açtı. Hatta bazen daha ucuz Hint kömürüne kıyasla İngiliz kömürü bile tercih edildi. Demiryolları Hindistan'daki nakliye maliyetlerini önemli ölçüde düşürdü, bu, Stevenson'ın Doğu Hindistan Şirketi Yönetim Kurulu'na yazdığı mektupta öne sürdüğü başlıca argümanlardan biriydi. Hindistan halkı fakirdir ve birçok yerde geniş topraklara seyrek bir şekilde dağılmıştır, ancak öte yandan Hindistan, büyük ölçüde ucuz ve hızlı bir ulaşım aracının yokluğu nedeniyle karlı bir pazardan mahrum kalan değerli ürünler açısından zengindir. Bu nedenle, Hindistan'daki demiryollarının gelirinin şimdilik esas olarak yolcu taşımacılığından değil, mal taşımacılığından karşılanması gerektiği varsayılabilir. Mudraff, Hindistan'daki iç su yolu taşımacılığının maliyetini, kısa ton mil başına ABD senti cinsinden hesapladı, 1830'larda bu rakam oldukça yüksekti, 12 olarak sent 1860'larda, 8 sent 1874'te 2 sent, ve 1900'de, 8 sent benzer şekilde, Paul Bay Roach, özellikle 1860 ile 1880 yılları arasında kara taşımacılığı maliyetlerinde 21 oranında bir düşüş olduğunu belirtmiştir. Bu muazzam düşüş, Woodruff'un inandığı gibi, alt kıtanın sanayileşmesine değil, İngiliz sanayisine olan bağımlılığına katkıda bulunmuştur. Hindistan ham pamuk, jüt, tahıl ve diğer tarım ürünlerini ihraç ederken, karşılığında İngiltere'den pamuklu kumaş, metal eşya ve imalat ürünleri ithal ediyordu. Bu süreçte Hindistan'ın geleneksel el sanatlarının çoğu yok oldu. İşsiz kalan zanaatkarlar, işsizlere iş verecek yeni sanayilerin az olduğu şehirlere akın etmeye başladılar. 1853'te Marx, İngiltere'nin Hindistan'da iki yönlü bir görevi yerine getirmesi gerekiyor, biri yıkıcı, Diğeri yenileyici, eski Asya toplumunun yok edilmesi ve Asya'da Batı toplumunun maddi temellerinin atılması diye öngörmüştü. Programın yarısı, yıkıcı görev, tamamlandı. Diğer yarısı ise, İngiliz yönetiminin sonunu beklemek zorundaydı. Stevenson'ın tahmininin aksine, birkaç yıl içinde yolcular demiryolu şirketlerinin ana gelir kaynağı haline geldi. İnsan hareketliliğine doğanın getirdiği zamansız kısıtlamalardan kurtulan Hintliler, şehirleri ve haç yerlerini doldurdu. Brahmanların, dokunulmazların ve diğer kast mensuplarının birlikte oturmayı reddedeceğini tahmin edenler de yanılmıştı. Demiryollarının kast sistemine yaptığı tek taviz, yolcuların inip kendi geleneksel yöntemleriyle yemeklerini hazırlayabilmeleri için trenlerin yemek saatlerinde birkaç dakika durmasıydı. Ancak demiryolları farklı kastlardan ve bölgelerden Hintlileri bir araya getirse de, kadim dini onaylarla kutsanmamış yeni bir kast sisteminin ortaya çıktığını gösterdi. Demiryollarında çalışanlar Hintliydi, ancak en iyi işler, büyük istasyonların istasyon şefleri, ekspres trenlerin sürücüleri ve yöneticiler, İngilizler tarafından yapılıyordu. Demiryolları, çoğunluğu İngiliz olan birinci sınıf yolcularından kasten zarar ediyor ve bunu üçüncü sınıf kompartmanlarını yoksul Hintlilerle doldurarak telafi ediyordu. İstasyonlarda ise birinci sınıf yolcular bekleme salonlarından ve kadınlar için ayrılmış odalardan yararlanırken, üçüncü sınıf yolcular bekleme kulübelerine ve sadece kadınlar için odalara sahipti. Demiryolları gerçekten de İngiliz yönetiminin sağlam ve değiştirilmemiş anıtlarıydı. Hint-Anti-İngiliz milliyetçiliğinin demir yollarıyla aynı zamanda ortaya çıkması bir tesadüf müydü? 14. Bölüm Afrika Ulaşımı, Hayaller ve Gerçekler 19. yüzyıl sömürgecileri için Afrika, en az Hindistan kadar yeni ulaşım sistemlerine ihtiyaç duyuyordu. Sahra çölünün güneyinde, yerel ulaşım sistemlerini tamamen yetersiz buldular. Nehirlerdeki kanolar çok küçük ve yavaştı. Çeçe sineği yük hayvanlarını engelliyordu ve insanları hem yük hem de beyaz adamlar için yük hayvanı haline getiriyordu. İnsan gücüyle yük taşıma sadece ahlaki olarak aşağılayıcı olmakla kalmıyordu, Avrupalıların hepsi bunu onaylamasa da, pratik açıdan da kötüydü. Yük taşıma yolları, çevredeki kırsal kesimdeki sağlıklı erkekleri tüketiyordu, bazıları nefret edilen bu iş için zorla askere alınıyor. Diğerleri ise işe alımcılardan kaçıyordu. Nüfusun az olduğu bölgelerde, yük taşıyıcı kervanları hem yiyecekleri hem de yiyecek üreten iş gücünü götürüyor, geride yetersiz beslenme bırakıyordu. Sifilis, tripanosomias, çiçek hastalığı ve diğer hastalıkları yayıyorlardı. Son olarak, insan gücüyle yük taşıma verimsizdi, bu nedenle pahalıydı. Afrika'da olduğu gibi Hindistan'da da sömürgecilerin düşünceleri demir yollarına yöneldi. 1876 Brüksel Konferansı raporu, mevcut insan gücüyle yapılan hamallığın yerine ekonomik ve hızlı ulaşım araçları sağlamak amacıyla demiryollarının inşa edilmesini tavsiye etti. Demiryolu uzmanı Balzer durumun nicel olarak ifade etti. Hamalların, ortalama olarak günde 25 ila 30 kilogram, 50 ila 70 pound, yükü 25 ila 30 kilometre, 15 ila 20 mil, mesafeye taşıdığını belirtti saatte 20 kilometre, 13 mil hızla 50 ton yük taşıyan bir tren böylece 13333 hamalın işini yapabilirdi. Sorun Afrika'da 13333 hamalın taşıma kapasitesinin haklı çıkarılabileceği yerler bulmaktı. Demiryolları altyapıya büyük yatırım gerektirir ve dolayısıyla karlı olabilmeleri için önemli miktarda trafiğe ihtiyaç duyarlar. Bu trafik ya yolcular ve işlenmiş mallardan, şehir trafiği ya da ham maddelerden, çiftlik ve maden ürünleri oluşabilir. Demir yollarının çoğu tropikal bölgelerde inşa edildi. Afrika ise ikinci tür trafiği karşılıyordu. Batı Afrika'da yer fıstığı ve palmiye yağı demir yolları, Katanga ve Rodezya'dan denize uzanan bakır demir yolları ve Sudan ile Uganda'da pamuk demir yolları vardı. Bu hatlar oldukça uzun olsalar bile, Katanga'dan Güney Afrika'ya kadar olanlar gibi, Esasen tek bir amaca hizmet ediyordu, Afrika topraklarının ürünlerini Avrupa'ya taşıyan nakliye şirketleri için besleyici hatlardı. Demiryollarının diğer temel varoluş nedeni olan nüfus merkezlerini birbirine bağlama işlevi, 1914 öncesinde Afrika'da eksikti, çünkü iç kesimlerde çok az kasaba ve hiç şehir yoktu. Madencilik ve plantasyon bölgelerinin dışında, demiryolları inşa edilirse, kendi taleplerini yaratmak zorunda kalacaklardı, bu da büyük nüfusların toplanmasına ve sadece dağınık köylerin bulunduğu yerlerde şehirlerin ortaya çıkmasına neden olacaktı. Böylece Afrika'daki sömürgeciler, kendi acil ulaşım ihtiyaçları ile demiryollarının imkansız ekonomik koşulları arasında sıkışıp kaldılar. Sonuç olarak ya gelecekteki kar hayalleriyle ya da tamamen ekonomik olmayan nedenlerle haklı gösterilen çok sayıda proje ve birkaç tamamlanmış demiryolu hattı ortaya çıktı. 1873'te Sir Garnet Wolseley, Ashanti seferi için asker ve malzeme taşımak amacıyla altın sahilinde Cape Coast'tan Prah Nehri'ne kadar dar hatlı bir demiryolu inşa etmeyi önerdi. Bu hat hiçbir zaman inşa edilmese de daha sonra İngilizler tarafından Sudan'da, İtalyanlar tarafından Doğu Afrika'da ve özellikle Fransızlar tarafından Senegal'den Nijer Vadisi'ne doğru askeri demir yolları tamamlandı. Köle ticaretinin sona ermesini hızlandırmak için Uganda'da ve Fransızların iç ticareti çalmasını önlemek için İngiliz Batı Afrika'sında ek hatlar inşa edildi. Her durumda demir yolları, kalkınmanın veya dönemin jargonunda medeniyetin aracı olarak görüldü. Alman Balzer, sömürge demiryolları, ana ülkenin rasyonel bir sömürge politikasının ekonomik ve siyasi hedeflerine ulaşmanın başlıca aracıdır diye yazarken, Fransız Lionel Weiner ise özellikle demiryolları, medeniyeti arkalarında getirir, diye belirtti. Afrika'daki ilk demiryolu, 1850'lerde Hindistan'a giden Kızıldeniz rotasının bir parçası olarak inşa edilen İskenderiye-Kahire hattıydı. Bunu takiben 1850'ler ve 60'larda Güney Afrika'da birkaç kısa hat inşa edildi. Kıtanın bu bölgesinde demiryolu inşa etme telaşı 1870'lerde Batı Grikelı'nda elmasların keşfedilmesinden sonra ve 1880'lerde Johannesburg yakınlarında altın bulunmasından sonra başladı. Yüzyılın başından önce Güney Afrika, Cezayir gibi zaten saygın bir ağa sahipti. Tropikal Afrika'da Fransızlar bir süre en hevesli demiryolu inşaatçılarıydı. 1879'da, Batı Sudan'a nüfuz etmeye başladıktan kısa bir süre sonra, Senegal'den iç bölgelere uzanan bir demiryolu hattı için planlar yaptılar. İlk hatları 1885'te Saint Louis ve Dakar arasında, 163 mil uzunluğunda hizmete girdi. Senegal Nehri üzerindeki Kayesten yukarı Nijer'deki Koulikoro'ya uzanan bir diğer hat ise 1881'de başlatıldı ve 1906'da tamamlandı. Bu hat esas olarak fethedilmemiş topraklardan asker taşımak amacıyla inşa edilmiş askeri bir hattı. Fransız Gine'deki Konakri'yi yukarı Nijere bağlayan bir başka hat ise 1899 ile 1914 yılları arasında çoğunlukla doğal kauçuk ihracatı için inşa edildi. Bundan sonra Fransızlar nispeten az demiryolu inşaatı yaptılar. Afrika'da demiryolu inşa eden bir sonraki ülke İngilizler oldu. 1901'de Kenya'da Mombasa'dan Victoria Gölü'ne bir hat inşa ettiler. Batı Afrika'da, iç bölgelerin geniş alanlarını ele geçirme konusunda Fransızlardan daha yavaş davrandılar ve tek büyük kolonileri olan Nijerya, nehir vapurlarıyla iyi bir şekilde hizmet veriyordu. Mali hususlar da vardı. Hindistan deneyiminden sonra, İngiliz hükümeti Batı Afrika'daki demiryolu yatırımlarını garanti etmeyi reddetti. Fransızların yaptığı gibi, ana hükümet de siyasi nedenlerle kolonilere demiryolları vermeyi reddetti. Bu nedenle her koloni kendi demiryollarının masraflarını vergiler, gümrük vergileri ve kredilerle karşılamak zorundaydı. İnşaat ancak Joseph Chamberlain'in 1895'te sömürge bakanı olmasından sonra ciddi anlamda başladı. Almanlar da aynı şekilde geç bir başlangıç yaptılar. İlk hatları Güneybatı Afrika'da Sıva Kopmund'dan Bindhoe'ye, 1897 ila 1902, ve Alman Doğu Afrika'sında Tanga'dan Momboya, 1894 ila 1905, uzanıyordu. 1904'ten sonra bu iki kolonide, Kamerun'da ve Togo'da demiryolu inşaatına yönelik yoğun bir programa başladılar. Bağımsız bir Afrika ülkesi olan Etiyopya'da bu dönemde demir kavuştu. 1894'te İmparator Menelik, Djibouti'den Nile bir hat inşa etmek için Compagnie Impériale Ethiopie şirketine imtiyaz verdi. Bu şirket 1907'de iflas edince işe Fransız bir firma olan Compagnie du Chemin de Fer franco de Djibouti à Addis Ababa devam etti ve iş 1918'de tamamlandı. 1914 yılına gelindiğinde, Afrika'da günümüzde de varlığını sürdüren demiryolu ağı zaten mevcuttu. Kıtanın kuzey ve güney bölgelerinde, büyük şehirleri, tarım ve madencilik alanlarını birbirine bağlayan oldukça eksiksiz ağlar vardı. 1910 ila 1914 döneminde, Güney Afrika'da 7586 mil demiryolu, ardından Cezayir'de 2004 mil, Mısır'da 1485 mil ve Güneybatı Afrika'da 1474 mil demiryolu bulunuyordu. 30'lu yılların demiryolu istatistikleri de benzer bir tablo gösteriyor. Güney Afrika'da 13027 mil, Cezayir'de 3007 mil, Mısır'da 2799 mil, Belçika Kongosu'nda 2064 mil ve Güneybatı Afrika'da 1680 mil demiryolu hattı vardı. Kişi başına düşen demiryolu hatları açısından ise farklar daha da belirgindi. Afrika genelinde her 10.000 kişiye 3,3 mil demiryolu hattı düşüyordu. Bazı bölgelerde ise bu sayı çok daha azdı. Örneğin, Fransız Ekvator Afrika'sında her 10.000 kişi için ortalama mesafe sadece 1,06 mil, Fransız Batı Afrika'sında 1,55 mil ve Mısır'da 2,05 mil idi. Buna karşılık, Güney Afrika'da 18,4 mil ve birçok madenin bulunduğu ve nüfusunun az olduğu Güney Batı Afrika'da ise 64,6 mil mesafe vardı. Demiryolları açısından Afrika ve Hindistan arasındaki fark şaşırtıcı. Hindistan, demiryolu patlamasının zirvesinde yer aldı ve sömürgecilik döneminden eksiksiz ve verimli bir demiryolu sistemiyle çıktı. Buna karşılık, Tropikal Afrika, sömürgecilikten yalnızca dağınık ve bağlantısız hatlarla çıktı ve bu hatlar esas olarak Avrupa'nın ham madde ihtiyacını karşıladı. Ve şimdi kamyonlar ve uçaklar, demir yollarıyla aynı veya daha iyi, hizmeti çok daha düşük bir başlangıç maliyetiyle sağladığına göre, Afrika'da bir demir yolu ağının geliştirilmesi muhtemelen uzun zaman alacaktır. Afrika'daki modern ulaşım sistemlerinin ihtiyaçlarını ve sorunlarını anlamak için Kongo Nehri Havzası'nın açılışını ele alalım. Kongo Nehri, Zaire ve Lualaba olarak da adlandırılır ve kolları, Ubangi, Sanga, Kasay ve diğerleri, Batı Avrupa büyüklüğünde bir alanı kapsayan, dünyanın en büyük ulaşıma elverişli nehir ağlarından birini oluşturmaktadır. Bu ağın, Orta Ekvator Afrika'yı geliştirme ve sömürme aracı olarak vaadi, bölgeye giren Avrupalılar için açıktı. Ancak, Büyük Nehir Havzası'na denizden erişim mümkün değildir. Çünkü son birkaç kilometresi, Kinşasa ve Matadi arasında, çağlayanlar ve şelalelerle bölünmüştür. Bu nedenle Kongo Havzası, Nijerin girişinden yaklaşık 40 yıl sonra keşfedilmemiştir. Henry Stanley, 1875 ila 77 yılları arasında geçtiği bölgenin teknolojik ihtiyaçlarını çok iyi anlamıştı. 1882'de Kongo havzası mevcut haliyle iki kuruş bile etmez. Karlı bir hale getirmek için, aşağı Kongo ile yukarı Kongo arasında bir demiryolu inşa edilmelidir, erişilebilirliği arttıkça değeri de ortaya çıkacaktır diye ilan etti. Bu demiryolunun inşası 1890'dan 1898'e kadar 8 yıl sürdü ve bu süreçte böyle bir girişimin karşılaştığı en zorlu arazi, iklim, hastalık ve işçi sorunlarıyla karşı karşıya kalındı. Bu arada, sitenli ve işvereni Belçika Kralı 2. Leopold, Kongo'nun zenginliğinden yararlanmaya can atıyorlardı. Bu da, buharlı gemileri Matadi'den yukarı Kongo'daki sitenli puğla hamalların başları üzerinde parça parça taşımak anlamına geliyordu. Bu gemilerin ilki olan küçük 9 tonluk en avant, büyük sorunlar yarattı. Vivi ve Isangila arasındaki iç şelalelerin etrafından 54 mil, yaklaşık 87 kilometre, mesafeyi kat etmek bile, Şubat 1880'den Şubat 1881'e kadar tam bir yıl sürdü. En avant gemisi ancak Aralık 1881'de yukarı Kongo'da denize indirildi. Yol açılıp iş gücü toplandıktan sonra, diğer buharlı gemiler de hızla onları takip etti, Kongo Serbest Devleti'nin Belgik, Esprins, Aa ve Royal gemileri ile misyoner gemileri Peace ve Henry Reid. Sadece 1887 yılında, Hamallar Matadi'den Pool Nehri üzerindeki yeni Leopoldville, bugünkü Kinshasa, kasabasına 6 buharlı gemi taşıdı, o yılın Mayıs ve Ekim ayları arasında 60 bin adam, çoğu buharlı gemi parçası olmak üzere 992 ton yük taşıdı. Buharlı gemiler, aslında Kongo Serbest Devleti'nin omurgasını oluşturuyordu, Leopold'un 1886'da söylediği gibi, deniz gücümüze iyi bakın, şu anda tüm hükümet yetkimizi özetliyor. 1898'de ilk tren Leopoldville'e vardığında, Hamallar toplam 865 ton ağırlığındaki 43 buharlı gemiyi nehrin yukarı kısmına taşımıştı. Bunlardan 21'i Kongo Serbest Devleti'ne, 6'sı Belçika Ticaret Firması Societe Anonyme Belge Power Le Commerce du Haut Kongo'ya, 5'i Hollanda firması New ve Afrikaan Shehendels ve Noçapa, 3'ü Fransız Kongosuna ve 7'si çeşitli misyoner derneklerine aitti. Bu buharlı gemiler, demir yoluna ek olarak, 1878 ile 1898 yılları arasında Kongo'ya yatırılan sermayenin %90'ını tüketmişti. Kongo havzasının ihtiyaçları, yatırımların yanı sıra yenilikleri de beraberinde getirdi. 1880'lerde, Amerikan icadı olan kıçtan çarklı gemiler, İngiliz tarzı yandan çarklı gemilerin yerini almaya başladı. Yüzyılın sonunda, 50 yıl önce okyanus gemilerinde tekerleklerin yerini alan vidalı pervane, Kongo vapurlarında da ortaya çıktı. Zorluk, çapı 2 fitten fazla olan bir pervaneyi tamamen su altında, ancak yüzeyin birkaç inçten daha derininde tutmanın bir yolunu bulmaktı. İngiliz tekne yapımcısı Alfred Yarrow tarafından geliştirilen çözüm, pervaneyi geminin arkasına, gemi hareket etmeye başlar başlamaz suyla dolacak bir tünelin içine yerleştirmekti. Son olarak, vapur kitlerinin montajını kolaylaştırmak ve fırlatma rampaları inşa etme ihtiyacını ortadan kaldırmak için Yarrow, suda birbirine cıvatalanabilen yüzer tekne bölümleri de yarattı, bu türden ilk tekne, 1883'te Kongo'ya gönderilen 30 tonluk sitenliydi. 1898'de Matadi-Leopoldville demiryolunun tamamlanmasının ardından, buharlı gemi taşımacılığı hızla arttı. Yeni demir yolunda taşınan ilk sevkiyatlar arasında, o dönemde yukarı Kongo'daki diğer gemilerin 5 katı büyüklüğünde, 150 tonluk ve yemek odası, banyo ve 24 yolcu için kabinlerle donatılmış Brabant adlı buharlı gemi de vardı. 1901 yılına gelindiğinde, Kongo nehir sisteminde 103 buharlı gemi bulunuyordu, bu gemiler Avrupalıları ve makinelerinin nehrin yukarısına, doğal kauçuğu ise nehrin aşağısına taşıyordu. Matadi Leopoldville demiryolunun inşası, buharlı gemilerin taşınması için gerekenden çok daha büyük ve sürekli bir çaba gerektiriyordu. Stanley ve Leopold, Stanley'nin Kongo'ya yaptığı ilk seyahatten dönüşünün hemen ardından, 1878'de demiryolu projesini görüşmüşlerdi. O zamanlar Kongo, herkesin girişimine açık bir bölgeydi ve demiryolu kurmayı deneyecek ilk grup arasında Stanley, William McKinnon ve birkaç İngiliz girişimci yer alıyordu. Bu plan başarısız olunca, girişim Belçikalılara geçti. 1887'de Kral Leopold'un yaveri kaptan Albert T.H.Y.S., Compagni du Congo pour le commerce et l'Industrie veya kısaca C.C.C.I. kurdu. İki yıl sonra bu firma, demir yolunu inşa etme imtiyazı verilen Compagnie du Kem'in de Ferdu Kongo'yu ortaya çıkardı. Matadi ile Leopoldville arasındaki mesafe 241 mil idi. İnşaat 8 yıl sürdü ve kurucuların beklediğinden 3 kat daha pahalıya mal oldu. Matadi yakınlarındaki, Palabala surlarının yukarısındaki arazi çok engebeliydi, 2 yılda inşa edilen ilk 5,5 mil, 99 köprü, 1250 viyadük ve 20'ye bire varan eğimler gerektirdi. Solunum yolu hastalıkları, açlık, dizanteri, Beriberi ve sıtma işçileri kırıp geçirdi, ilk 27 ayda 900 kişi, toplamda ise 132 Avrupalı mühendis ve ustabaşı hariç 1800 kişi öldü. Bir zamanlar şantiyede 60 bine kadar hamal çalışıyordu. Demiryolu çevresindeki bölge az nüfuslu olduğundan, şirket çok uzaklardan işçi bulmak zorunda kaldı. Batı Afrika ve Zanzibar'dan yaklaşık 2000 işçi getirildi. Ancak birçoğu kaçtı, greve gitti veya ülkelerine geri gönderilmeyi talep etti. Sonunda, İngiliz ve Fransız hükümetleri demiryolunun Afrika topraklarında daha fazla asker toplamasına izin vermedi. Bunun üzerine Belçikalılar, Barbados'tan 300 ve Macao'dan 550 Çinli getirdi. Barbadoslular isyan etti, birçoğu vuruldu, diğerleri ise hastalıktan öldü. Çinlilerden 300'ü ilk birkaç hafta içinde öldü veya iç bölgelere kaçtı ve bir daha geri dönmedi. İnşaatının korkunç zorluklarına rağmen, demiryolu kömür madencilerinin ekipmanlarını taşıyarak ve önce doğal kauçuk, daha sonra da Katanga Bakırı'nı ihraç ederek büyük kazanç sağladı. 1898 ila 99'da 14.092 ton, 1913 ila 14'te 87.082 ton ve 1919 ila 20'de 123.458 ton taşıdı. Karlar ortalama %9'du ve 1912 ila 13'te %13'e ulaştı. Taşımacılığa olan talep o kadar büyüktü ki, 1. Dünya Savaşı'na gelindiğinde demir yolu yetersiz kaldı, kısa süre sonra, eskisinin 10 katı kapasiteye sahip, daha düz, elektrikli geniş hatlı yeni bir hatla değiştirilmesi planları yapıldı. Yapım yöntemleri hakkında ne tür yargılarda bulunulursa bulunulsun, en azından matadi leopold Demiryolu gerekli ve faydalıydı. Buna karşılık, aynı döneme ait diğer projeler, pratik işlerden ziyade hayaller alemine daha çok giriyor. Fransızlar, özellikle müsrif projeler konusunda suçluydular, çünkü sömürgecilikleri Belçikalıların, İngilizlerin veya Hollandalılarınkinden daha az ticari odaklıydı. Projeleri arasında, Sahra Çölü ile ilgili olanlar kadar israfçı olanı azdır. Sahra'ya olan ilgi, Fransa-Prusya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Henry Brunschwig'in de belirttiği gibi, Sahra projelerinin ilk savunucuları, emperyalistlerden ziyade, Süveyş kanalı ve Union Pacific demiryolunun yakın zamanda tamamlanmasından ilham alan teknokratlardı, onları en çok ilgilendiren şey ne merkantilizm ne de milliyetçilikti, aksine mucit ve inşaatçının yaratıcı araştırmasıydı. 1874'te Kaptan E. Rudaire, Akdeniz'in çöle akmasını sağlayacak bir kanal kazarak Tunus'un güneyindeki çukurlarda, ÇOTS, bir iç deniz oluşturma planını yayınladı. Bu fikir, Paris Coğrafya Derneği ve Bilimler Akademisi'nde tartışmaları canlandırdı ve 1874 ve 1876 yıllarında iki keşif misyonuna yol açtı. Sahra Çölü üzerinden demiryolu geçirme fikrini ilk ortaya atanlar kaşif Paul Solaylet ve mühendis Adolphe Dupont 1873'te Solaylet, Cezayir Ticaret Odası tarafından finanse edilen bir keşif gezisiyle Tuat Vahası'na gitti. 3 yıl sonra o ve Duponçil, Cezayir'i Nijer'e bağlayacak bir demir yolu fikrini kamuoyuna duyurdular. Duponçil, böyle bir demir yoluna neredeyse sihirli güçler atfetti ve bunun geniş bir sömürge imparatorluğu, zenginlik ve refah açısından İngiliz muadiliyle yarışacak bir Fransız Hindistan'ı yaratacağını söyledi. Bu tanıtım, Deniz Kuvvetleri ve Sömürgeler Bakanı Amiral Jaure Giberi ve Senegal Valisi Briere Dölle, Islay'ı, Senegal'den Nijer Vadisi'ne doğru bir demiryolu inşaatına başlamaya teşvik etti ve bu proje 1906'da tamamlandı. Bu fikir, Ekol Politeknik mezunu ve deniz aşırı genişlemeye hevesli Bayındırlık Bakanı Charles de Freycinet'in de hoşuna gitti. 1879'da Başkan Jules Grevy'ye sunduğu bir raporda, demiryolu projesini çeşitli nedenlerle destekledi, Fransa, çoğu Avrupa ülkesinden Afrika'ya daha yakındı, Fransa'nın büyüklüğü Afrika'nın fethi hareketinin başına geçmesini gerektiriyordu ve proje kesinlikle uygulanabilirdi. Zira Amerikalılar kısa süre önce New York'tan San Francisco'ya bir demiryolu inşa etmemişler miydi? Bunun üzerine Freycinet, Ferdinand de Lesseps başkanlığında Cezayir ve Senegal'in sudan ile demiryolu bağlantıları ile ilgili konuları incelemek üzere bir komite atadı. Ulusal Meclis ön çalışmalar için önce 200 bin frank daha sonra da 600 bin frank tahsis etti. 1880'de Albay Fületer's liderliğindeki bir keşif ekibi Cezayir'den Çad gölü yönüne doğru yola çıktı, ancak Türklerin kışkırtmasıyla Tuaregler tarafından katledildi. Bu durum fethedilmemiş topraklardan demiryolu geçirmenin imkansız olduğunu kanıtladı ve proje 10 yıl süreyle rafa kaldırıldı. Trans Sahra fikri, Fransa'nın Senegal'den Nijer'e ve Gabon'dan Kongo'ya kadar ilerlemesinin ardından 1888 ila 90 yıllarında yeniden ortaya çıktı. Zaman geçtikçe projeler daha ayrıntılı ve hayal ürünü hale geldi. İki demiryolu önerildi; biri Cezayir'i Çad Gölü'ne, diğeri Senegal veya Dahomey'e bağlayacaktı. Diğer projeler arasında, aceleci İngiliz yolcuların rahatlığı için Cezayir'den Cibuti'ye ve Çad Gölü'nden Johannesburg'a uzanan demir yolları da vardı. Emekli bir süvari subayı, Nijer üzerindeki Timbuktu'dan Kanarya Adaları yakınlarındaki Atlantik kıyısına bir kanal kazılmasını önerdi. Ve 1910 civarında yazan bir demiryolu uzmanı, daha da görkemli bir geleceğin habercisiydi. 1925 yılına gelindiğinde en kuzeyden en güneye uzanan eksiksiz ve oldukça doğrudan bir trans Afrika demiryoluna sahip olacağımıza ve batıdan doğuya çeşitli az çok dolambaçlı yollarla Afrika'yı geçebileceğimize inanmak için her türlü neden var. Ancak bu projelerin hepsi aynı engelle karşılaştı. Maliyet çok yüksek olurdu. Çünkü Fransız Afrikası başka bir Hindistan değildi ve Trans Sahra Demiryolu asla kendi kendini finanse edemezdi. Bugün hat, sahranın içine 160 mil uzanarak Kolomb Bekar'a kadar ulaşıyor, kamyon konvoyları çölde gürültüyle ilerliyor ve uçaklar tepeden uçuyor. 15. Bölüm Teknolojik Emperyalizmin Mirası 19. yüzyıldaki Avrupa emperyalizminin tarihi, teknoloji anlayışının aydınlatabileceği bir dizi paradoks içermektedir. Bunlardan biri, yüzyılın ortalarında, artık emperyal sorumluluklar istemediğini iddia eden bir dünya gücü olan Britanya'nın, dalgınlık anında isteksizce topraklar edinmesidir. Bu gerçekten de, Fieldhouse'un dediği gibi, metropol bir köpeğin sömürgeci kuyruğu tarafından sallanması vakası mıydı? Daha uygun bir metafor, McGregor Laird'in The Spectator'a yazdığı yazılarda kullandığı takma ad olabilir, çok başlı köpek Cerberis. Emperyalist dürtü yalnızca tek bir kaynaktan doğmamıştı. İmparatorluğun dış karakollarında, özellikle de Kalküta ve Bombay'da hevesli, maceracı ve toprak açgözlü emperyalistler vardı. Ancak fetih araçlarını üretme sanayisinden yoksundular. Eğer hırslarına uygun araçları üretebilselerdi, Kuzey Amerika'daki 13 kolonideki yerleşimciler gibi kendi başlarına hareket edebilirlerdi. Fakat Burma, Çin, Orta Doğu ve Afrika'ya karşı İngiliz teknolojisine ihtiyaç duyuyorlardı. Bu arada Britanya'da politikacılar zaman zaman isteksiz davrandılar, Mısır'ın işgalindeki uzun gecikme bunun bir örneğidir. Ancak imparatorluğun araçlarını yaratanlar piyakok, toprak sahipleri, silah üreticileri gibi kişiler imparatorluğu, Çevre ülkelerdeki emperyalistlerin ihtiyaç duyduğu teşhizatla donatıyorlardı. Sonuç, Londra tarafından sonradan onaylanan, Britanya Hindistanı'nın genişlemesi olan ikinci bir emperyalizm oldu. Yüzyılın ortalarındaki emperyalizm, ağırlıklı olarak İngilizlerin Hindistan'dan Burma, Çin, Malaya, Afganistan, Mezopotamya ve Kızıldeniz'e uzanan ile ilgiliydi. En azından bölgesel olarak, yeni emperyalizmin çok daha etkileyici bir göstergesi, yüzyılın son on yıllarındaki Afrika'nın paylaşımıydı. Tarihçiler genellikle, kar amacı güden bir bakış açısından, bu paylaşımın, şüpheli bir girişim, olduğu konusunda hemfikirdir. Burada da teknoloji olayları açıklamaya yardımcı oluyor. Buluşlar en kolay şekilde, her biri kendi teknolojik ve sosyoekonomik bağlamında, tek tek açıklanabilir. Ancak yeniliklerin içsel mantığı, kronolojik tesadüf kalıplarını görmemizi engellememelidir. Her dönemde ilerlemeler yaşanmış olsa da, emperyalistlerin toprak paylaşımında faydalı olduğu kanıtlanan birçok yenilik, ilk olarak 1860 ile 1880 arasındaki 20 yılda etkisini göstermiştir. Bu yıllardakinin profilaksisi Afrika'yı Avrupalılar için daha güvenli hale getirmiş, hızlı ateş eden dipçik yüklemeli tüfekler, İmparatorluk sınırlarında konuşlanmış kuvvetler arasında namludan doldurmalı tüfeklerin yerini almış ve bileşik motor, süveyş kanalı ve denizaltı kablosu, buharlı gemileri sadece devlet destekli posta yollarında değil, uzak denizlerdeki sıradan yük taşımacılığında da yelkenli gemilerle rekabet edebilir hale getirmiştir. 1880'de yeni toprakları fethetmeye koyulan Avrupalılar, 20 yıl önceki Seleflerine göre doğa ve karşılaştıkları insanlar üzerinde çok daha fazla güce sahiptiler, görevlerini çok daha büyük bir güvenlik ve konforla yerine getirebiliyorlardı. 19. yüzyılda imparatorlukların gidişatını etkileyen icatların çok azı vazgeçilmezdi, kinin profilaksisi buna en yakın örnektir. Çünkü birçok Avrupalının onsuz Afrika'nın risklerini gönüllü olarak göze alacağı pek olası değildir. Fransızların Abdülkader'le savaşırken kullandığı ön yüklemeli tüfekler, diğer batı dışı halkları da alt edebilirdi, ancak herhangi bir Avrupa ulusunun Burma, Sudan veya Kongo için Fransa'nın Cezayir için yaptığı kadar fedakarlık yapacağı pek olası değildir. Günümüzde önemli yeniliklerin bilgisayarlar, jet uçakları, uygular ve silah sistemleri bunlardan sadece birkaç örnek o kadar karmaşık olmasına alışkınız ki, araştırma ve geliştirme maliyetlerini ancak büyük güçlerin hükümetleri karşılayabiliyor ve genellikle bunu yapmaya da istekliler. 19. yüzyılda Avrupa hükümetleri emperyalizmden başka birçok şeyle meşguldü. Sanayileşme, sosyal çatışmalar, uluslararası gerilimler, askeri hazırlık ve dengeli bir bütçe arayışı, dikkatlerini çekmek için yarışıyordu. Britanya, Fransa, Belçika ve Almanya'nın yönetici çevrelerinde, sömürgelerin gerekliliği ve emperyalizmin maliyetleri üzerine tartışmalar sürüyordu. Namludan doldurmalı tüfek, makineli tüfek, buharlı gemi ve kinin gibi yeniliklerin yaptığı şey, yeni topraklara nüfuz etmenin, fethetmenin ve sömürmenin hem mali hem de insani açıdan maliyetini düşürmekti. Emperyalizmi o kadar maliyet etkin hale getirdiler ki, artık sadece ulusal hükümetler değil, daha küçük gruplarda bu işte rol oynayabiliyordu. Bombay başkanlığı Kızıl Deniz rotasını açtı, Kraliyet Nijer şirketi Sokoto halifeliğini fethetti. Hatta McGregor Lord, William Mackinnon, Henry Stanley ve Cecil Rhodes gibi bireyler bile olayları hızlandırabilir ve daha sonra imparatorlukların parçası haline gelen geniş topraklara hak iddia edebilirlerdi. 19. yüzyılda yeni teknolojilerin akışı emperyalizmi o kadar ucuz hale getirdi ki Avrupa halkları ve hükümetleri arasında kabul eşiğine ulaştı ve ulusların imparatorluk haline gelmesine yol açtı. Bu, tarihçilerin vurguladığı siyasi, diplomatik ve ticari güdüler kadar Afrika'nın paylaşımında önemli bir faktör değil mi? Bütün bunlar daha da ileri bir soruyu gündeme getiriyor, bu yenilikler neden geliştirildi ve neden emperyalistlere faydalı olacağı yerlerde uygulandı? 19. yüzyıldaki teknolojik yenilikler genellikle sanayi devrimi bağlamında açıklanır. Demir gemi yapımı, mühendisliğin tüm alanlarında demirin artan kullanımının bir parçasıydı, denizaltı kabloları, işletmelerin ihtiyaçlarından ve elektrik endüstrisinin gelişmesinden kaynaklandı. Ancak belirli yeni teknolojilerin icadını ve üretimini genel sanayileşme bağlamında açıklayabilsek de, hatta açıklamak zorundayız, bu teknolojilerin Asya ve Afrika'ya aktarılmasını ve uygulanmasını açıklamak için yeterli değildir. Yeni teknolojilerin yayılımını anlamak için, 19. yüzyılda hem Batı hem de Batı dışı halklar arasında bilgi akışını da göz önünde bulundurmalıyız. Afrika'nın bazı bölgelerinde insanlar, insan sesinin tonlarını taklit eden konuşan davullar aracılığıyla iletişim kurabiliyorlardı. Avrupalılar bu olguyu büyük bir efsaneye dönüştürdüler, Afrikalıların geceleyin davulların titreşimleriyle kıtanın diğer ucundaki insanlarla konuşabildikleri efsanesi ortaya çıktı. Bu efsane elbette Batılıların uzun mesafeli iletişim takıntısını yansıtıyordu. Aslında, 19. yüzyıl Afrikalıları ve Asyalıları birbirlerinden oldukça izoleydiler ve dünyanın diğer bölgelerinde neler olup bittiğinden habersizdiler. Afyon Savaşı'ndan önce, Çin İmparatorunun sarayı kantındaki olaylar hakkında yanlış bilgilendirilmişti ve Britanya, Burma ve Nijerya'daki uğursuz gelişmelerden habersizdi. Nijer Nehri kıyısında yaşayan insanlar nehrin nereden geldiğini, nereye gittiğini de bilmiyorlardı. Stanley, Kongo'da daha önce hiç ateşli silah veya beyaz adam duymamış insanlarla karşılaştı. Afrika genelinde savaşçılar kendi deneyimlerinden öğreniyorlardı, ancak komşularının deneyimlerinden nadiren öğreniyorlardı. Elbette, Afrikalıların veya Asyalıların yeni teknolojileri benimsediği durumlar da vardı. Hint prensleri, birliklerini eğitmek için Avrupalıları işe aldılar. Etiyopyalı Bezbis Kasa, İngiliz bir çavuşa top yaptırdı, Samori Ture ise Fransızlardan silah yapımını öğrenmesi için bir demirci gönderdi. Mehmet Ali, ülkesini modernize etmek için acil bir program kapsamında kendisini Avrupalı mühendisler ve subaylarla çevreledi. Bu çabaların dikkat çekici yanı, nadir olmaları ve çoğu durumda yetersiz kalmalarıdır. 19. yüzyılda, Batı teknolojik gelişmelerine ayak uydurmayı başaran tek ülke Japonya oldu. Buna karşılık, Batı halkları ister Avrupalı olsunlar ister diğer kıtalara yerleşmiş Avrupalıların torunları olsunlar teknolojik ve diğer konularda başka yerlerdeki olaylarla yoğun bir şekilde ilgileniyorlardı. Afrika'daki hekimler bulgularını Trans ve İngiltere'de yayınladılar. Amerikalı silah üreticileri ürünlerini Londra'da sergilediler, İngiliz uzmanlar silah yapımını incelemek için Amerika'ya gittiler ve General Walsall'i, Amerikalı mucit Hiram Maxime önerilerde bulunmak için bir ziyaret gerçekleştirdi. McGregor Laurd, Nijer'deki olaylardan ilham alarak yeni bir gemi türünü denedi. Hollandalı ve İngiliz botanikçiler, Asya'da yetiştirilecek bitkiler elde etmek için Güney Amerika'ya seyahat ettiler. Endonezya'daki bilim insanları, uluslararası bir okuyucu kitlesi için Fransızca ve Almanca bir dergi yayınladılar. En yeni tüfekler her ülkede kopyalandı ve test için kolonilere gönderildi. Avrupa'nın finans merkezlerine gönderilen ve bu merkezlerden alınan posta ve telgraflar, dünyanın dört bir yanındaki ürünler, fiyatlar ve mal miktarları hakkında güncel bilgiler iletiyordu. Ve büyük gazeteler, özellikle Londra Times, yabancı muhabirler gönderiyor ve uzak diyarlardaki olaylar hakkında ayrıntılı makaleler yayınlıyordu. O zamanlar olduğu gibi şimdi de batı dünyasındaki insanlar en son haberlere susamış ve faydalı teknolojik yeniliklerle ilgileniyorlardı. Bu nedenle, bir yerde işe yarayan şey, ister demir nehir vapurları, ister kinin profilaksisi, ister makineli tüfekler veya bileşik motorlar olsun, hızla biliniyor ve diğer yerlerde uygulanıyordu. Dünyanın her yerinde, Avrupalılar diğer kıtalardaki olaylar hakkında yerli halklardan daha bilgiliydi. Konuşan davullara sahip olanlar Avrupalılardı. 19. yüzyıldaki Avrupa imparatorlukları, yeni teknolojilerden yararlanılarak ucuza elde edilen ekonomik imparatorluklardı ve bir yüzyıl sonra bunların sürdürülmesinin maliyeti yükselince hızla terk edildiler. Bu süreçte dünya ilişkilerini dengesizleştirdiler, eski yaşam biçimlerini alt üst ettiler ve yeni bir küresel uygarlığın yolunu açtılar. Teknoloji temelli bu emperyalizmin, ona katılan Avrupa ulusları üzerindeki etkisi hala hararetli bir şekilde tartışılıyor. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başları, aşırı ulusal gururun, çılgınca ve çoğu zaman sevinçli savaş hazırlıklarının yaşandığı bir dönemdi. İmparatorluk sınırlarında kazanılan ucuz zaferler, doğanın güçleri ve tüm krallıklar ve ırklar üzerinde aniden elde edilen muazzam güç, hassas Avrupa dengesinin gerektirdiği ihtiyat ve uzlaşmalarla bağdaştırmak zordu. Yeni emperyalizm çağı aynı zamanda ırkçılığın zirveye ulaştığı dönemdi. Bir zamanlar bazı batı dışı halklara, özellikle Çinlilere, saygı duyan Avrupalılar, teknoloji seviyelerini genel olarak kültür seviyeleriyle ve nihayetinde biyolojik kapasiteyle karıştırmaya başladılar. Kolay fetihler, bilimsel elitlerin bile yargılarını çarpıtmıştı. Afrikalılar ve Asyalılar arasında emperyalizmin mirası, onları fetheden uygarlığın gerçek değerine dair değerlendirmelerini yansıtmaktadır. Hristiyanlık Asya'da çok az etki yaratmış, Afrika'daki yayılımı ise İslam'ın yayılımının gölgesinde kalmıştır. Batı uygarlığının temel taşı olduğu varsayılan kapitalizm, 3. Dünya ülkelerinin çoğunda kök salmayı başaramamıştır. Avrupa'nın özgürlük ve hukukun üstünlüğü kavramları ise çok daha kötü bir durumda kalmıştır. Batının mekanik gücü, McGregor Laird'in umduğu gibi, şimdi zulümle dolu olan dünyanın karanlık yerlerine barış ve iyi niyet müjdesini getirememiştir. Emperyalistlerin imparatorluklarını kurmak için kullandıkları teknolojik araçlar, onları motive eden fikirlerden çok daha derin bir iz bırakmıştır. Kısa süren egemenlikleri boyunca Avrupalılar, Asya ve Afrika halklarına makine ve yeniliğe olan kendi hayranlıklarını aktarmışlardır. Emperyalizmin gerçek mirası işte budur.